Hüseyin Kur'an'a göre araştırmalar 2. Kolaylık ilkesi Yayınlamış olduğum Kur'an'a göre araştırmalar adlı eserim çok rağbet gördü. Bu kitap Kur'an'a ve sağlam hadise dönerek İslam'ı yeniden anlamaya susamış Müslümanların gönüllerine su serpti. Ben de bu nedenle ikincisini çıkarmaya hız verdim. Hayatım boyunca öğrenmek için çok çalıştım ve şimdi öğrendiklerimi yeniden anlamaya ve değerlendirmeye çalışıyorum. Bu çalışmalarımda Kur'an bana enerji, heyecan ve huzur veriyor. Muhterem okuyucularımın yazdıklarımı değerlendirebilmeleri hususunda izlediğim yöntemi bilmelerinde fayda görüyorum. Bu yöntemi aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. Söylediklerimin, Kur'an'ın, bütün beşeriyeti kucaklayan evrensel ve genel ruhuna uygun olmasına dikkat ederim. Büyük alim ve müçtehitlerin ilkelerine ve yöntemlerine önem veririm. Ama aferi hükümlerde içine düştükleri çelişkilerden Kur'an'ın ruhuna ve felsefesine uygun gördüğümü alır, diğerlerini reddederim. Kur'an'ın ruhuna, felsefesine ve gayesine uygun gördüğüm yeni bir anlayış elde etmişsem, yalnız Allah'a karşı sorumlu olduğumu düşünerek, elde ettiğim gerçekleri yazmaktan ve söylemekten çekinmem. Bu hususta Kur'an ve sağlam hadisten başka bir söze kendimi bağlı görmem. Bu. İlmim ve ulaştığım ilmimin gereğidir. Düşüncelerimi, hangi düşüncelere ters düştüğünü bilerek ve onlarla tartışarak ortaya koyarım. Böylece, başkalarının fikirlerinin bana hatırlatılmasına gerek bırakmamış olurum. Bazı kısımlarını akademik dergilerde yayınlamış olduğum fikri açıklamalarımı kitapçıklar halinde milletimize sunmanın, dine ve millete hizmet etmenin mutluluğunu duyuyorum. Eserde İslam'ın 11 asırdır yanlış anlaşılmış olan kolaylık ilkesini araştırmaya konu ettim. Bu ilke, Kur'an ve hadislerde açık sekik ve pekiştirilmiş bir buyruk olduğu halde, onun zıddı olan zorlaştırmamın temel ölçü alınması çok şaşırtıcıdır. Kur'an ve İslam mantığına ters düşen bu tutumu, aslına döndürmek gerçek İslam aliminin görevi olmalıdır. Bazı meselelere daha çok açıklık getirmek için yeri geldikçe onları farklı bağlamlarda tekrar ele almak, Kur'an'ın ve öğretim metodunun gereği olarak, on hasrı aşkın bir süredir yapıla gelen yanlışların zihinlerdeki etkisini silmekte en geçerli yoldur. İyi niyet ve ihlasla çalışmak bize, başarıya ulaştırmak yüce Allah'a aittir. Hüseyin Atay Ankara, 1993 Kur'an'ı Anlamanın İlkeleri Önemli birkaç noktaya, yöntemsel temel yanlışlara ve bilinçsiz bir zihniyete dikkati çekmek istiyorum. Bunu maddelerle anlatayım. Zaman, inancı ve fikri kutsallaştırıyor. Bir fikir üzerinden zaman geçince, fikir eskiyince kutsallık şuuru doğuyor ve fikrin kutsallığı gitgide yoğunlaşıyor. Böylece eskiler, geçmiştekiler manevi bir otoriteye büründürülerek topluma hakim oluyorlar. Her gelen nesil, Geçmişi övüyor ve onu örnek almaya özeniyor, geçmişte yaşayamamanın ezikliği, sıkıntısı ve endişesi içinde huzuru kaçıyor. Fikirlerden çok şahıslar öne geçiyor. 70 yıllık siyasi hayatımız bunun canlı bir örneğidir. Bu tutum, geleneğimiz zem ve tarih içindeki dini anlayıştan kaynaklanıyor. Önderlik karizması, önderliğe olan merkezi bağımlılık, kişilikleri kökleştirip teslim alıyor. Müslümanlar geçmişin kutsallığına o kadar inanmışlar ki, Müslümanlığı hep geçmişte arıyorlar ve bilinçsizce Müslümanlığı tarih yapıyorlar. Bu suretle İslam tarihini yapmış ve kendisi de tarih olmuştur. İslam'ı tarih içinde ele alanlar, Müslümanların ne dediklerini, nasıl yaşadıklarını ve ne yaptıklarını anlayıp, anlatıyor ve öğretiyorlar. Bunların hepsi geçmiştir, tarih olmuş ve ölmüştür. Önce öldürüyor ve sonra diriltmeye çalışıyorlar. O halde Müslümanlar ölü bir dini, geçmişte olduğu gibi anlatıyor ve ölüyle uğraşıyorlar. Çünkü onlara göre geçmiş kutsaldır. Onun anılması ibadettir ve yeterlidir. Ben, Müslümanlığı günümüze getirmek ve yaşama sokmak istiyorum. İslam'ı güncel olarak yaşamak ve yaşanmasını sağlamak emelindeyim. Günümüzün problemlerine geçmişin çözümlenmiş veya çözümlenmemiş problemlerine göre çözümlemeye kalkışmak, yöntemsel, temel bir yanlıştır. Hem usul hem esas yönünden yanlış olan bu tutum ve zihniyet 11 asırdır Müslümanları hak ile yeksan etmiş ve toz dumana çevirmiştir. İşte yöntemimiz geçmişin kutsallığını reddedip onu örnek almaktan vazgeçmektir. Bu, Kur'an'ı ele alıp yalnız ondaki hükümlere göre hareket etmekle olur. Çünkü Kur'an geçmişte cildir. O her zaman içindir. Biz, böyle dediğimiz ve inandığımız için onun öyle olduğu sanılmamalıdır. Kur'an öyle olduğundan dolayı biz böyle diyoruz. Biz, fiilen mevcut olanı dile getiriyoruz ve anlatmaya çalışıyoruz. Kur'an her zaman içindir ve her zaman geçerlidir. Kur'an'ın bütün zamanlar için geçerli olduğunu düşünerek onu daima uygun şekilde anlamak gerekir. Bu, Kur'an'ı zamana uydurmak değildir. O, zamana uyacak ama, zamana uyarken zamanın içinde zamanı yönlendirecek, idare edecektir. İslam'ın ana gayesi, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Ancak bu inkar edilemezlik ve son ilkeye karşı çıkılmış, İslam'ın sadece ahiret mutluluğu için geldiği alan yanlış asırlarca yazılmıştır. Bu yaklaşımı perçinlemek ve desteklemek için kurumlar, tarikatlar, ahiret terminalleri, ortaya çıkmıştır. Tarikatlar İslam'ı ahiret dini yapıp kendileri dünyanın zevkini çıkarıyorlar. Bir kimsenin, kendisini sadece ahiret mutluluğuna adaması, herhangi başka birini fert olarak ilgilendirmez, denemez. Burada İslam'ı açıdan iki noktaya değinmek gerekiyor. İslam, kişiyi bu dünyada da mutlu kılmayı temel aldığı halde, insanın kendisine işkence ederek, kendisini sıkıntıya sokarak, dünyasını zindan ederek ahiret mutluluğunu kazanmaya çalışması, İslam'a göre doğru mudur? Madem insan kendini Müslüman sayıyor ve bunu da İslam adına yaptığını söylüyor, onun bu yaklaşımının İslam'a uygan olup olmadığını sorgulamak gerekir. Kişinin tutumu yalnızca kendini ilgilendirir, sözü bir dereceye kadar doğru ise de, acaba onun bu şekilde davranması, insanı hedefine ulaştırabilecek midir? İslam kişinin yararına ve amacına yardımcı olmak için bunu sorgulamakla yükümlüdür. Bundan dolayı tutumunun şahsı olması halinde bile, kendine zarar vermesini gündeme getirir. İkinci nokta, ahiret saadeti için dünyadan vazgeçen kimse, toplumda kendine düşen görevleri, yapmayıp ihmal edeceği için, bundan toplumda zarar görecek, kişi kendisiyle birlikte başkalarını da aldatmış olacak ve onları da gerçek İslam'dan uzaklaştıracaktır. Kişinin bu yaklaşımı topluma da zarar vereceği için, İslam bunu sorgulayacaktır. Çünkü. Kur'an bu dünyaya yaşamını düzenlemek için gönderilmiştir. Amaç bu dünyadır, öteki dünya bir sonuç, bu dünyadakilerin karşılığı ve mükafatıdır. Kur'an bu dünyadaki insana açıktır ve canlı olana, yaşayana hitap eder. Kur'an ölene, öteki dünyaya kapalıdır, ölmüş olanlara hiçbir şey söylemez. Canlıların kitabıdır Kur'an, ölülerin değil. Kur'an, ahireti dünya düzenini sağlamak için zikrediyor. Buna göre, Dünya ahiret için değil, ahiret dünya içindir. Ahireti öğütleyenler Kur'an'a ihanet etmektedir. Asıl olan dünyadır, ahiret onun yansımasıdır. Kur'an'ın emirleri dünyaya aittir. Namaz, oruç ahiret işi ve ahiret için değildir. Namaz, oruç, çalışmak, okumak, düşünmek, öğrenmek hep dünya işidir. İnsan, Bunları Allah'a inanarak yaparsa Allah öteki dünyada da karşılıklarını verecektir. Din, her şeyden önce ilim, düşünce ve ahlak bütünlüğü içinde bir sistemdir. Dinin özünde ve temelinde bunlar vardır. Bunlardan biri, dinin temel öğeleri arasından çıkarıldığı zaman o din, insanların elinde bir oyuncak ve sömür aleti haline gelir. Eğer bir dini çökertmek istiyorsanız, Bunlardan birini, ikisini veya üçünü, o dinin temelinden çıkarın, böylece onu bir takım sömürücülerin, manevi mahyanın eşkiyanın eline terk etmiş olursunuz, onlar da, milleti soyar, din adı altında dinlerinden, mallarından cısçıbıl ederek köleliğe, esarete, Allah'tan başkasına boyun emeğe sürükler, din, ilimsiz, felsefesiz, ahlaksız tutunamaz, hele İslam dini, Bunlarsız, çölde kurumuş bir deve dikenine benzer. Onun için İslam deyince, önce ilim, sonra düşünce, felsefe ve ahlak, daha sonra da iman akla gelmedikçe İslam-İslam olmaz. İlk iki asır Müslümanları İslam'ı böyle anladıkları için, övünülecek bir dünya medeniyetine sahip oldular. Temelinde bunlar bulunan iman güvenilir, olumlu, yararlı ve iş gören bir iman olur. Bunlar olmadan ilim dışı, güvenilmez ve sahte bir imana dönüşür. Burada kastedilen ilim, başkasının söylediklerini ezberlemek, tekrarlamak, taklit etmek değil, ilim yapmak suretiyle elde edilen bilgidir. Bu bilgi insanın kendi yapısı ve öz malıdır. İlim okumak başkadır, ilim yapmak başkadır. Evet, ilim, başkasının yaptığı ilmi okumakla başlar. Bu gereklidir ve birikimi meydana getirir. İlim yapmak ise, bundan sonra ayrı bir çaba ister. İnsan öğrendiğini tartışarak özümser, başka anlayışlara varmaya çalışır, bildiklerini şuurunda temellendirir ve ilmi çalışmayı bir maharet haline getirir, bildiklerinden bilmediklerini öğrenir, ilim üretir ve görüş ileri sürer. Bunun diğer bir adı Sezgidir. Böylece her an ilim tezelenir ve ona dayanan imanda yaşanır halde devam eder. İlim, önce kavramak, sonra kavradığını anlamak, daha sonra da anladığını tartışmakla oluşur, bir tartışmanın amacı, ilim yapmak için ilim, olmalıdır, İlim başka bir şeye göre, ona hizmet için olursa, ilim göreli olur ve gerçek ilim olmaz, oysa gerçek ve mutlak ilim, şartsız ve göresiz ilim yapmakla gerçekleşir, hakikat peşinde olan kimse, Böyle ilmi bir tavır takınılarak varılan ilmin sonucundan korkmaz. Çünkü aradığı mutlak hakikati ancak böyle elde edebilir ve yakalayabilir. İslam, mutlak hakikat peşinde olduğu için ilim adamından ilmi tavır ister. Hem teoride hem de pratikte gerçek ilmi elde etmeye çalışan ve onu fiilen icra eden ilim adamını över. Filozofa ve düşünüre de felsefi tavırlı olmasını, aklını bağımsız ve kanıtlı çalıştırmasını önerir. Çünkü İslam mutlak hakikatten korkmaz, yeter ki insan mutlak hakikati aramanın peşinde olsun. Her ilimde ve çalışmada insanı, mutlak hakikatin peşine takar. Kastettiğimiz mutlak hakikat, her işte, ilimde, sanatta, düşüncede en iyiyi, en güzeli ve en yararlıyı aramaktır. Müslümanların yaptıkları metodik bir yanlışa değinmiştik, ama açıklamamıştık. Çoğu kez bütün bilgilerin, Delillerin dinin, inancın desteklenmesi, dine hükümlerin, emirlerin yerine getirilmesi lehine kullanıldığı ve ona göre yorumlandığı görülmektedir. Bu, bana göre yanlış bir tutumdur ve yanlış olduğu için de Müslümanlara ve dolayısıyla İslam'a zararı dokunmaktadır. Bundan dolayı demiştim ki, insan din için değil, din insan içindir. Bir bunun anlamı şudur, din, insanın yararına, lehine çalışacak, insanın. Bir Hüseyin Atay, Atatürk'ün 100. Doğum Yılında, Türkiye 1. Din Eğitimi Semineri, Ankara, 1981. Faydasına, rahatına, sağlığına dair uğraş verecek, insana darlık, sıkıntı vermeyecektir. Din, insanın onuruna, şerefine değer verecek, kolay yaşamasını ve mutlu olmasını göz önünde bulunduracaktır. Oysa, dinin bu insanlık amacı tersine çevrilmiştir. İnsan, din olduğu iddia edilen herhangi bir hükmü yerine getirmek uğrunda zorlanmakta, sıkıntıya ve darlığa sürüklenmektedir. Bütün sorun, o hükmü o şekilde uygulamak ve yerine getirmekle dinin ayakta tutulduğu sanılmasındadır. İnsana dindar olacaksan böyle dindar olunur, denmekte ve insanın din icra etmek üzere yaratılmış olduğu savunulmaktadır. Böyle olursa din insan için değil, İnsan din için olur ve amaç tam tersine döner. Bu suretle insanlar bunalıma sürüklenmektedirler. Anlattıkları zor dini hükümlere uymaya çalışanlar da bunalıma girmekte, hayatları düzenli ve mantıklı gitmemektedir. Bu zor hükümlere uymayan veya uyamayan kimseler de dini vecibelerini yerine getiremediklerinden hem dinden uzak kalmakta, hem de bunalıma girmektedirler. Hiç kimse dinsizlik damgasını yemek istemez. Dinin insan için ne olması? insanın yararını, rahatını ve mutluluğunu düşünerek hükümlerini ona göre koymaya çalışması ve koyduğu hükümleri yoruma tabi tutması demektir. İnsanın saadeti budur. Bu kitapçık dinin kolaylığını anlatmaya ve bu hususta bazı ilkeleri tartışmaya ve hatırlatmaya yöneliktir. Bu hususta Allah'ın peygamberin emirleri gün ışığına çıkarılmaktadır. Böylece dindarlık kolaylaşacak Dindar olmak için zahmet çekmeyi eğleyenin daha çok sevap kazanamayacağı, aksine başkalarına kötü örnek olacağı için cezalandırılacağı bilinecektir. Başkasına yanlış örnek olmaktan gelecek cezayı düşünmesini önermek dini görevimizdir. İslam'ın birinci asrından bu yana, İslam fikir tarihinde, din tarihinde, Fikir ve ilim adamları arasında genel yaklaşım muhalif ve başka bir anlayışta olanı, bidatçılıkla, uydurukçulukla, yani dinsizlikle, dini değiştirmekle, dinde olmayan bir şey eklemekle, böylece cehennemlik olmak veya dine ve şahsa düşman olmakla suçlamaktır. Bu yaklaşım gelenek ve alışkanlık halinde bugün de hem memleketimizde, hem de İslam dünyasında ağla sürmektedir. Bunun için kimse yeni anladığı bir fikri ve görüşü söylemeye cesaret edemiyor ve toplumda asırlar önceki otoritelerin, kendi zamanlarındaki şartlara göre verdikleri hükümleri, birer Kur'an ayeti gibi tutuyor, her şeye hakim kılıyor. Biz, bu gibi bidatçı, kafir ve cehennemlik saymalara, dinsizlikle itham etmelere karşıyız. Kullandığımız terimler yanlış, hata, saçma, batıl, sı tutarsız ve çelişik gibi sözlerdir. Benim parolam şair Ahmet Şevki'nin şu mısrasıdır. i̇htilaf reyla yufsudul Fikir ayrılığı dostluğa engel değildir. Bu terimleri eski büyük alimler de kullanmıştır. Her kim dini kendi kabiliyet ve mezhebine göre daha önceki inancı doğrultusunda anlamaya çalışırsa yeni bir şey üretip ortaya koyamaz. Allah'a şükretmem gerekir ki Bağdat'ta öğrenciliğimden beri, mezhepçilikten ve mezhep tassubundan uzaklaşmaya başladım. Hala aynı doğrultudayım. Gerçeği ve doğruyu nerede, ne zaman bulursam alıyorum, daha önceki bilgim ve inancım bana engel olamıyor. Mezhepçiliğe aşkın bir şekilde, Kur'an ve hadiseyi anlamak peşindeyim. Çünkü, Kur'an'ın bir mezhebin ve hatta Müslümanların, müminlerin kitabı olmayıp, bütün insanların kitaba olduğuna inanarak böyle bir bakış açısıyla yani 360 derecelik bir açı ile anlamaya çalışıyorum. Kur'an'a ve genellikle İslam'a dair yazılarımızda amacımız gerçek İslam'ı anlamak, ortaya koyup anlatmak ve yaşamaktır. Bunu yaparken ayrıca İslam inanç ve kültürüne, fiil ve davranışlarına giren hurafeleri, yanlışları tespit etmek, onların yanlışlığını belirtmek suretiyle onların dinden, Dinin emir ve yasaklarından olmadıklarını göstermek, yapılmalarını önlemektir. Bunların yerine konulması gereken ve yapılması zorunlu olan emirleri açıklamak, gerçek ilim adamının görevidir. Kuran'ın kutsiyetine, yüceliğine ve Allah'ın emri olduğuna inandığını diliyle söyleyen bir kimsenin, bir fakim veya bir alim'in başka bir fakim veya alim'in Kur'an azıt olan sözünü tercih etmesi, Kur'an yerine ona uyması. Kurana inkar etmek, onu hiçe saymak ve ona aldırış etmemektir. Kişinin, bu yanlışının farkında olmaması affedilemeyecek dini bir cehalet, mantıksızlık ve çelişki olduğu inkar edilemez. Biz, Kur'an'a gidelim diyoruz. Onlar, hayır, Kur'an'a gidemeyiz, çünkü onu anlayamayız, diyor ve böylece, Kur'an'a cephe almış oluyorlar. Oysa Kur'an herkesi Kur'an'a çağırıyor ve andolsun, Kur'an'ı hatırlamak için kolaylaştırdık, hatırlayıp anlayan var mıdır? 2. diyor, biz, yarabbi anlayan vardır, diyoruz. Onlar, hayır, anlayan yoktur, cevabını veriyorlar. Umarız, tarikatlar ve gelenekçi fıkıhçılar değil de Kur'an'a gidenler kazanır. Bunlar kazanırsa Kur'an kazanmış olacak ve böylece Müslümanlar, din ve fikir hürriyetine kavuşacaklardır. Fıkıh dönemi bitmiş ve tarih olmuştur. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim dönemi yeniden gündeme gelecek. Böylece yeni fıkıh ve anlayış oluşmaya başlayacaktır. Her hafta tekrar eden önemli ibadet ve dini farzlardan birinin de cuma namazı olduğu bilinmektedir. Fuka'nın bu hususta da bilgi kaynaklarını yanlış ve yanıltıcı olarak kullandığına değinmek gerekmektedir. Ebu Tahavi, 321 Tahavi 933 me. Cuma namazının büyük bir şehirde, Mısır'ın camiun kılınabileceğini, başka yerde kılınamayacağını ifade ederken, bunun kendi düşüncesi olduğunu söyler, 3. Bu sözünün delilini göstermemektedir. Ebu Bir Hasan Kuduri ise, tahvinin sözüne köylerde kılınmaz ibaresini eklemiştir, 4. Ancak, Ebu Bekir Merginani, 593-1196 M. Tahvinin ve Kuduri'nin bu sözlerine delil olarak heze peygamberden şöyle bir hadis nakleder, Hükümet Müesseseleri, Cami, Şamil, 2 Kamera 54-23, 3 Ebu Cafer Ahmet ve Muhammed Tahavi, Muhtasar Al-Tahavi, Cele, S, 35, Kahire, 1370'e, 4 Ebu Ay Hasan Kuduri, Kuduri, S, 21, İstanbul, 1315'e, Olmayan şehirde cuma namazı, kurban ve Ramazan bayramları namazları kılınmaz. 5. Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz husus, hezeh, peygambere isnat edilen bu hadisin doğru olup olmadığı sorunudur. Hidayenin şerhi Fettuna Kadir'e baktığımız vakit, bu sözü mezeh, peygamberin değil, hezeh, Ali'nin sözü olduğunu görürüz. Ebu Bekir Merginani, niye heze? Ali'nin sözünü peygamberin sözü olarak gösteriyor, bunun cevabı yoktur veya çok tehlikelidir, Ebu Bekir Merginani iftira etmiştir, Kemal Beumam, Merginani'nin yanlışını ortaya koymaktan çekinmiyor ve diyor ki, Merginani, bu hadisi heze, peygambere isnat ediyor ama, İbenne'ye bir şey baltı bu hadisi heze, Ali'ye isnat ediyor ve Abdurrazzak ile İbn hazm da bunu onaylıyor, yedi burada görülüyor ki, bazı kimseler, büyük alim ve bilgi sahibi de olsalar, başkalarının fikirlerini desteklemek için kasten yanlış yapıyorlar. Ebu Bekir Merginan'ın bu sözü müheze, Ali'nin sözü olduğunu bilmemesi ihtimali düşük olduğu gibi, heze, peygamberin böyle bir şey söylemediğini bilmesi ihtimali de yüksektir. Zeyli'yi, bu hususta heze. Peygamberden hiçbir hadis rivayet edilmediğini ve Ebu Bekir Merginani'nin bu sözü heze, Peygamber'e isnat etmesinin şaşılacak bir durum olduğunu belirtmekte ve bu sözü meze, 5 Ebu Bekir Merginani, Eli Dayı, Cele, S, 408-409, Fethullah Kadir içinde, 6 Abdullah ve Muhammed bir şey be 235-849-M, 7 Kemal B. Umam, Fethullah Kadir, Cele, S-409. Ebu Bekir Abdurrazzak, 211-H826-M, El Musamnaf, C-3, S-167, 1. Baskı, Beyrut, 1971. Ali'ye ait olduğunu ortaya koymaktadır, 8 Hüseyin'de fıkıh, tarikat ve tasavvuf kitaplarındaki hadislere inanmayın, demek zorunda kalıyor, bunun için hadisleri çok iyi incelemek gerekir. Hase Ali'nin böyle bir karar alması ve ictihad bulunması dini değil siyasi bir harekettir. Çünkü cuma günü toplanan insanlara okunmakta olan hutbe esnasında cemaati devletin aleyhine kışkırtmak, isyan ettirme imkanı ve ihtimali bulunmaktadır. Devlet otoritesine karşı çıkmayı önlemek için hakimi, polisi ve devlet gücü bulunan büyük şehirlerde hutbe okunmasına izin verilmiştir. Osmanlı döneminde daha tipler fermanla ve maaşı olarak tayin edilirdi, böylece hatip, devlet memuru olduğu için, devletin aleyhinde konuşamazdı. Doğrusu bu tutum ve hüküm İslam'ın ruhuna aykırıdır. Böyle bir şey, hezeh, peygamberin sünnetinde olmadığı gibi Kur'an'da da mevcut değildir. İmam Azam'a göre üç kişi bir araya gelince cuma namazı kılınabilir. Çünkü cuma cemaat kelimesinden türetildiği ve ikiden fazla kişi de çoğul olduğu için cemaat teşkil eder. Burada İmam Azam'ın delili semantik ve filolojiktir. Cuma namazının amacı, geçmiş haftanın olaylarının değerlendirilmesi ve gelecek haftanın çalışma planının yapılmasıdır. Hutbede yanlış ve doğru olanların söylenmesi adaleti temin eder, insanları bilinçlendirir. Bu değerlendirmelerin yalnızca şahısların dini ibadetlerine yönelik olması doğru olmaz, toplumsal olayları da içermesi gerekir. Bu, 8 Ebu Muhammed Abdullah P. Yusuf Hanefi 762 H. 1361 M. Nas C. 2, S. 195. Aynı zamanda dinin tebliğ ve iletişim şeklidir. Ne var ki hatip olacak kimse, ilmi yetenek sahibi olmalıdır. Osmanlı döneminde hatip ile imam mevki olarak ayrıydı. Şimdi de, en azından büyük camilerde, böyle ilim sahibi imamların ve hatiplerin tayin edilmesi ve bunun bir imtihanla belirlenmesi gereklidir. Çağımızda buna daha çok imkan bulunmaktadır. İmtihanlar daha yetenekli kimseyi bulmak ve tayin etmek için değil de tayin edilmesi düşünülen kimsenin tayinine bir vasıta takılınmaktan kurtarılmalıdır. Cuma namazı İslam toplumunun şahsiyetinin ifadesidir. Memleketimizde anayasanın yazılı olarak tanıdığı din hürriyetinin gereği olarak devletin cuma namazı kılınmasına izin vermesi lazımdır. Ancak devletin istihlam kanunu, memurların cuma namazı vaktinde çalışmalarını ve dairelerde görevleri başında bulunmalarını zorunlu kıldığından yazılı anayasada olan din hürriyeti istihlam kanunu ile kaldırılmış oluyor. Cuma namazı toplu olarak kılındığı için bütün memurların, o vakitte izinli sayılmaları Cuma namazının gereği olduğu halde diğer namazlar için böyle bir toplu kılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Din hürriyeti iki yönlüdür. Dini görevleri yerine getirme serbestliği ve dini görevleri yapmama hürriyeti, Cuma günleri, Cuma namazına istihlam kanunu ile izin verilmiş olsa isteyen Cuma namazına gitme serbestliğine kavuşacağı gibi isteyen de, Mesele kötü planeye kahveye gitmekte hür olacaktır. Böylece camiye gitmeyi engellemek ve camiye gitmeye zorlamak da söz konusu olmayacaktır. İnsanları bunlardan herhangi birini yaptırmaya kalkışan cezaya çarptırılacaktır. Çünkü bu iki davranıştan birini zorla yapmak veya yaptırmak din hürriyetine aykırıdır. Müslümanları kanundan kaçak olarak namaz kılmaya zorlamak Devletin kanunlarına ve devlet otoritesinin saygınlığına da gölge düşürür. Devlet, Müslümanları din ile kanundan birini seçmek zorunda bırakmamalıdır. Her Müslüman, devletine ve kanunlara saygılı olmayı dini bir vecibe bilir ve bunun şuurunu yaşar. Devlet, Müslümanlarım kendisine karşı olan bu bilinçli saygısını rencide etmemelidir. İstihlam kanununda Cuma günlerinin öğle tatili iki saat yapılmak suretiyle bu kanuni, dini ve sosyal problemi çözmek en güzel yoldur. Kur'an'da, Cuma namazından sonra hemen dağılın, Allah'ın bol nimetini arayın, dokuz emri bulunmaktadır. Leiklik din hürriyeti ise, Cuma günü öğle tatilinin iki saat yapılmasını engel olamaz. Burada fokaha hakkında genel bir metot yanlışına daha işaret etmek gereğini duyuyorum. Fıkıh kitaplarına bakıldığı zaman, ikinci hicri asra kadar her alim ve fakihin, hükümleri Kur'an'a ve hadisede yandırarak tartıştığı görülür. Ama ikinci asırda mezhepler teşekkül ettikten sonra fakihlerin, imamların sözleri tartışılmaya ve bu sözler esas kaynak alınmaya başlamıştır. Ayrıca bunları birbirinin aleyhine kullanmaya başlamışlardır. Sonradan gelen ilim adamları, imamların delillerini ve dayandıkları kaynakları tartışmaları gerekirken, delilleri bir kenara bırakıp, hükümleri, sözleri ve fikirleri tartışmışlardır. Böylece, 9 Cuma 62-10. müçtehitlerin sözleri ve içtihatları asıl hüküm kaynağı olmuştur. Diğer bir deyimle bunlar Kur'an ve hadis gibi şaşmaz şer'i hüküm kaynağı kabul edilmiş ve onların yerine geçmiştir. İşte bu, çok önemli bir metot yanlışından kaynaklanmaktadır. Mantık açısından ifade etmek gerekirse öncüler değil, sonuçlar tartışılmaya başlanmıştır. Oysa dini ve ilmi metot, öncülleri tartışmaktır. Öncüler kabul edilince sonuç kendiliğinden ortaya çıkar. Burada İslam alimlerine düşen görev, on küsur asırlık bu gibi yanlışların birikiminden kurtulma çarelerini aramak ve doğruları ortaya koymaktır. Bu hususa önem veren ve İslam'a yeni bir dinamizm getirmeye çalışan alimler genellikle problemler üzerine eğilmektedirler. Ben ise şimdiye kadar yeni bir anlayış meydana koymak için ilkeler, yöntemler ve esaslar üzerinde durdum. Onları tahlil etmeye Yanlış noktaları, yönleri tespit etmeye ve doğrularını göstermeye çalıştım. Şimdi cüzü yani tek tek meseleleri ele alıp anlayabildiğim ve çözebildiğim hususları Allah'a olan ihlasıma güvenerek cesaretle yazmaya çalışıyorum. Umarım İslam'a hizmet etmiş olurum. Yanlış düzeltme yöntemleri. Önce yanlış ile yalan arasındaki farka değinelim. Yalan haberlerde olur. Bunda kötü niyet ve kasıt mevcuttur. Bunun karşıtı hak ve gerçektir, yanlış ise hükümlerde ve emirlerde olur, bunun karşıtı da, doğru ve sıdk olur, yalanın sebebi kötü niyet, yanlışın, sebebi ise cehalet, gaflet ve bilgisizliktir, yanlış, bilgi ile düzeltilir, yalan da düzeltilebilir, yanlış, bilgilerde, fikirlerde ve hükümlerde meydana gelir, yalanda kasıt vardır, eğer kasıt yoksa yanlışa dönüşür, Yanlışta kasıt olursa yalan olur, yalan ağır bir suçtur, ama yanlış suç sayılmaz, yalan çabuk ve kolay ortaya çıkar, oysa yanlış kolay ortaya çıkmaz ve devam eder gider, takı onun doğrusu ortaya konulsun, bu sebeple yanlışı düzeltmek önemlidir, yanlışı düzeltmenin dört yolu ve yöntemi olduğu düşünülebilir, bir yanlışı düzeltmek, onun doğrusunu söylemek, anlatmak ve ortaya koymakla olur. Ancak bu şekilde yanlışın düzeltilmiş olduğunu anlamak, mentiki düşünceyi kullanmak lazımdır. Bu şu demektir, yanlış ile doğruyu yan yana koyup aralarındaki ilişkiyi kurup bunun zıt mı veya çelişik mi olduğunu düşünmek gerekir. İkisi arasında mantiki bir ilişki kurmaya çalışmayan ve kurmayan kimse, yanlış ile doğruyu yan yana getirir, ancak aralarındaki çelişkiyi göremez ve ikisini de oldukları gibi kabul edebilir. Çünkü ikisini ayrı ayrı, birbirinden bağımsız düşünür, arada çelişki olduğunu fark edemez ve böylece çelişkiler içinde yüzüp gider. Bu mantıksızlıklar ve çelişkiler tarih boyunca süregelen birçok bilgi ve fikirlerde, dini anlayışta, hükümlerde, fıkıhta ve özellikle tasavvufta bulunmaktadır. Günümüz idarecilerinde, akademisyenlerinde, siyasilerinde her an bu mantıksızlığın, tutarsızlığın örneklerini görmek mümkün olmaktadır. Bunun için, memleket bir çıkmazdan çıkarken diğerine düşmektedir. Yanlışlar renk ve obje değiştirerek, devam etmektedir. Çünkü fikirler, hükümler ve sözlerde tutarlılık yoksa, onların neticesi olan fiiller, olaylar ve uygulamalar arasında da mantıklılık, tutarlılık olmaz. Aslında doğru yanlış bağlantısını kurup, Doğruluk ölçüsünü bulamayanlar, yandaş aydınlar ve militan okumuşlardır. Bunlardan ciddi ilim adamı da yetişmez. Bunlar bilgilerini gerçeğin ortaya çıkmasında değil, şahıs veya bir takım grupçuların yararına kullanırlar. Yanlışı düzeltmenin ikinci yolu, önce yanlışın yanlış olduğunu söyleyip sonra onun doğrusunu söylemek veya önce doğruyu anlatıp sonra da onun karşıtı olan yanlışın yanlış olduğunu bildirmektir. Böylece yanlışın yanlışlığı, doğrunun doğruluğu, karşılaştırılarak ortaya konulmuş olur. Bu suretle yanlış ve doğru teraziye konulmuş olacağı için kolayca kavranır. Böyle bir durumda bile, yanlışı doğru, doğruyu da yanlış kabul edecek değer ve doğruluk ölçüsünden mahrum insanlara rastlanabileceği gibi her ikisini de yani doğruyu da yanlışı da olduğu gibi kabullenen mantıksız ve düşüncesiz insanlara da rastlamak mümkündür. Bu gibi insanların çoğunlukta olduğu veya bu gibi insanların yönettiği bir millet, millet olmaktan çıkmış sayılır. Zira milleti millet yapan, kültür, bilinç ve düşüncede mantıklı ve tutarlı olmaktır ki, Böylece toplum bütünlüğü ve manevi birliği sağlanmış olsun. Yanlışı düzeltmenin üçüncü yolu ise, önce yanlışın tarihini, sebebini ve zararını, tarihte uygulamalarını ve olumsuz sonuçlarını ortaya koymak, sonra da, doğruyu anlatmak, delillerini ve olumlu sonuçlarını göstermek ve böylece yanlışın delillerini çürütmek, geçersizliğini belirtmektir. Son olarak bir yanlışlık yas ve benzetme yoluyla da düzeltmek mümkündür. Bir sözün, fikrin doğruluğunu tespit edebilmek için onun dışında nesnel bir ölçüt bulmak gerekir. Ölçütün doğruluğu halinde ona uyanın doğru ve uymayanın yanlış olduğu ortaya çıkar. Bu her söz ve fikir için felsefi bir yöntemdir. İnançla ve gönülle ilgili meseleler de bu ölçüte başvurularak doğrular yanlışlardan ayırt edilebilir. Çalışmalarımda bu ilkelere göre hareket etmeye çalışıyorum. Bu çalışmamda ise, önemli ve genel bir yanlışı düzeltmeye çalışacağım. Bu yanlış, dinde kolaylığın olmadığı ve zorlamanın olduğunu iddia etmektir. Oysa burada anlattığımız gibi, Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler, bir yandan dinde zorlamanın olmadığını on söylerken öte yandan da, zorlamanın zedde olan kolaylığın dinde temel bir ilke olduğunu anlatmaktadır. Zira dinin ana kaynakları Kur'an ve Hadis, iki yönden zorlamayı reddetmektedir. Biri zorlama olmadığını söyleyerek, diğeri de zorlamanın zıddı olan kolaylığın var olduğunu açıkça ortaya koymak suretiyle bu yanlışı düzeltiyor. Burada ikrah kelimesini açıklamakla yetinip tafsilatını sonraya bırakacağım. İkrah: Rızası olmadan iş yaptırmak, zorlamak, mecbur etmek, icbar etmek. Kuvvet kullanarak yaptırmak, tiksindirmek, irendirmek, çirkince davranmak. 2-256, muamele etmek demektir. Kafir için iman etmekte ikrahın olmadığı gibi, Müslüman için de dini emirleri yerine getirip getirmemekte zorlama yoktur. Emre'yi bil maruf doğruyu, uygun olanı emretme yani dini tebliğdir. Bu İlmi metot hikmet ile nezaket içinde anlatmak anlamına geldiği ve zorlamayı içermediği için, hem Müslüman'a hem de Müslüman olmayana yapılabilir. İslam'a göre, bir Müslüman'ın dini vecibelere ve yasaklara uyması, inancının kendisine yüklediği dine ve vicdani bir mecburiyettir. Bunu icbar etmek, tiksindirerek, zorla yapmaya sevk etmek ile karıştırmamak lazımdır. Buna göre icbar etmek ile mecbur olmak ayrı ayrı fiillerdir, bunları birbirinden ayırmak lazımdır. Müslüman'a da dini icbar yoktur. Sosyal olaylarda başkasına ceza vermek devlete aittir. Herhangi bir insanın emerağı bil maruf yapacağım diye başka insanlara bu dinidir diyerek ceza vermeye dinen hakkı olmadığını bilmesi gerekir. Ana baba çocuklarına iyi bir öğretim ve kültür verirlerken din öğretimi ve kültürünü başa almaları gerekir. Çünkü iyi bir din öğretim ve eğitimi insanı güçlü, imanlı, azimli, nezaketli ve disiplinli kılar. Bundan sonra ona bir şeyi zorla yaptırmaya gerek kalmayacağı gibi kimsenin onu zorlama hakkı da bulunmamaktadır. Bu bükülmez şahsiyeti kendisini hayatı boyunca diğer işlerde de güçlü, azimli, Disiplinli ve dürüst olmaya yöneltir. Bu suretle onun iç dünyası Allah'tan başka kimseye boyun emeyen granitten bir kale olur. Kur'an Kur'an'ı anlatıyor. Kur'an-ı Kerim, İslam dininin kutsal kitabıdır. İslam dini Kur'an'ın nazil olması ile başlamış ve 23 senede Kur'an'ın tamamlanması ile İslam dini de tamamlanmış ve kemale ermiştir. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın Eze, Muhammed'e gönderdiği vahiyin yazılı şeklinden ibarettir. Bunun için Kur'an Yüce Allah'ın kelamı sayılır. O halde Kur'an'da Allah konuşur. Kur'an başkalarının sözlerini de nakleder, ama onların içerikleri ve sorumlulukları, kimden nakledilmiş ise ona ait olur. Biz Kur'an'ın kendisini nasıl tanıttığını göreceğiz. Madem ki Kur'an Allah'ın kelamıdır, Kur'an'ın kendisini anlatması demek Yüce Allah'ın kendi kitabını anlatması demektir. Bizim de Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu yine Kur'an'dan öğrenmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim kendisini iki grup insana değişik prensiplere ve esaslara göre anlatmaktadır. A. Birinci grup, inanan ve inanmayan bütün, insanları ihtiva eder. Bu, Kur'an'ın kendisini şartsız, herkese ve genel olarak anlatma metodudur. Bu yolla Kur'an herkesin kitabı olma karakterini ortaya koyar ve bu noktada herkese açıktır. Herkes ve inanmayan bile ondan istifade edebilir. Kur'an'ı Kerim ayetlere dayanarak ve onları sıraya koyarak kaideler halinde anlatmak faydalı olacaktır. Bu hususta Kur'an'ın koyduğu birinci kaida şudur: Doğrusu, bu Kur'an, en doğru olanı gösterir. Bir herhangi bir yazar, önce kitabının niye yazacağını söyler, kitabını tanıtır. Buna göre isteyen o kitaba okur ve ondan istediğini öğrenir. Bunun gibi. Kur'an diyor ki, ben en doğru ve sağlam yolu gösteririm. Doğru yolu arayan Kur'an'ı bulur, doğru yolu aramayan elbette onu okumaz. Bu kaide ve seseniş, anlama ve okuma istidadı olan, öğrenme merakı bulunan herkese yöneliktir. Sıfır halde meraklı bir kimsenin, Kur'an'ı okuyarak onun doğru yolu gösterip göstermediğini bizzat kendisinin tecrübe etmesi gerekir. Bunda başkasının tesirinde kalmamak ve telkinlerinden uzak kalmak mecburiyeti vardır. Bu bir taraf ve objektif ilmin metodudur. İkinci kaide şöyledir, ve andolsun, bu Kur'an'da, insanlara her şeyden örneklerle türlü açıklamalarda bulunduk, iki bu ayet-i kerimede önemli bir manaya işaret edilmektedir. Yüce Allah insanı uymaya mecbur etmiyor, sadece anlatıyor ve öğüt veriyor. Buna. 1-İsra 17-9, 2-İsra 1789 göre uyma veya uyumama sorumluluğu insanın kendisine aittir. Aynı manayı pekiştirerek şöyle diyor, ve andolsun, biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit örneği türlü biçimlerde anlattık, 3-1. kaıdede doğru yolun ne olduğu anlatılmıyor, bu iki ayette ise Kur'an'da her şeyin misali verilerek anlatılmıştır, deniyor. 3. Kaide ile Kur'an'ın apaçık ve okunması gereken bir kitap olduğu ortaya konuyor, bunlar kitabın ve apaçık Kur'an'ın ilkeleridir, 4. Böylece Kur'an'da gizli kapaklı bir şey olmadığı, onun herkesine açıkça anlayacağı bir kitap olduğu anlatılıyor, bu nedenle onda anlaşılmaz şeyler bulunduğunu iddia etmek doğru değildir, ama, inat olsun diye anlaşılmadığını ileri sürerek onu kabul etmek istemeyen ve bu suretle kendisini mesuliyetten uzak tutmak isteyen çıkabilir. Aslında anlaşılmış olsa da uyumak mecburiyeti bulunmamaktadır. İnsanın uyuma veya uyumama hürriyeti vardır. Buna rağmen apaçık ilkelere uyumamak hususunda kendisini mazur gösterip kamu önünde mesuliyetten kurtulmak isteyenlere başka bir ayette cevap veriliyor. Dördüncü kaide şu hususu ifade ediyor, bunlar Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler mi, yoksa gönülleri kilitli midir? Beş demek Kur'an'ı iyice anladıktan sonra üzerinde düşünüp ondan sonra karar vermek lazımdır. Kur'an bunu söylerken kendisine güvenmektedir. Düşünüldüğü zaman daha çok beğenileceğinden, 3 Kehfon 8 54. 4 Hicra 15 1, Nemi 27 1. 5. Muhammed 47-24. Emindir. Yoksa bu kaide ile kimseyi düşünmeye de veteriner Kur’an’ı Kur'an-ı Kerim kendisini çürütecek herhangi bir çelişkiye düşmediğini de vurgulamaktadır. 5. kaide olarak zikredeceğimiz ayet bunu anlatmaktadır. Durup Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Allah katından değil de başkasından olsaydı? Onda çok çelişkiler bulurlardı. Altı bu ayet-i kerime Kur'an'da çelişkinin bulunmadığını ve bunu anlamanın yegane yolunun da onu düşünerek inceleyip anlamak olduğunu ifade etmektedir. Kur'an'ın içindeki ayet ve hükümlerde birbirinin aks edecek, çürütecek bir ihtilafın bulunmamasının sebebi onun yüce Allah katından olmasındandır. Onun bu husustaki garantisi yüce Allah'tır. Hiçbir alim bu kadar kesin bir ifadeyle kendi eserini yanlışlardan ve tenekuzlardan uzak olduğunu iddia etmiş değildir ve iddia da edemez. Çünkü kendisinin eksikliğini ve ilminin noksanlığını bilir, İleride yanlışının çıkacağından şüphelenerek öyle bir iddiaya kalkışmaz. Ancak geçmişin ve geleceğin ilmini bilen bir kimse böyle bir iddiada bulunabilir. Aslında ancak ilimlerin kaidelerini koyan ve varlıkları özellikleriyle bilerek yaratan, böyle bir iddiada bulunma hakkına sahip olur. Zira insanın kabiliyetlerini, neyi yapabileceğini neyi yapamayacağını ancak onu yaratan Yüce Allah bilir. Bildiği içindir ki insanı daha ciddi düşünmeye ve kesin tavır almaya davet etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Allah katından olmasının ikinci delili, onun, 6 482. Bir benzerinin meydana getirilmesine yönelik yapılan çağrıdır. Eğer insan Kur'an'a karşı çıkmak, onu reddetmek ve çürütmek istiyorsa bunun iki yolu bulunmaktadır. Ya onda çelişkiler arar, bulur ve ortaya çıkarır ya da ona benzer bir kitap yazar, meydana koyar. Kur'an bu hususta açıkça iddiasını ortaya koyar. Allah'tan başka görünen ve görünmeyen bütün varlıklar bir araya gelerek yardımlaşsalardı Kur'an'ın bir benzerini değil, bir kısmını da değil, bir suresini bile meydana getiremeyeceklerini beyan eder, 7- Kur'an'a karşı gelenler, onun bir benzerini yapamayacaklarını anlayınca onu kabul etmeleri gerekirken yalanladılar, ama kavramadıkları ve anlayamadıkları bir şeyi yalanlamış oldular, Sekiz insan bir şeyin karşısında olup onu yalanlarken onu iyi kavramak ve anlamak zorundadır. Aksi takdirde iyi ve doğru bir şeyin karşısında olabilir ve onu reddetmiş durumuna düşebilir. Bu tutum insana doğruyu ve gerçeği kaybettirir. Çünkü insan yaratılış ve karakter itibariyle doğruyu, gerçeği arayan, onun peşinden koşan, yaptığını bilen, ondan sorumlu olan ve başkasını da. 7'de and olsun. İnsanlar ve cinler, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere bir araya gelseler, birbirine yardımcı da olsalar, benzerini ortaya koyamazlar, İsra 17.88, yoksa onu uydurdu mu, diyorlar, de, doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de çağırarak onun gibi uydurulmuş on bölüm getirin, Hudon 11:13. senin için onu uydurdu mu, diyorlar, de, doğru sözlüyseniz Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de çağırarak, ona benzer bir bölüm getirin, Yunus 10-38, kulumuza indirdiğimizden şüphedeyseniz, siz de onun bölümlerine benzer bir bölüm getirin, doğru sözlüyseniz Allah'tan başka yardımcılarınızı da çağırın, Bakara 223. 8 Yunus 10-39, sorumlu tutması gereken bir varlıktır, ancak o, Yaratılıştaki bu niteliğine aykırı davranıyor. Bunda değişik hayat şartları ve amaçları rol oynuyor. Kur'an onu saf ve arı karakterine yönlendirmek istiyor. Kur'an burada ilmi metoda dayanıyor ve ona uymaya davet ediyor. Müslüman olmayan yazarlar, tarih boyunca ve günümüzde Kur'an-ı Kerim'in Hezeh, Muhammed tarafından ortaya konan bir kitap olduğunu ileri sürmektedirler. Kur'an'ın aleyhindeki bu gibi iddialar heze. Muhammed devrinde, Kur'an-ı Kerim nazil olurken de ileri sürülmüştür. Kur'an'ın kendisi onlara cevap verdi. Ama tarih boyunca bu hücumlar tekrarlanmış ve hala tekrarlanmaktadır. Müslüman alimler ve düşünürler zamanlarına göre bunlara cevaplar vermişlerdir. Şimdikilere de cevap vermek zorunludur. Madem ki onlar durmadan aleyhte bulunuyorlar, demek ki aleyhte bulunmaktan bir fayda umuyorlar. Onların faydası Müslümanların zararınıdır. O halde Müslüman alimler ve düşünürler de onların cevabını vermekle yükümlüdürler. Müslümanların zararı ve menfaati bütün Müslümanları ilgilendirir. Bu sorumluluk yalnız alimlere ait değildir. Her Müslüman, durumuna, mevkine, gücüne ve kabiliyetine göre bu sorumluluğa ortaktır. Herkesin kendine düşeni gereği gibi yapması şarttır. Herkes bu milletin ve bu dinin birer ferdidir. Kur'an-ı Kerim ve İslam dinine yöneltilen suçlamalara cevap vermek sadece ve yalnızca ahiretle ilgili dini bir inanç meselesi değildir. Bu, ahiretten önce ve her zaman dünya meselesidir. Bir ferde ve milleti mahvetmek, yıkmak ve yok etmek, önce onun şahsiyetinin temelinde yatan kutsal değerleri yıkmakla başlar. Ferdin ve milletin kutsal değerlerini var eden, Onları kaynaştıran dindir ve dinin ana kitabı Kur'andır. Bunun için Kur'an'ı iyi okuyup anlamak, onu müdafaasını yapmak ve onu her asrın insanlarına anlatmak milletin varlığını daha da sağlamlaştırır. Kur'an'ın Hz. Muhammed'in kitabı olduğunu söylemek Kur'an'ı Allah'ın kelamı olmaktan çıkarmaz. Hz. Muhammed'i Allah'lık mevkiine yükseltir. Çünkü Kur'an ancak Allah'ın kelamı olabilir. Bunun delili Tevrat ve İncil'dir. Onlar gerçekten Allah'ın kelimi değildir. Altıncı kaide olarak sıraya aldığımız ayet, Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah katından gelen bir kitap olduğunu bildirmektir. Hayır, yıldızların yerleri üzerine yemin ederim ve doğrusu bunun ne büyük bir yemin olduğunu bir bilseniz, doğrusu, o saklı bir yazımda bulunan şerefli bir Kur'andır. Ona ancak karındırılmış olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. 9- Kur'an-ı Kerim cinlerin, şeytanların tesirinden ve tasallutundan uzak olduğu gibi kötü niyet ve peşin fikirli olanlar da ona kötülük edemeyecek, ulaşamayacak ve onu anlayamayacaktır. Anlamanın ilk şartı peşin fikirli olmamaktır. İnsan boş kapla çeşmeye gidince su alabilir. Kabı dolu olarak çeşmeye giden su alamaz. Peşin fikirle kafası dolu olanlar başka bir şey anlamaz, ancak kafasındakini tekrar eder durur. 9 Vakıa 56, 75, 80 Bunun için Kur'an-ı Kerim, kendisinin okunmasına önem vermektedir. Bu yedinci kıydedir. Kur'an madem cinlerin, şeytanların ve aldatıcı güçlerin dokunup bozamadığı bir kitaptır, o halde onda neler olduğunu okuyup anlamak insanoğlunun görevi olmalıdır. Kur'an bu hususta şöyle der: Andolsun ki Kur'an'ı hatırlamak için kolaylaştırdık. Hatırlayıp anlayan var mıdır? 1.0 artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun 11. Bu ayet-i kerimeler Kur'an'ın her halükarda okunmasını tavsiye ediyor. Kur'an okunması ve anlaşılması için kolaylaştırılmıştır. Herkesin kolayına geldiği gibi Kolayına geldiği kadar okuması için gerekli kolaylık Yüce Allah tarafından gösterilmiş ve verilmiştir. Putperestler Kur'an'ın bu ayetleri karşısında irkilmiş ve endişeye düşmüşlerdir. Her yerde ve durumda Kur'an okumasının tavsiye edilmesi herkesi Kur'an okumaya yöneltmiştir. Kur'an'ın okuması ile herkes ona inanmaya, inanmasa bile ona sempati duymaya başlamıştır. Kur'an'ı okumanın ve anlamanın kolay olduğu etrafa yayılınca, okumayanların bile bizi okuyalım, anlayalım heves ve sayık ile Kur'an okumak yaygınlaşmış ve böylece inananlar çoğalmaya başlamıştır. Bu durumu gören putperestler, Kur'an okumanın önüne geçmek için, bu Kur'an'ı ne okuyun ve ne de dinleyin, belki böylece galip gelirsiniz, emreni. 1-0 kamera 54-17 vermişlerdir. Kur'an-ı Kerim onların bu durumunu şu ayetle tespit etmiştir, inkar edenler bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki üstün gelirsiniz dediler, 12 putperestler. Allah'ın kelamını insanlara duyurmamak için yalnız Kur'an okumayı men etmekle kalmayıp okuyanların onu anlamasını önlemek, zihinlerini karıştırmak için gürültü ve şamata yapmayı demretmişlerdir. De Okunan Kur'an'ı dinleyip ona inanan iki tarihi örnekten biri Heze, Ömer'dir, onun kıssası meşhurdur, diğer örnek Mugire'nin oğlu Velid'dir, Velid, bir gün tesadüfen Heze, Peygamberi Kur'an'ı Kerim okurken dinlemiş sonra gitmiş bunu adamlarına anlatmış, Kur'an'ın insan ve cin sözü olmadığını söylemiştir, adamları onun iman etmesinden korkmuş, Yeğeni olan Ebu Cehil onu Arap örfüne göre küçük düşürecek sözler söyleyerek vazgeçirmiş, o da bir düşüneyim, dedikten sonra iman etmekten vazgeçmiş ve Kur'an'ın karıyı kocadan ve oğlu babadan ayıran bir sihir kitabı ve insan sözü olduğunu ileri sürmüştür, 13 bu olayda velit kendi fikrinde serbest kalsaydı iman edecekti. Çünkü insanın asıl karakteri doğruyu kabule yatkındır. Ancak toplum buna engel olmaktadır. Bu da Kuran'ın peşin fikirden arınmış olanların zihne nüfuz edecek güçte olduğunu ve insanın aklı selimine hitap ettiğini göstermektedir. Bu kısa Kuranda zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim kendi, 12 Fusilat 41 26. 13 Fahrettin Razi, Tefsir, C, 8, S, 357. Mustafa Meray. Mere'yi tefsiri, c. 29, s. 129-130, Mısır, 1953. aleyhinde ortaya atılan sözlerin nakletmekten korkmamıştır. Çünkü Allah katından olduğunu gösterdiği delilleriyle ona karşı ileri sürülen aleyhteki delilleri yan yana zikretmek suretiyle insana düşünme payı vermeyi, karşı gelenle diyalog ve münasebet kurmayı amaçlamıştır inanmayana da söz hakkı vermiştir, sonra inanıp inanmamayı onun sorumluluğuna bırakmıştır. Kur'an-ı Kerim'de velidin adı geçmez, ama kısası geçer. Böylece bu olayın aynı şekilde davranan ve hareket eden herkese şamil olması, her devirde hakka ve gerçeğe karşı cephe alanları ihtiva etmesi, herkesin düşünüp taşınması amaçlanmıştır, tek olarak yaratıp kendisine bol bol mal. Çevresinde bulunan oğullar verdiğim ve kendisini donattıkça donattığım kimseyi bana bırak, bir de artırmamı umar, hayır, asla, doğrusu o, bizim ilkelerimize karşı son derece inatçıdır, ben onu sarp bir yokuşa tırmandıracağım, doğrusu o düşündü, ölçtü, biçti, canı çıkası, ne biçim ölçtü biçti, canı çıkası, sonra yine ne biçim ölçtü biçti, sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, Suratını astı, sonra da sırt çevirip büyüklük tasladı. Bu sadece öğretile gelen bir büyüdür. Bu yalnızca bir beşer sözüdür dede. işte onu yakıcı bir ateşe yaslayacağım. Sen yakıcı ateşin ne olduğunu nasıl bileceksin ki? O ne öldürür ne de bırakır, derileri kavurur. 14. Bu olay Kur'an'ın okulmasının ve anlaşılmasının inanmayanlar arasında panik yarattığını gösterir ortaya attıkları telkinde Kur'an'ın okunmasını engellemektir. O halde her Müslüman'a düşen farz ayin, 1 Müddessir 74, 11, 29, Kur'an'ı okutup anlatmaktır. Müslümanlar, ancak varlıklarını böylece korur ve dünyaya ispat edebilirler. Şimdiye kadar Kur'an'ın bütün insanlara yönelik olduğunu, nasıl bir kitap olarak kabul edilmesi, hangi gözle ve sese göre okuması gerektiğini anlattık. B. İkinci grup insanlar Kur'an'a inanmış olanlardır. Kur'an-ı Kerim inananlara hem birinci gruptaki insanlarla beraber hitap etmektedir hem de onları ayrıca kendisini tanıtmakta ve özel hitapta bulunmaktadır. Bu husustaki ayet-i kerimeleri de bir sırayla ve birer kaide halinde anlatacağız. Birinci kaide olarak, Kur'an'a iman etmiş Müslümanın kendi kutsal kitabına ayrıca önem vermesi, ona titizlikle yaklaşması imanının gereğidir. Kur'an'a iman etmiş kimse, onun Yüce Allah'ın kelamı olducunu kabul etmiş ve benimsemiş, zihnine ve gönlüne yerleştirmiş demektir. Böyle bir iman sahibinin yapacağı ilk iş Allah'ın kelamını anlamaktır. Kur'an bütün insanlara ve hele ona inananlara Yüce Allah'ın bir mesajıdır ve tebliğidir, bir mektubudur. İnsan kendisine geldiğini kesin olarak bildiği bu mektubu okumaz mı, kendisi okumayı bilmiyorsa bile okutturup, anlattırmaz mı? İşte Kur'an'ı anlamak için uğraşmayan ve gayret sarf etmeyen kimseler, en basit ifadesiyle kendisine gelen mektubu açıp okumak istemeyen kimse gibidir. Arapça bilenlerin Arapçasını, bilmeyenlerin kendi dillerindeki tercümesini okuyup anlamaları gereklidir, bu onlara farzdır. Kur'an-ı Kerim'in tercümelerinin bulunması Arapça bilmemeyi bahane ederek onu okumayanları günaha sokmakta ve onların elinden mazeretlerini dağılmış olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamak en büyük ibadettir. İkinci kaide Kur'an'ın okunması ile ilgilidir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin ve susun ki acınmış olasınız. 15 Bu ayeti kerimeye göre Müslümanlar toplu halde bulundukları zaman herkes kendi başına okuyorsa gizli ve içinden okur, yahut da içlerinden biri yüksek sesle okur ve ötekiler sessizce dinlerler. Hepsinin kendi başına sesle okuması yasaktır. Kur'an okuma adabına aykırıdır. Herkes sesle okuyacak olursa birbirlerinin anlayışına mana olur, zihinlerini karıştırırlar. Bu da putperestlerin. Kur'an okunduğu zaman gürültü çıkarın, şeklindeki sözlerine uymak olur ki bu haramdır. Burada şu mana ortaya çıkıyor, Kur'an okuyanın yanında sessiz durmak veya okunurken susmak gerekir. Üçüncü kaide Kur'an okurken uyulması gereken şarttır. Bir şeyi okuyup anlamak için iki şartın bulunması önemlidir. Birincisine yukarıda değindik. İnsan zihnen anlamaya hazır olmalı ve bir şey öğrenme gayesi gütmelidir. İkincisi de, okurken kendini okumaya ve anlamaya iyi vermeli, başka şeyle meşgul olmamalı, okuyup anlamaya konsantre olmalı ve zihnini başka şeylerden, yabancılaşmaktan, kendinden geçmekten, habersiz ve şuursuz olmaktan korumalıdır. Kur'an'daki bir ayet bunu temin etmek üzere söylenmiştir, Kur'an okuyacağın zaman, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınmayı dile, 16-15-7 araf 204-1 Altın 16-98. Ayette, şeytan zihni başka yönlere çeviren, insanın anlamasını engelleyen hayal ve fikirlerle insanın meşgul olmasına çalışan sebepleri ifade eder. Bunun için 2. Ayette şöyle bir teminat verilmektedir. Doğrusu onun, sadece inananlar ve Rablerine güvenenler üzerinde bir baskısı yoktur. 17- Şeytanın, İnsanların ve hatta peygamberlerin zihinlerine ve gönüllerine vesvese, kuşku, yabancı fikirler sokmaya çalıştığı bildirilmektedir. Bu şu ayette zikrediliyor, senden önce gönderdiğimiz hiçbir elçi ve peygamber yoktur ki, bir şey arzuladığı zaman şeytan onun arzusuna bir şey atar, ancak Allah şeytanın attığını siler. Sonra Allah kendi ilkelerini sağlamlaştırır. Allah bilgindir, bilgedir 18. Allah'a sığınan kimse kendisine güvenir, görünmeyen felaketten ve yabancı, zararlı şeylerden korunarak Allah'a iç dünyasını, maneviyatını teslim etmek suretiyle manevi güç ve kuvvet kazanır. Böylece okuduğu ve düşündüğü şeylerde doğru ve sağlam hükümlere varır. Allah'tan başka kimseye karşı sorumlu olmadığını bilmesi kişiye güçlü bir şahsiyet kazandırır. İnsan okurken vesvese ve fikri kaçaklarından zihin kaymalarından ne kadar uzak olursa o kadar iyi anlar, o kadar konsantre olur, okuduklarını şuuruna yerleştirir, böylece anlayışı artar, karşılığı olan sevap ve mükafatı çoğalır ve daha çok huzura kavuşur, hz, peygamber, yorulur ve bıkarsanız hemen, 17 Nahl 16 99. Hac 22 52. Bırakın buyuruyor, 19. Çünkü insan bir işi zorla ve meşakkatle yaparsa fazla istifade edemez. Hele okumak, anlamak için, insanın neşeli ve enerjik olmasıyla okuduğunu muhakeme edemeyecek kadar yorgan ve bitkin olması arasında çok fark vardır. İbadet de böyledir. Vücut uyanık vezinde, zihin açık ve keskin olmalıdır. 4. Kaide Müminlerin Kur'an'ı okuyup anlamaları ve ona uymaları ile elde edecekleri nimetleri ve faydaları anlatmaktadır. Dikkat edilmesi gerekli olan husus, Kur'an'ın anlaşılarak okunmasına verilen önem ve buna yapılan teşviktir. Çünkü Kur'an Allah'ın insana son, karışıksız ve sağlam mesajıdır. İnsan, onu okudukça anlayacak, anladıkça yapacak olduğu doğru ve dürüst işlerle maddi ve manevi güveni artacak, Şahsiyet kazanacak, kendi varlığını ve benliğini bulacaktır. Kur'an üzerinde duruyor, bunun için biz de tekrarlıyoruz, Kur'an okunmalı ve anlaşılmalıdır. Kur'an okumadan Müslüman olmaya çalışmak, boşuna emel ve emektir. Ve Kur'an'ı okuduğun zaman seninle sonrakine inanmayanlar arasına görünmeyen bir perde koyarız. 20 Bu ayetin pek çok manası olabilir. İnanan bir kimse Kur'an'ı okuduğu zaman onun manasını anlar ve ona göre hareket eder, hayatta yanılmaz, işlerini doğru dürüst görür, herkesin sevgisini kazanır, karşısındaki putperest düşmanı, onun böyle. 19 Şuruhullah Buhari, S, 221, Şerhulane Vevi Alala Buhari, 2.0 İsra 17.45. Sevilmesinin sırrını bilemez ve herkes tarafından sevildiği için de ona bir kötülük edemez. Hatta düşmanla bile iyiliği dokunabileceği için böylece düşmanın kötülük yapmasına görünmeyen ahlaki ve manevi bir engel konulmuş olur. Ayetin ikinci manası, putperest ve ahirete inanmayan bir kimse Kur'an okunduğu esnada anlatılan insani prensip ve hükümler karşısında ne diyeceğini şaşırır, şüpheye düşer. Böylece kurmak istediği tuzaktan vazgeçer, aklı çelinmiş ve bir kötülük yapması savsaklanmış olur. Ayetin üçüncü bir manası da şudur, Allah'a ve Kur'an'a inanıp Kur'an'ı okuyan kimse, kendine güvenir ve kimseden korkmayacak bir şahsiyet kazanır. Onun bu hebeti ve güçlü şahsiyeti karşısında putperes geriler ve böylece Allah mümine korumuş olur. Ayetten dördüncü bir mana daha çıkarmak mümkündür. Kur'an'ı okuyan ve anlayan ilahirete inanmayan iki alemin insanlarıdır. Farklı ideolojilere sahip bu iki grup insan arasında aşılmaz, gizli bir engel bulunmaktadır. Bunun başlangıç noktası Kur'an'dır. Kur'an'ın getirmiş olduğu sisteme ve manevi değerlere sırt çeviren onu anlayamaz. Oysa anlamak için onu okumak gerekir. İnanmayanlar Kur'an okunduğu zaman onu duymak ve işitmek istemezler. Sanki kulaklarında ağırlık, zihinlerinde ve gönüllerinde perde vardır. Bu, Kur'an'ı okuyan ve anlayan ile onu okumak istemeyen ve anlamaya yanaşmayan kimsenin durumudur. Burada ahirete inanmayanlar tabiriyle Kur'an'ı okuyup anlamak istemeyenlerin kastedilmiş olduğu anlaşılıyor. Bundan sonraki cümle bunu gösteriyor. Aynı zamanda, bu ve benzeri ayetler diliyle inandıcını söylediği halde fiilen putperest gibi davrananlara da şamil olup, onlar da bu ayetlerle tespit edilmiş olmaktadırlar. Ve Kur'an'ı okuduğun zaman, seninle sonrakine inanmayanlar arasına görünmeyen bir perde koyarız ve onu anlarlar diye kalplerine örtüler ve kulaklarına dağırlık da koyduk. Ve Kur'an'da yalnız Rabbini andığın zaman, onlar ardlarına dönerler. 21 Burada inanmayanların Kur'an'ı okumak ve anlamak istemedikleri için kalpleri perdelenmiş ve kulakları sağırlaşmış olduğu söyleniyor, Allah'ın buyurduğu tabiri, anlama kanununun gereği olarak işitmeyen ve anlamayanın gömrü kendiliğinden mühürlenmiş ve kulağı ağırlaşmıştır. Kur'an-ı Kerim'in düşünülmeden, anlamı üzerinde durulmadan okuması mekruh sayılmıştır. Bu mekrup olma hükmü şu hadislere dayanmaktadır. 22. Sahabeden Abdullah B.A.M.R. Ey Allah'ın elçisi, Kur'an'ı kaç günde okuyayım, dedim. Bir ayda oku, dedi. Daha fazlasına gücüm yeter, dedim. 20 günde oku, dedi. Nihayet peygamber, 3 günden az bir zamanda Kur'an okuyan anlamadan okumuş olur, dedi. 23. 21. İsra 17, 45, 46. 22 Bedrettin Muhammed ve Abdullah Serkeşi, 754-794-A13-44-13-91-M, El Burhan Fi Ulu Melkuran, C.L.S. 455-Kahire, 1957-23 Ahmet ve Hanbel, El Musnet, C, 2 s 455-Kahire, 1957-İBN Mesud, Kur'an'ı bir gecede okuduğunu kendisine söyleyen bir adama, şiiri mırıldandın gibi mi mırıldandın, demiştir 2.4. Hz. Peygamber, sonradan bazı kimseler ortaya çıkacak, Kur'an okuyacaklar, ama Kur'an onların boğazından ve gırtlaklarından öteye geçmeyecek, demiştir. 25. Hz. Peygamber onların, Kur'an'ın telaffuzunu ve dilleriyle okunuşunu iyi yapacaklarını, fakat manasını anlamaya çalışmayacaklarını, manasını anlamayı terk edeceklerini söyleyerek bu durumu kötülemiştir, 2-6 çok sevap kazanmak çok okumakla değil, manasını düşünmekle olur, 27 görülüyor ki yukarıdaki hadislerin işaret ettiği şekilde, düşünmeden ve anlamadan Kur'an okumak mekruhtur, mekruh olan şey beğenilmeyen, istenmeyen, güzel ve hoş olmayan şey demektir, Böyle olan bir şeyin sevabı ve mükafatı da olmaz. O halde anlaşılmadan ve düşünülmeden okunan Kur'an'ın sevabı olmadığı hükmüne varılabilir. Bunun için yukarıda geçen hadislerin manalarını ve gayelerini iyi öğrenip ona göre hareket etmek dinin hükmüdür. Kur'an'ı hatmetmek yerine bir ayetin manasını anlamaya ve üzerinde düşünmeye çalışan bir kimse daha çok sevap alacaktır. Böylece ayet ayet Kur'an'ın manasını da öğrenmiş olacaktır. Kuran'ın 24 Zekkeşi AGY. Bu hadis Buhari'de de zikredilmiştir. Buhari C 6S 195 Mısır 1312. Aynı C 9S 342. 25 İbn Macce C L S 62 Fuat Abdulbaki Neşri 1952. 26 Zekkeşi AGY. 27 Ahmet Abdurrahman Benna Şerh Tertip Musnet Ahmet ve Hanbel, C, 18, S, 17. Çok sayıda tercümesi vardır bunların yanında Kur'an hakkında yazılmış kitapları okuma imkanı vardır. Manasını anlayarak okumanın sevabı vardır, anlamadan okumak boş sayılmıştır. Beşinci kaide olarak Kur'an'ın her işte başvurulacak bir kitap olduğu, her büyük ve önemli işte okulmasının söz konusu olduğu gerektiği ifade edilmekte. Peygamber'e anlatılan bu oluşumun her an gözetildiği, Kur'an'ın anlaşılıp uygulanmasına önem verilip verilmediğinin gözlendiği bildirilmektedir, hangi durumda olursan ol ve Kur'an'dan ne okursan oku, siz ne iş yaparsanız yapın, yaptıklarınıza daldığınız an, kuşkusuz, biz sizi görüyoruzdur, 28 bu ayette fıkıh husulünde olan temel bir kaide işaret vardır, o kaide şudur, Herhangi bir mesele ve olayda hükmün ne olduğunu öğrenmek arzu edildiği zaman, her şeyden önce Kur'an'a başvurulur, sonra hadise ve daha sonra da başka kaynaklara gidilir. Kur'an okumanın önemi onu anlamak ve olaylara tatbik etmektir. Altıncı kaide de Kur'an'ı okumanın Müslümanlık sayıldığı ve boyun emek, bağlı olmak kabul edildiğini ifade eder. Bu konuyla ilgili şu ayetleri zikredeceğiz içtenlikle boyun eğinlerden olmakla ve Kur'an, okumakla emrolundum, 29, onlara Kur'an okunduğu zaman saygıyla boyun emiyorlar, 30, 28 8 Yunus 10-61, 29 9 Nemi 27-92, 30 İnşikak 84-21, Müslüman olan Kur'an okumalıdır, Kur'an o kadar yüce ve kıymetli bir kitaptır ki okuyan veya okuyanı dinleyen kimse, onun yüceliğine boyun emeli ve secdeye kapanmalıdır. Kur'an okumayı ihmal etmek, Müslümanlığı ihmal etmektir. Kur'ansız Müslümanlık olmaz. Kur'an okunmasına Kur'an'ın da bu kadar ehemmiyet vermesinin hikmeti onun anlaşılıp tatbik edilmesini sağlamaktır. Aksi takdirde günümüzdeki kayıt cihazlarının Kur'an okuması gibi beyinsizce ve otomatik olarak anlamadan Kur'an okumanın bir faydası olmadığı için bir sevabı da yoktur. Gaye anlamaktır, Kur'an ancak anlaşıldığı zaman zihne ve kalbe nüfuz eder, sonra bedeni hareketlere ve amel etmeye sebep olur. Kaset Kur'an okuduğu zaman okuduğunu anlıyor mu? Anlamıyorsa nasıl sevabı olabilir? Görüldüğü gibi Kur'an'ın okunması için herhangi bir şart bulunmamaktadır. Ancak Kur'an'ı iyi anlamak için iki ruhi şart tespit ettik. Bunların birincisi peşin fikirli olmamak. Diğeri de Allah'a sığınmak ve metin üzerinde yoğunlaşmaktır. Bunların dışında herhangi bir şart ileri sürmek, Kur'an'ın okunmasını engellemek, kısıtlamak ve daraltmaktır. Bu da onu her halükarda okunan ve müracaat edilen bir kitap olmaktan çıkarır. Kur'an olsun ama okunmasın, kutsal olup Müslümanların gönlündeki yerde görülmeden, okumadan dursun veya anlaşılmadan okunması bile yeter demek. Saçma bir söz olup Kur'an'ı kibarca rıfa kaldırmak, reddetmektir. Böyle bir kitaban faydası olmayacağı için ona ihtiyaç yok demektir. İnsan faydasını göreceği şeye muhtaçtır. İşine yaramayan şeye muhtaç olması saçma değil midir? O halde milletçe şerefli birer Müslüman olmak istiyorsak, Kur'an'ı anlamaya ve onu incelemeye, günümüzün ilim verilerine göre yorumlamaya koyulmalıyız. Kur'an bütün dünya kitapları içinde böyle bir mevkiye layıktır. Bunun için okumanın ilmi değerini bilenler secdeye kapanırlar, bu ilme şükür secdesidir. İlmi hal, ibadet erkanı ve ahlak, ve din bilgisi kitaplarında abdestsiz Kur'an okunamayacağı ve Kur'an'ın tutulamayacağı yazılmaktadır. Bu hüküm yanlıştır ve bir esasa dayanmamaktadır. Bu hususta rivayet edilen sözler bazı sahabelerin kendi anlayışlarıdır. Sahabe zamanında temizlik zor bir işti. O dönemde Kur'an'ın yazıldığı vasıtalar yassı kemik, yassı taş, ağaç parçaları ve deri gibi şeylerdi. İnsanın eli yağlı olabilir ve deriyi eline alınca Kur'an-ı Kerim'den bir kelime veya cümle silinebilirdi. Bunun için Müslümanların Kur'an'ı temiz elle tutup başkasının da okumasını sağlamak üzere silinmeden teslim etmeleri gerekiyordu. Böylece kendilerinin tekrar okumaları da teminat altına alınıyordu. Buna rağmen Kur'an'ın abdestsiz tutulamayacağına dair ileri sürülen sözler zayıf kalmaktadır. Bu görüşte olanların dayandıkları ayet, Vakıa suresinde yer almaktadır. Bu ayeti kerimede üç bir geçen Kur'an ile Allah katında ve levh-ı mahfuzdaki Kur'an kastedilmektedir. Bu ifadedeki ancak mutahhar yani temizlenmiş olanlardan maksat meleklerdir. Katade, 31 Vakıa 56-79, diyor ki, Allah katında ona ancak melekler dokunabilir yoksa dünyada mecusiler, necis ve münafak olanlar da ona dokunabilir, 32 Hasan Basri ve Nihai'nin, Kur'an'ın abdestsiz tutulmasını ve ele alınmasını doğru bulmamalarını, sadece mekruh yani yakışıksız görmelerini bunun haram olduğunu ifade eden bir delilin bulunmadığı şeklinde yorumlamak doğrudur. Ayet-i Kerim'e geçen Kur'an-ı Kerim'den maksadın gökteki Kur'an olduğunu İbne Abbas, Mucahit, Ebu Nuhayyık, Said Bin Zübeyir ve diğerleri söylemektedir. 33 Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim'in öğrenilip hüküm ve prensiplerinin bilinmesini ve öğretilmesini teşvik etmiş, bunu yapan insanın en üstün ve hayırlı kişi olduğunu bildirmiş ve şöyle buyurmuştur. Sizin en iyiniz Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. 34 Sizinin faziletliğiniz Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. 35 Buhari Sariyani Kur'an okumanın ibadetlerin en faziletlisi olduğunu zikrediyorsa 36 daha hadis-i şerifte okumak kıraat geçmiyor, öğrenmek tallum geçiyor. Okumak ile ilmini yapmak, ilmini elde etmek farklıdır. Aynı şöyle bir soru sorup cevabını İbnü'l-Cevziden naklediyor. Kur'an öğrenmek Talulun, mi daha faziletlidir, yoksa fıkıh öğrenmek, Talum mi, İBN Cevze şöyle cevap vermiştir, insana gerekli olanı, 32 Cessas, Ahkamül Kur'an, C, 3, S, 46, 33 Ebu Cafer Tabari, Tefsir Taberi, C, 27, S, 205, 206, 34 Buhari, C, 6, S, 192, 1313-H, Mısır, tecid Sarih Tercümesi, CLL, 240. 35 Agye 36 bedr Bu Muhammed Mahmut Muhammed Mahmutayne, Umdetul Akari, Şerh Sahi-i Buhari, C, 9-S, 332, İstanbul. Hem Kur'an'dan hem fıkıhtan öğrenmek farzdır, ama her ikisini, bütününü öğrenmek sosyal bir görevdir, farz-ı kifayı. Yani toplumda bazılarının bilmesi halinde diğerlerine farz olmaz. 37 burada önce Hadis'in kullandığı ilim kelimesinin açıklamasını yapıp sonra İbn Cevzi'nin sözünü anlatacağız. Hz. Peygamber'in kullandığı ilim sözünden Kur'an'ın içerdiği mana ve ilimleri anlamak gerekir. Kuru kuruya manasını anlamadan okumanın söz konusu edilmediği anlaşılıyor. Buna göre ayet ve hadislerde Kur'an'a ilmi bir şekilde vakıf olmak, onu öğrenmek ve uygulamak kastedilmiştir. İBN Cevzi'nin sözüyle şuna açıklık geliyor. Kur'an'dan gerekli olan öğrenmenin her ferde farz sayılması şu anlama gelir, her insanın kendisine mahsus, heves ettiği mesleği veya meşgalesi bulunur. Herkes kendi meseyi ve meşgalesiyle ilgili olan Kur'an ayetlerindeki hüküm ve prensipleri bulmak ve öğrenmek zorundadır. Böylece Kur'an'a aykırı hareket etmemiş olur. Ancak bunun ikinci bir şıkkı daha vardır. Kişi kendi sahası ile ilgili ayetlerin ilmini yapacak, o ilmi başkasına öğretecek, bu suretle Kur'an'ın ilme yardımını sağlayacak ve ilimler ilerledikçe de Kur'an daha iyi anlaşılmış olacaktır. Şunu söylemek mümkündür, Kur'an'ın kendi amaçlarını gerçekleştirmek için işaret ettiği şeyler bugün değişik ilimlerin konusu olmaktadır. Bu tür ilimler, sadece ibadetlere ait değildir. Bunlar içine sosyal ve teknik ilimlerin yanında felsefi ve manevi ilimler de girer. Bunların herhangi, 37 Umdu A.G.'ye, birinde samimiyetle Allah'a inanmış olarak çalışan bir kimse, her an Allah'a ibadet etmektedir. Netice olarak heze, Peygamberin Kur'an okumanın ruhi adabına dair şu sözünü buraya alalım, gönülleriniz hoş ve salim bulundukça Kur'an okuyunuz, gönülleriniz dağılınca bırakıp kalkınız, 38, bu hadisi şerife, buhari şerh eden ani sebetli bir mana vermiştir, neşeli, gönlünü saf ve zihniniz açık ise Kur'an okuyun, yorgunluk ve usanç, Bıkkınlık duyarsanız, kalkın, okumayı bırakın. Kur'an kalbi huzur içinde olmayanın okumasından yüce bir kitaptır. 39 usanç ve yorgunluk halinde meşgaleli bir kalple okunduğu zaman manası anlaşılmaz ve okumanın faydası olmayınca sevabı da olmaz. Kur'an her durumda, abdestli, abdestsiz, cünüp ve hayızlı, ayakta, oturarak ve yan yatma halinde okunabilir bunu başka bir zaman açıklayacağız. 38 Umde C 9S 351. 39 Buhari Şerhi Umde Tulakari C 6S 97 Mısır 1312. Kalkınmada temel öyeler. Bir millet bütün yaşam alanlarında varlığını, şahsiyetini, saygınlığını ve sözünün geçerliliğini başkasına muhtaç olmadan ne ölçüde sağlayabiliyorsa o derece kalkınmış sayılır. Bir milletin müesseseleri az çok birbiriyle ilişkilidir ve bileşik kaplar gibi birbirlerini etkileyerek aynı düzeyde kalırlar. Bu müesseselerin içinde diğerleriyle en çok ilişkisi olan din müessesidir. Çünkü dinin konusu her yönüyle insandır. Din insanın ruhunu, zihnini eğitir, değerler sistemini kutsallaştırır ve böylece onun işlerini, hareketlerini yönlendirir. Bu sebeple, Kalkınmada rol oynayacak ve esas teşkil edecek birkaç unsurun başında dini ele alıp bu alanda yeni bir anlayışa gitmek gerektiğini vurgulayacağız. Kalkınmadaki öğeleri aşağıdaki şekilde ele almak mümkündür. Kalkınmayı gerçekleştirecek unsur insan olduğundan, insana en yüce değeri verilerek onun yapacağı iş de yüceltilmiş olur. Din, ilim, teknik, sanat... Felsefe, siyaset ve devlet gibi alanların hepsi, insan ve onun mutluluğu için olursa insan da onları kendisine yakışacak şekilde geliştirir. Felsefe, felsefeye önem verilmesi ve felsefi düşüncenin geliştirilmesi gerekir. Memleketimizde asırlardır filozofi yetişmemesi ciddi anlamda felsefe yapan hocaların bulunmamasındandır. Bunun iki temel sebebi olduğu düşünülebilir. Birincisi iki asırdır. Felsefenin dine karşı olducu ve dinin felsefeye düşman olması gerektiği, herkesin zihnine yerleştirilmiş bulunmaktadır. Bunun kaynağı taklitçiliktir. Çünkü felsefe düşünmeyi öğretir ve taklitçiliği yıkar. Taklitçilik herhangi bir kişinin sözünü, yanlışlığını veya doğruluğunu muhakeme etmeden kabul etmektir. Taklitçilik din anlayışında asalak olduğu halde yılan gibi zihinlere çöreklenmiş ve zihinleri zehirlemiştir. Bu tutum ve zihniyet din taklitçilerini felsefeye ve din felsefesi sayılan kelama, teoloji, düşman etmiştir. Felsefe olmadığından, hiçbir yeni fikir ve ihtimaliyat düşünceleri üretilmemiştir. İkincisi ise taklitçiliktir. Bu aynı zamanda siyaset ve idare adamlarının da işine geldiği için felsefe düşmanlığını, zihniyet ve tutum olarak bu kesimde benimsemiştir. İdarecilerin işlerini istedikleri gibi yürütmekte serbest olmalarını ve itiraza tahammül edememelerini, memlekette felsefi düşüncenin hakim olmamasıyla açıklamak mümkündür. Konuştukları ile yaptıklarının birbirine zıt düşmesi başarısızlığın sebebi olmaktadır. İlim adamlarını, bile, kendi fikirlerine uygun fikirler beyan etmeye özendirmektedirler. Çünkü kendilerine ters bir fikirleri süreni bir daha kapılarından içeri sokmamaktadırlar. dünyacılar da, manevi kesimde, maddi kesimde felsefeye ve dolayısıyla düşünceye düşman olunca dinde olmaz, özellikle İslam dini kesinlikle olmaz, hele demokrasi hiç olmaz. Filozofu olmayan millet medeniyet kuramayacağı gibi filozofu olmayan dinde medeniyet dine olamaz. Felsefe olmazsa demokrasi kavgaya dönüşür, kavgada üstün gelen diktatör olur, demokrasiyi kavga olmaktan çıkarmak için felsefe yapmak gerekir, felsefe okumakla felsefe yapmak ayrı ayrı şeylerdir, felsefeyi geliştirip yerleştirmek felsefi eserleri okuyup anlamak ve yorumlamakla başlar, bunun ilk adımı, Felsefe eserlerinin süratle tercüme edilmesi ve üniversitelerde felsefe bölümlerine hürriyet ve daha çok maddi imkan sağlanmasıdır. Felsefe düşünme sanatıdır. İslam düşünmeyi en büyük ibadet sayar. Başkasının sözünü söylemek, tekrarlamak, ilim sayılmadığı gibi felsefe hiç değildir. Felsefe sorgulama ile başlar. Bir millete ilmi metot ve felsefi tavır kazandırabilmek için şartsız, Önyargısız, tam hürriyetle, peşin fikirli ve inançlı, ideolojist olmadan ilim için ilim yapmak, fikir üretmek üzere o felsefe yapmak lazımdır. Bizim koyduğumuz formüle göre felsefe, kelam, mantık, FKM, temel ilimler olarak okutulmalıdır. Memleketimizde filozof yetişememesinin bir sebebi de felsefecilerin kelam ve kelamcıların da felsefe, bilmemesidir. FKM formülümüzü Batı uyguladığı için, orada filozof yetişebiliyor, felsefe alternatif fikir üretir, felsefenin amacı aslında ilim sağlamaktır, bunun için diğer bilgi türlerini tartışır, hesaba çeker, sorgular, bu alanlardan gelen bilgilerin güvenilir olmaları için felsefi yöntemden geçmeleri gerekir, ancak, doğruluklarına karar verilmiş olanlar, bilgi statüsünü alır, 1. Kelam, teolog ise, felsefeden sonra gelir ve felsefeyi sorgular. Felsefe nasıl bilgi türlerini sorgularsa, kelam da felsefeyi sorgular ve ortaya sürdüğü fikirleri tartışır. Ancak bu işlevinde kelam da peşin hüküm ve fikirlerle hareket etmemeli, mutlak gerçece ve hakikate varmak için, felsefe yapmak için kelam yapmalıdır. O zaman mutlak gerçeğe ulaştığını savunabilir. Mantık ise fikirler, düşünceler, ilkeler, öncüler arasındaki ilişkiyi kurar, değerlendirir ve derecelendirir. Aralarında tutarlılığı ve mantıklılığı sağlar, onları çelişkiden kurtarır. Din Hürriyeti İslam'da din hürriyeti ilkelerin ilkesidir. Yalnız ilk üç asırdan sonraki Müslümanlar, bu ilkeyi Müslüman olmadan önce bütün insanlara tanıdıkları halde, Müslüman olduktan sonra Müslümanlara din hürriyeti ve hatta fikir hürriyeti tanımadılar ve bugün de tanımamakta direnmektedirler. Her grupçu, bir profesör, doktor, İhsan Turgut, felsefenin temel sorunları, 1, 2, 3, İzmir, 1991. Mezhepçi kendi fikrini tekrar etme hürriyetini başkasına tanır ki, bu düşünce düşmanlığından başka bir şey değildir. Kur'an'ın din ve düşünce hürriyetini bütün insanlara olduğu gibi Müslümanlara da tanıdığı ve Müslümanları bu nimetlerden mahrum bırakmadığı açıkça görülür. Din hürriyetinin anlamı yalnız dinin hükümlerini yapma, icra etmeyi değil yapmamayı hürriyetini de içerir. Din ve düşünce hürriyeti en çok idareci ve siyasetçiyi ilgilendirir ve onu rahatsız eder. Siyasetçi halkı kolay idare edebilmek ve manevi baskı altına alabilmek için din bilginleriyle anlaşmış gibi, onların da hoşuna gidecek, din otoritesi olmalarını ve sözlerine karşı yapılacak itirazı yasaklama cihetine kolayca gidebilmenin ancak taklitçilikle mümkün olacağına her iki tarafta kane olmuş durumda görülmektedirler. Bu suretle, her iki grup kendilerinden daha yüksek tarihi otoritelere dayanarak, sanki onlara itiraz edilemezmiş gibi, kendilerini itiraz edilmez konumuna yükseltmektedirler. İşte İslam dünyasında, din ve düşünce hürriyetinin sağlanması ile hem din anlayışı, hem ilim hem de felsefe ilerleyerek fikir üretimi dönemine girilecek, Müslümanlar dünya milletleri içinde en şerefli mevkide olabileceklerdir. Çünkü, ilim hürriyeti, mutlak din hürriyetinden doğar. İslam dini, ilim yapmaya sadece izin vermez, aynı zamanda onu Allah'a inanmaktan daha önemli bir farz kabul eder ve Allah inancını düşünmeye ve ilme dayandırır. Bunun için, yalnız İslam dini bütün insanlara dini düşünce hürriyetini şartsız olarak tanımış, uygulamasını yapmış ve hiçbir milleti Müslüman olmadığı için katliama tabi tutmamıştır. Batı medeniyeti din hürriyeti konusunda henüz bu seviyeye gelmemiştir. Dünya milletlerinin ve bizim esenliğimiz için Kur'an'ın insanlara tanıdığı hürriyeti dünya milletlerine anlatacak kelamcılar, teologs, ve filozoflar yetiştirmeye önem verilmelidir. İslam dinine karışmış ve sokulmuş urafeleri, insan haklarını zedeleyen fikir ve hükümleri Kur'an'ı akıllıca başvurarak kaldırmak, silip süpürmek mümkün görülmektedir. Kur'an yalan, yanlış, mitoloji, mucize ve keramet hikayeleri Müslümanları düşünmekten alıkoyan en önemli unsurlardır. Bunların Allah'ın kainat kanunlarına, doğa ve sosyal kanunlarına, teklifi şeriat aykırı oldukları anlatılmaya muhtaçtır. Dilvedin, bir toplumun şahsiyet kazanıp milletleşebilmesini iki temele dayandırmak mümkündür. Dilvedin, değil Tarih boyunca Türkler bütün ilimleri Arapça okumuş ve okutmuşlardı. Bunun için Türkçe, bir ilim ve felsefe dili olamamıştı. İki asır önce modern ilimler Türkçeye çevrilmeye başlanınca öncelikle Arapça ilim terimleri kullanıldı. Daha sonra Cumhuriyet devrinde bu Arapça terimler Türkçeleştirilmeye çalışıldı. Şimdi de batı dillerinin terimleri Türkçe'yi istila etmekte, gittikçe orta ve yüksek öğretim Türkçe'nin dışına kaydırılmaya çalışılmakta ve bu suretle millet, kendi diline yabancılaştırılmaktadır. Herkesin ana dilini ihmal edip yabancı dil öğrenmesine gerek yoktur, kaldı ki bu mümkün de değildir. Bir millet ancak kendi dilinde medeniyet kurabilir. Yabancı dil bilmenin gerekliliği ayrıdır. Ancak millette yabancı dil özentisi yaratmanın milletçilikle ve millet olmakla bağlaşır bir yanı da yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden biri de Türkçedir. Yabancı dil bilmediği için karısını boşayan, çoluk çocuk sahibi bir profesörden millete ne hayır gelir. Kendi dilini iyi bilen, kendi dilinde dünya çapında ilim ve felsefeye yapabilecek ilim adamlarının idareci ve siyasilerin dili geliştirmeleri, milleti yetiştirmeleri, şahsiyet sahibi yapmaları, vatan borcu ve vatanperverlik olarak kabul edilmelidir. Böyle olmayanı millete ihanetle suçlamak yerinde olur. Din. Memleketimizde resmi din kurumu Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Bu kurumun ve başka dini grupların temsil ettiği din, fukahının ve diğer alimlerin ortaçağın kültür ve ilim seviyesine, sosyal ve siyasi hayatın şartlarına göre anladığı din uygulamasıdır. 12 asır önce yapılan bu dini yorumlar çağımıza ters düşmektedir. Şimdi Müslümanlar iki büyük soran arasına sıkışıp kalmaktadırlar. Bu sorunlardan biri geleneksel olan bu din anlayışı, diğeri de günümüzün ilim, düşünce ve hayat düzeyidir. İkisini uzlaştırmaktan uzak olmaları bir yana, uzlaştırma niyet ve emelleri de yoktur. Bu geleneksel din anlayışı ile Kur'an'ın getirdiği din arasında fark vardır. Kur'an'ın getirdiği din, günümüzün ilim, düşünce, ekonomik ve sosyal şartlarına göre anlaşılabilecek genel esasları içermektedir. Kur'an'a dayanarak İslamiyet'e getirilecek yeni bir din anlayışı, insanların dini hayatıyla, sosyal ve siyasi hayatları arasındaki çatışmayı ve çelişkiyi kaldıracak. Bu refeleri, ilim ve akıl dışı inançları Kur'an'a dayanarak çürütecek, Müslümanların güçlerini, birbirlerinin aleyhine değil, lehlerine, yardımlaşmaya, ilerlemeye ve yükselmeye çevirecektir. Din öğretimi ve eğitimi Türkçe yapılacağı için dinin anlamı insanların şuuruna yerleşecek, Böylece insanlar dini kendi içlerinde duyabilecek ve Türkçe'de yaygınlaşacak, gelişecek, ilim ve felsefe dili olabilecektir. Din yalnızca basit bir namaz bilgisinden ibaret değil insanı her yönden kapsayan bir kültür, sanat, felsefe, ahlak bilimleri ile siyasi, idari davranış öğretileri ve manevi değerler bütünüdür. Düşünce hürriyeti, Türkiye'de tek tip ve tek düze bir düşünce bulunmaktadır. Sağ ve sol, bütün fraksiyonlarıyla, birimleriyle aynı şeyi aynı biçimde düşünüyor. Ancak biri sağından, diğeri de solundan bakıyor. Aynı düşüncenin doğruluğuna inanarak, bizce yanlışlığı ortadayken, biri onun aleyhinde öbürü lehinde, aynı sütun etrafında köşe kapmaca oynuyorlar. Bundan dolayı yanlış bir fikri, tutum ve davranışı düzeltme imkanı olmuyor. Her biri, grupları ile birlikte aynı. Yanlış fikri benimseyip hayatlarını ve geleceklerini o yanlış fikir üzerine kurdukları için biri çıkıp o yanlışı düzeltmeye kalktığı zaman, her iki grupta karşı çıkıyor. Her iki taraf da, kendi sütunu, tutunducu yalancı direkt yıkılacak diye korkuyor. Onun için, Türkiye'de ne tüccarın, ne diyanetin, ne siyasetin ve idarenin, ne iktisadın, ne ahlakın ne de üniversitelerin ıslahı asırlardan beri gerçekleşmemiştir. Çünkü alternatif fikir üretmek dinen haram, kanunen yasak, siyaseten vatan hainliği, idarece isyan sayılmaktadır. Böyle bir memleket bundan başka nasıl olabilir? Bu, bütün İslam memleketlerinin içinde bulundukları çıkmazdır. Aslında düşünce hürriyeti tam anlamıyla işlerse, kendi kendini kontrol eder. Fikir hürriyeti en azından kendi içinde tutarlı ve mantıklı olmak zorundadır. Fikir hürriyetinin düsturu ve ölçüsü kendi içinde mevcuttur. Çünkü, düşünce ve fikir üretmek gelişi güzel, orada adam, pazar satıcısı gibi konuşmak ve yazmak değildir. Bundan korkmaya gerek yoktur. Ancak, Toplumda bazı sorunları ve olumsuzlukları istismar ederek aşırı yıkıcı olanların demokrasiye ve fikir hürriyetine fiili zarar vermelerini önleyecek tedbir alınmalıdır. Din öğretimi layık öğretim, günümüzde konfeksiyonculuk öyle ilerledi ki, batıda dikilen bir elbise Türkiye'de siparişle dikilen bir elbiseden daha iyi ve güzel bir şekilde bedene uyuyabiliyor. Leikliği batı icat etti, ama asırlar geçtici halde hala kendine uyduramadı. Batının kendine, uyduramadığı leikliği biz kendimize nasıl uydurabilirdik? Usta terzilere verilmiş olsaydı, belki onlar layıkliği bir dereceye kadar bize uydurabilirlerdi. Hristiyanlığın layıkliğe uygun olduğu, İslamiyetin ise uygun olmadığı iddiasına her inanmaktadır. Öyleyse papanın bir dünya devleti başkanı olarak Türkiye'ye siyasi bir elçi göndermesinin anlamı ve manayı münifi ne olabilir? Bir papaza da söylediğim gibi, laikliği Hristiyanlığa uyarlamak çok zor ve imkansız gibidir, ama laikliği İslam'a göre formüle etmek mümkündür. İslam'da din adamı, ruhbanlık, yoktur, din görevlisi vardır. Bu, toplumda bir görev taksimidir. İslam'da din görevlileri, dinin emirlerini yerine getirmede Müslümanlara yardımcı olurlar. Aslında laik demek, din adamı olmayan demektir. Bizde laiklik konuşulmaya başladığından beri laikliğin ne olduğu kanunda ve uygulamada açıklık kazanamadı. Laikçiler ve dinciler böyle bir deneyim yapmanın yüzde yüz peşin fikirlikle aleyhindedirler. Her iki taraf samimiyetle böyle bir deneyime girişirse ne güzel bir formüle ulaşacaklarını ben müjdelemek istiyorum. Arapça bir tabir vardır, Ladinelil ilmuluk." kralların, padişahların dini yoktur. Bu söz, krallar ve padişahların fert ve insan olarak dinsiz oldukları anlamına gelmez. Bu söz, kral ve padişahlar idare ettikleri insanlara dinlerine göre muamele etmezler, demektir. Bu ilk kez İslam'ın siyasetçisi, idarecisi ve din adamı tarafından 14 asırdır uygulana gelmiştir. Ama bugün Hristiyan din adamları ve krallarının dinlerinden dolayı Müslümanlara yaptıkları işkence ve zulüm gözleri kör ve kulakları sağır edecek kadar canavaca değil midir? İslam literatüründe ve kültüründe din ve dünya ile din ve dünya işleri ayrımı yapılmıştır. Ama bu yanlıştır. Her iş dünyada yapılır. Zaman ve mekan bakımından bu dünya işidir. Bu dünyada yapılan her işin ahirette karşılığı vardır. Bu da dinin dünya işlerine getirdiği yaptırım müeyyidelerinden biridir. Burada din ve dünya işi şeklinde bir ayrım yoktur. Mesela namazın, hasta muayene etmek dünya işidir, demek tamamen yanlıştır. Yine göre namaz kılmak günah ve laboratuvarda deney yapmak ibadet sayılabilir. Bu, insanın niyetine bağlıdır. Ancak her iş, bir mesleğe ve bilgi türüne aittir. O bilgiyi bilen, o işi en iyi yapan bir kimse iyi Müslüman olur. Bu bilgi türleri, meslekler, sanatlar ayrı ayrıdır. Namaz kılmak insanı dürüstlüğe, meslecini en iyi şekilde yapmaya, herkese adil davranmaya sevk etmiyorsa, o namazda hayır yoktur. Bu şekilde namaz kılmakla insanları aldatmasın ve insanlar da namaz kılana aldanmasın. Namaz üzerinde çok iyi değerlendirme yapmak gerekir. Çünkü namaz, dinin en çok görünen şekli olduğu için iki büyük yanlış yapılmaktadır. Bu yanlışlardan biri, dinin namazdan ibaret sanılması, diğeri de namazın aldatıcı, yanıltıcı olmasıdır. Oysa, namazın, dinin yaklaşık 80 emrinden sadece bir tanesi olduğu bilinerek, Namaz kılanın geri kalan 79 emri yerine getirip getirmediği sorgulanabilir. Böylece namaz kılan doğru yola getirilebilir. Din denilen kurum insanlık tarihi kadar eskidir. Din önce insanın zihnini, sonra işini yönlendirmeye çalışır. Konusu insandır. İnsan, insan olmaya başladığı ana karnındaki kıpırdamasından ölüp mezara konuluncaya kadar dinin konusunu teşkil eder. Din İnsana kainatın varlık kaynağı vacibül vücuda, yani en yüce hayır olan Allah'a bağlanmayı ve sonra işlerini en iyi ve güzel şekilde nasıl yöneteceğini öğretir. Bu din bilgisi, diğer bilgilerin karşıtı bir bilgi türü ve bir meslek değil, aksine onlarla iç içe, onlarla beraber yoğrulan, onlardan en çok yararlanan, onların öğelerini kendi öğelerine katan, onlara ruh ve aşk veren, insanın her an karşı karşıya kalacağı, hayat boyu kullanacağı bir bilgi ve kültürdür. Bunları Kur'an açısından böyle anlamak mümkündür ve doğrudur. Dinin, insanın ilim, sanat, düşünme ve ahlak gibi bütün hareket ve işlerine sürekli dinamizm veren, en iyiye yönelik yaptırım ve teşvik gücü olduğu unutmamalı ve ondan yararlanılmalıdır. İşte, İmam Hatip liselerinin ve okullarının programlarını iki ayrı kesimin programı olarak değil, onları birbirine yakınlaştırarak bütünleştiren bir yapı olarak ele almalıdır ki, millette bir kültür birliği ve şahsiyet düzeyi oluşsun. Burada şu hususlarım göz önünde bulundurulmaları gerektiğine inanıyorum. Orta öğretimde iki türlü tedrisat yapılması hem de hem de millet açısından hiç açıcı bir düzeyde yürümemesi neticesinde devletin her sektöründe imam ve okullu grup çatışmaya başlamış durumdadır. Bunun yakın zamanda nereye varacağını, diyanet işlerinin, ilahiyat fakültelerinin, siyasilerin, parti liderlerinin, Milletin kültür ve manevi birliğini dikkate alan herkesin düşünmesi ve bir çözüme gitmeleri hem dini hem de milli bir görevdir. Doğrusu, din öğretimi ve layık öğretim ayrımı yanlıştır. Öğretim, tek bir zihni işlemdir. Bu zihni işlem, hangi maddeye ve konuya ait ise, onun adını alabilir. Fizik, kimya, hukuk, biyoloji, matematik, tarih, felsefe, edebiyat psikoloji, sosyoloji, siyaset, teoloji, ahlak, psikiyatri gibi, bunların hepsi insanoğlunun yaptıcı ilimlerdir. İnsanın her yaptığından Allah katında da sorumlu olması, bunların manevi ve dini yönünü teşkil eder. Din, bu ilimlerin iyi niyetle ve en iyi şekilde yapılarak gerçeğe ulaşılmasını ödüllendirir ve özendirir. Önceden tayin edilen değil, Çalışılarak ve düşünülerek varılan gerçeği kabul ve tercih eder. Tespitimize göre İmam tip okullarının açılması ve çoğalmasının iki temel sebebi vardır. Bu sebeplerden biri dinidir. Orada çocuklara daha çok dini öğretim ve eğitim verildiği için Müslüman halk sevap kazanmak için bu okullara ve öğrencilere yardımı esirgemiyor. İkinci sebep iktisadidir. Başka okula gönderme imkanı bulamayan anne babalar çocuklarını bu okullara gönderiyorlar. Hem çocuklarına iyi bir dini eğitim verilmesini garanti ediyor, hem de mali yönden fazla sıkıntı altına girmiyorlar. Memleketimizde gündemde tutulan, her fırsatta dile getirilen ve estirilen hava şeriat ve laiklik düşmanlığıdır. Bu iki kavramı zıt ve çelişik gibi karşı karşıya getirmek isteyen, bundan yarar sağlayanlardır. Bunlar, bu iki düşüncenin taraftarlarını birbirlerinin aleyhine kışkırtmak suretiyle toplumsal huzuru bozarak kendi çıkarlarını korumak niyetindedirler. Bu iki düşüncenin taraftarları, milletleşme ve vatanperver olmakta samimi iseler, en büyük eksikleri, bu kavramların anlam ve uygulamalarını, ilmi metodla inceleyip açıklamaksızın slogan olarak ortaya koymalarıdır. Bu sebeple aralarında iletişim oluşmadığı olmadığı gibi mevcut sorunlar devam edip gitmektedir. Zira bir takım kimseler düşmanlar bunun böyle olmasını arzu etmektedirler. Şeriat din olarak algılanır ve laikliğe zıt bir konuma yerleştirilirse dini kabul eden laikliği kabul edemez. Çünkü iki zıt bir arada bulunmaz. Laiklik şeriat ise selaik olan da dini kabul edemez. Aksi takdirde iki zıt şeyi birleştirmiş olur ki, akale selim bunu çelişik görür ve saçma bulur. Hem laik, hem dindar veya hem dindar, hem laik olabilmek için şeriatın din olup olmadığını, şeriat, din ve laikliğin ne olduğunu ve laikliğin dinle nerede uyuştuğunu veya uyuşmadığını anlatmak gerekir. Bunu yapmak için fikir hürriyetine ve fikir üretmeye izin vermek şarttır. Serbestçe fikir üretme ortamı oluşunca o kadar bu iki kavramın anlaşılamamasının doğurduğu kargaşa devam eder gider. Bu kargaşanın sorumlusu da halka düşünce ve tartışma hürriyeti vermeyen kurum ve kimse olur. Okullarda din kültürü derslerini de geliştirerek ders programları gençlere hayatları boyunca muhtaç olacakları din bilgisini vermek üzere yeniden ele alınmalıdır. Bu iki bakımdan faydalı olabilir. Birincisi, imam hatiplilerle aralarındaki din kültürü farkı azalır, din kültüründe gençlik ortak bir düzlemde birleşir ve birbirleriyle diyalog kurabilir, kaynaşır. Böylece dini kültür farklılığının doğurduğu düşmanlık ortadan kalkar. İkinci olarak da ders programlarındaki bu değişiklik din eğitimi almak için imam hatip okullarına gidenlerin diğer okullara gitmesine sebep olur. Okullarda din derslerinin zorunlu olması tevhid-ı tedrisat kanununun gereğidir ve kanunun amacına uygundur. Halkın din kültürüne önem vermesinin iki önemli sebebi bulunmaktadır. Biri, dini açıdan sevap kazanmaktır. Diğeri hayatını dinle göre yaşamasına, dini görevlerini yerine getirmesine yardım edecek. En azından engel olmayacak ve hayatın tüm alanlarında kendisine karşı hoşgörüyle yaklaşacak idareci insanların yetişmesini sağlamaktır. Din dersleri ilkokul birinci sınıfta başlatılmalıdır. Ortaokul ve lisede din kültüründen ayrı olarak bir saat Kur'an tercümesi, anlamı dersi konmalıdır. Bu derse aşırı sağ ve aşırı sol fraksiyonlar karşı çıkabilir. Bir taraf din elden gidiyor ve diğer taraf laiklik elden gidiyor. Diyebilir. Doğrusu, birbirlerinin simetriyi ve varlık sebebi olan bu iki aşırı yanlar yanlış yoldadır. Bu ders, Kur'an'ın geniş ve genel ilkelerinden istifade edilmesine, fikir alışverişine, düşünmeye önem verilmesine, gençlere ana kaynaktan din kültürü öğretilmesine ağırlık vereceği için yeni nesillerin hurafelere kapılmadan kişiliklerini kazanmalarına. Yardımcı olacak ve aynı zamanda Türkçelerini de geliştirecektir. Kur'an kursları konusu da memleketin çözülmesi gereken bir diğer sorunudur. Yüz binlerce çocuk ve delikanlı gençlerin buralarda 3-4 sene geçirerek Kur'an'ı ezberlemelerinin ve papağan gibi okumalarının dinene faydası olduğu üzerinde düşünmenin zamanı gelip geçmiştir. Bir çocuk ilkokuldan sonra 3 senesini burada harcayıp hafız olduktan sonra ne yapacaktır? İçlerinde namaz kılmasını bilmeyenler bile bulunan bu gençlerin manevi bunalım içinde oldukları hiçe sabah katılmıyor. Halk sevap almak için bu kurslara para veriyor, ama sevap kazanıp kazanmadığını bilmiyor. Çünkü işin doğrusu halka da anlatılmıyor. tevhid Tedrisat kanununa göre bu kursların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanma zorunluluğu bulunuyor. Bu, şöyle gerçekleşebilir. Bir Milli Eğitim Bakanlığında Din Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Kur'an Kursları Müdürlüğü kurulur. İki müdür olarak doktora sahibi kuvvetli bir hafız tayin edilir. Müfettişler de İlahiyat Fakültesi mezunları ve iyi hafızlar arasından tayin edilir. Bunlar Kur'an hocalarına manevi otorite sağladıkları gibi halkın güvenine de sahip olurlar. Kur'an hocalarının pek çoğu hafız değildir. 3 Kur'an kurslarının statüleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı programa göre tayin edilebileceği gibi, böylece imam hatip okullarına hazırlık durumuna da getirilebilirler. Halktan gelen bazı itirazlar son bulur, halk da memnun olur, siyasiler de zarar etmez, millet de çok şey kazanır. Dört Diyanet işlerinin tüzüklerine göre imam ve müezzinlerin halktan isteyenlere Kur'an okutabileceklerine dair genelgesi bulunmaktadır. Halktan, gençlerden Kur'an okumak isteyen, imam ve müezzinlerden ders almakta serbesttir ve bunun için hiçbir kayıt ve şartta bulunmamaktadır. İslam, demokrasi, uluslararası bir İslam kongresinde bir Müslüman profesör şu isimle bir tebliğ sunmuştu. Fakihlerin dini bu tebliğde şunu anlattı, Müslümanların din diye uyduklara hükümler fakihlerin sözleri, anlayışları ve içtihatları olup Kur'an'ın anlattığı dinden farklıdır. Çünkü Müslümanların 12 asırdır uygulaya geldikleri bu hükümler fakihlerin din anlayışları, yani içtihatları ve fıkıhlarıdır. O zamanki anlayış, sonraları değişmesi gerektiği halde hala 12 asır boyunca sürdürülmüş, Böylece önceki anlayışlara, fıkıh Allah'ın sözü gibi, din diye sarılmak Müslüman beyinleri dondurmuş ve geri bırakmıştır. Bu fıkıh şeriat, din, olarak kabul etmek, İslam toplumlarında resmi ve gayri resmi dini kurumların ve cemaatlerin yanlış anlayışıdır. İslam toplumlarında gayri resmi dini grupların, devlette resmi görevli din alimlerini, resmi din savunucuları olarak suçlamaları yanlıştır. Çünkü kendi din anlayışları, resmi din adamının anlayışından farklı değildir. Aynı hocalardan, aynı kitapları okuyorlar. Eğer yeni anlayışları ve yorumları varsa, ortaya koysunlar da herkes istifade etsin. Ben isterdim ki resmi din adamının anlayışından farklı bir din anlayışı ortaya koysunlar, kolay uygulama imkanı bulunsun ve Müslümanlar da yararlansın. Ancak onlar... Ayrımcılıktan başka ne yapıyorlar? Müslümanların ilerleyebilmeleri için bu geleneksel din anlayışından kurtulmaları gerekir. Bu ise ancak, Kur'an'a dönüp onu çağ hem uygun hem yön verecek bir şekilde yorumlayarak yeni bir din anlayışı geliştirmekle mümkün olabilir. Fakihlerin dininde, yani fıkıhta demokrasi yoktur, fikir hürriyeti yoktur, Müslüman'a din hürriyeti yoktur ve yanlış bir ilafet anlayışı vardır. Sultanlık, diktatörlük, totaliter bir din ve idare anlayışı vardır. Resmi, gayri resmi dini grupların ve dincilerin din dedikleri, fakihlerin fıkha olan bu anlayıştır. Bu geleneksel din anlayışından farklı yeni bir din anlayışı geliştirilmedikçe ve ona karşı çıkılmadıkça Müslümanların ilerlemesini mümkün görmeyen alimler, seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin dışında karşılaştığım böyle İslam alimleri, yeni bir İslam anlayışının doğmasını Türkiye'den bekliyorlar. Devletin ve hükümetlerin bu alimlerin beklentilerine cevap vermek için, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilahiyat Fakültelerinin ıslah edilip geliştirilmelerine önem vermeleri, dini olmaktan önce milli bir görevdir. Kur'an'ın dini ifadesi kapalı olduğundan açıklanmaya muhtaçtır onun felsefesini ve yorumunu yapmak derin ve uzun bir konudur. Kısaca ifade, etmek gerekirse, Kur'an'ın iki türlü emirleri vardır, birinci tür emirler, statik, değişmez, eski alimlerin deyimiyle ibadet-ı mersume yani şekli, biçimi, zaman ve yeri belirtilmiş ibadetlerdir. Bunlar namaz, oruç ve hacdan ibarettir. Ayrıca, Kur'an'ın genel ilkeleri ve kuralları vardır, Bunlar ikinci tür emirlerdir. Bunların şekli, yeri ve zamanı bildirilmemiş. Zaman, mekan ve uygulanışları insanlara bırakılmıştır. Hz. Muhammed bunlara dair muamelesinde ve sözlerinde örnektir. O bulunduğu toplumun hayat şartları ve kültür düzeyinde bir uygulama örneği vermiştir. Ona benzer örnekler üretilebilir ve seçenekler ortaya konup uygulanabilir. Tarihte ihtiyaç duyulan hususlarda bu tür alternatifler geliştirilmiştir. Şimdi de buna çok ihtiyaç duyulmaktadır. Biz bunu şöyle anlatmak istiyoruz. Allah insana iki şeriat, yani iki hüküm kaynağı vermiştir. Bunlardan biri sözlü şeriat, vahiy, diğeri de manevi, sözsüz şeriat olan akıldır. Buna göre Kur'an iki şeriat kaynağı getiriyor, vahiy, Kur'an, arta akıl, içtihat. Bu noktadan bakılınca aklın verdiği hüküm dedin ve şeriat sayılır. Kur'an'ın getirdiği dine bu iki açıdan mahi ve akıl yaklaşınca dini açıdan çözülemeyecek hiçbir sorunun kalmayacağı kendiliğinden ortaya çıkar. Müslüman toplumlar böyle bir yaklaşıma muhtaçtır. Aslında ilk üç asırda böyle bir yaklaşım gerçekleştirilmiştir. Şimdi bu yaklaşım yeniden gündeme gelmelidir. Dinci gruplar, resmi ve gayri resmi, Kur'an'a gidemiyor. Çünkü Kur'an kendilerinde vehmettikleri, dini otoriteyi onlara vermiyor. Kur'an'da demokrasi kelimesi geçmiyor ancak şura sure kelimesi kullanılıyor. Bu danışma, müşavere, herkesin fikrini serbestçe ifade etmesi anlamına gelir ve çoğunluk esasına dayanır. HZ, Peygamber Uhud Savaşı'nda çoğunluğa uydu. HZ, Ömer Irak arazisini halka bırakma hususunda çoğunluğun oyunu almak zorunda kaldı, ancak daha sonra Muaviye saltanatı getirdi ve İslam'ın devlet idare rejimi 14 asır dumura uğradı, felsefesi ve nazariyesi tam hürriyetle yapılamadı. Şimdi, İslam toplumları bunun sıkıntısını çekmektedir, İslam'da hilafet diye kutsal bir kavram yoktur, HZ, Ebu Bekir'e halife denmesi, HZ peygamberden sonra devletin reisi olmasındandır. Burada halife sözlük anlamımdadır. Heze, peygamberden sonra geldiği için halife denmiştir. Dini bir otoritesi yoktur veya dini bakımdan Heze, peygamberin yerine gelmiş değildir. Yalnız idare ve siyasi otoritesi vardır, bu da şartlıdır. Bunun kutsal ve dini bir manası olmadığı için Heze, Ömer halife ummanını almayı reddetmiştir. Sonraları sultanlar, otorite sahipleri papalık makamında olduğu gibi kendilerine kutsallık vermek için halifeliği icat ederek bunu tekrar gündeme getirdiler. Kur'an'da Allah'ın son oğlunu kendine halife olarak yarattığını söylerken bundan tüm insanları kastetmektedir. Yoksa insanları idare edecek bir şahsı kastetmemiştir. Bir insan ne kadar alim ise Allah'ın hilafetinde o kadar hissesi vardır. O halde Allah'ın hilafetinden daha çok hisseye sahip olmak isteyen, ilim yapmalı ve daha alim olmalıdır. Ancak, başkasının yaptığı ilmi, okumak ilim yapmak değildir. Bu sebeple okumakla alim olunmaz, ancak malumat sahibi olunur. İslam ve demokrasi üzerinde fazlasıyla durmak, İslam'da devlet başkanı ve diğer idarecilerin nasıl seçileceği hususunda hukuki bir sistem geliştirmek elzemdir. İslam'da devlet başkanının, halifenin, alimlerde dahil, dini otoritesi yoktur. İdari ve siyasi otoritesi vardır. İslam toplumları, gelişmiş milletlerde olduğu gibi teknik ilimlerde değil, sosyal ilimlerde fikir üretmekle kalkınabileceklerdir. Kalkınmayı üstlenen hükümetlere ve kurumlara düşen görev, vatandaşları, özellikle öğrencileri felsefeye ve hür düşünmeye özendirmeleri, Buna imkan hazırlamalarıdır. Maddi silahlardan daha kuvvetli silah budur. Sonuç, milletin geleceğine ait kalkınmanın temel taşlarını oluşturan bu ve benzeri işler, partilerin, özellikle liderlerin yapabileceği, yapmaları gereken işlerden ve görevlerden sayılır. Bu hususta devlete en büyük desteği, halkada manevi ve ruhi disiplin içinde dinamizm verebilecek, onu yönlendirebilecek en önemli müessese Diyanet İşleri Başkanı'dır. Ancak geleneksel din anlayışının etkisinde olan şimdiki zihniyet ve din anlayışı ile bunların gelişmesini sağlamak mümkün görünmemektedir. Diyanette yenilenme zihniyetinin yolunu açabilmek için, akademik bir ilim heyetince yapılacak imtihan neticesinde teşkilatta çalışanlar arasından yetenekli gençlerin militanlık ve grupçuluk yapılmadan, Seçilecek yetiştirilmesi en kısa ve pratik yoldur. Memleketin kalkınmasında Diyanet işlerini mutlaka devreye sokmak lazımdır. Özellikle milletin bütünleşmesinde samimiyette ve Allah rızası için çalışması halinde inançları ve gönülleri birleştirmede Diyanet en büyük rolü oynayabilecek mevkidedir. Şüphesiz, bu süreçte ilim, metot ve strateji yükünü aklı başında, Kur'an'ın felsefesini, dini ve dünyayı anlayarak yapan ilahiyatçılar çekecektir. Bu gibi kelam alimlerini, teologları, filozofları yetiştirmek en çıkar yoldur. Partilerin ve üst düzey yöneticilerin, Kur'an'ın getirdiği gerçek İslam dinine yönelik olumlu girişimlerde bulunmaları veya en azından din söz konusu olduğunda gerçek İslam'a yönelik davranışlar sergilemeleri ve onları desteklemeleri hem kendi dindar mensuplarını, hem de milleti sevindirecektir. Böylece millette onları bağrına basabilecektir. Bir milletin dinine, tarihine, geleneklerine hürmet etmeden ve bu yolda davranışlar sergilemeden o milleti idare etmek mümkün değildir. Ancak zulümle bir süre baskı altında tutma imkanı olabilir. Müslümanların İslamca batıl din sahibi Hintlileri asırlarca idare etmelerinin sırrı İslam'ın adaletinde aranmalıdır. Bu da din, can, mal, ırz, düşünce Akletme, ve mekan güvencesine dayanır. Kur'an'ın bize geri bıraktığını ilk söyleyen, ı Mahmut döneminde İngilizlerin İstanbul sefiri olan Stratford Canning idi. Demek ki şimdi böyle söyleyenler, onun borazanlığını yapıyorlar. Kur'an'ı inceleyip anladıktan sonra böyle bir fikri savunsa, tartışmaya değer. Ama bu gibi kimselerin, inandıklarının gerçek olduğunu kabul ediyorlarsa, münafıklık yapmayıp doğrudan ve açıkça savaşmaları vatani bir görevdir. Millete düşman olan, onun ilerlemesini ve saadetini köstekleyen bir dinene gerek var. Bilmeden söylüyorlarsa, gerçek ilmi araştırmaya önem ve imkan versinler. Dinin ne olduğu, ne olmadığı tarafsız ve Kur'an'a göre ortaya konsun. Yine de Kur'an, insanları gericiliğe sevk ediyorsa, o zaman kurarula savaşmak için sağlam bir destek elde etmiş olurlar. Hem gerçek dini öğrenmeye engel olacaksınız, ne kadar hurafeciler varsa, onların dini sömürmelerine izin verecek ve göz yumacaksınız, münafıklık yapacaksınız, hem de bunlarla hiçbir ilişkisi olmaya nasıl dine hücum edeceksiniz. İşte iki asırdır Türkiye'nin sorunu budur. Ne dinciler ve ne de dünyacılar dini öğrenmeye gerek görmezler. Milletin kalkınması, parazitlerin halkı sömürmesinin önlenmesinden geçer. Dincilerin, Müslümanların kalkınması için bir programları yoktur. İlmihal ve namaz hocası bilgisiyle bu iş olmaz. Olmadığını ve olmayacağını bilmek, Müslümanların ilme yönelik kalkınmalarının ilk şartıdır. O halde neyi bilmek gerekir? Bizim yukarıda belirttiğimiz formül temel bilimler olarak bütün ilimlerin önüne alınmalıdır. Felsefe, Kaylam, mantık, FKM, akıl, Kur'an, olgu yani durum, vaka. Bu üçlü tertipte esas olan durumdur. Akıl Kur'an ışığında onu inceler. Burada karşılaşılacak zorluk insanların gerçek İslam'ı nasıl bilebilecekleridir. Allah'a şükür ki iki elin parmak sayısı kadar gerçek İslam'ı anlayıp söyleyebilecek cesaret de din alimi bulunabilmektedir. Yeter ki onlara bildiklerini anlatma, öğretme hürriyeti ve imkanı verilsin. Artık bütün yük ve görev devleti, hükümeti idare eden zevata, onlara sözü geçenlere ve özellikle milletin kendisine düşmektedir. Onların sözleri ve işaretleri kanunlardan daha geçerlidir. Çünkü kanunları da yürütenler kendileridir. Din kolaylıktır. Beşeriyetin tarihine bakılırsa, büyük küçük çok zikzaklar, Yükselmeler ve gerilemeler göze çarpar. Tarih boyunca insanoğlu zamanla meydana getirmiş olduğu bilgi, kültür ve medeniyet birikimini kendi zamanına göre en iyi şekilde birleştirip yoğurarak en yüksek medeniyetleri kurmuştur. Uzun veya kısa bir zaman sonra elde etmiş olduğu yüksek zihni ve bedeni maharet ve kabiliyeti kaybetmeye başlamış ve bu medeniyetler yıkılmıştır. İslam dünyasında da kurulan devletler meydana getirmiş oldukları kültür ve medeniyetler ile beraber gerilemiş ve yıkılmışlardır. Selçuklular ve Osmanlılar bu beşeri kanunun dışına çıkamamışlardır. Yalnız burada bir noktaya işaret etmek istiyorum. Bazı kimseler, medeniyetlerin gerilemediğini elde etmiş olduklarını muhafaza edip, onların üstüne çok az şey koyabildikleri için ve bu sırada başkaları daha hızlı ilerlediği ve daha çok şey yaptığı için ileri gittiklerinden bu medeniyetlerin geri kalmış sayıldıklarını iddia ederler, tarih bunun tersini göstermektedir, bir millet, belirli bir zaman diliminde bir medeniyet kurmuş, ilimde ve felsefede ileri gitmiş, bunları yapacak zihni ve bedeni faaliyet ve maharetlere sahip olmuş ve bunları bir süre sonra yitirmişse, elde etmiş olduğu zihni ve bedeni maharetleri kaybetmiş ve gerilemiştir. Müslümanlar da bu sosyal kanunun dışına çıkamamışlardır. Hicri 3. 4. 5. ve 6. Miladi 9. 10. 11. ve 12. asırlarda elde etmiş oldukları medeniyeti, ilim ve felsefe seviyesini olduğu gibi muhafaza edememişler ve gerilemişlerdir. Bunun en canlı misalini Osmanlı İmparatorluğunda görmekteyiz. 15. ve 16. asırlarda geliştirilen sanat, İlim ve felsefe zihniyeti ve anlayışı yıkılmıştır. Bugün hala 17. asrın zihni çöküşünün devam ettiğini görmekteyiz. Bu çöküş ve gerileşin yalnız sanat, kültür, felsefe ve ilmi anlayışa münhasır kalmadığı, dini anlayış, inanç ve dini davranışlara da etki ettiği gözden kaçmayacak kadar ortadadır. Biz burada dini anlayıştaki gerilemeyi ve yüksek seviyedeki zihniyetin yıkılış sebepleri üzerinde durup açıklamalarda bulunacağız. İslam'ın ana ve evrensel ilkelerinin nasıl ihmal edildiğini ve tersi yüz edilip çalıştırılmadığını anlatmaya çalışacağız. Üzerinde durup ele almak istediğimiz ilkeler şimdilik şunlardır. İslam dininin kolaylık ilkesi Kolaylık ilkesi İslam'ın önemli temel bir esasıdır. İslam bunun üzerine oturtulmuştur. Heze, Peygamber hadisinde din kolaylıktır bir diyerek dinin her hükmünde kolaylık aranması gerektiğini anlatmak istemiştir. Dinin her hükmünde kolaylık o kadar gözetilmiştir ki Heze. Peygamber kolay kelimesiyle bu mananın ifade edilemeyeceğini görmüş ve din kolaydan öte kolaylıktır ifadesini kullanmıştır. İslam dininin kolaylık esasına dayandırılmasının bir felsefesi ve gayesi vardır. İnsanın bütün hareket ve davranışlarını içine alan, onlara yön ve ruh katan İslam'da kolaylığın esas olması normaldir. İslam'ın, İnsanın yaratılış kanununa ve ihtiyaçlarına cevap verme amacı kolaylık esasına göre gerçekleşebilecektir. İslam dini küçük bir azınlığın dini değil, bütün beşeriyetin dinidir. Bütün insanlar, ancak pek az şeyde birleşir ve ortak vasıflara haiz olurlar. Yüce Allah insanları standart bir ölçüde ve karakterde yaratmamıştır. Her bir fert diğerinden ayrıdır. Türkçemizde bu çok güzel ifade edilmiştir. Kardeşlerin bile aynı ölçü ve karakterde olamayacağı anlatılmak için bir elin beş parmağının eşit olmadığı deyimi kullanılmıştır. Bu kadar farklı huy ve karakterde insana yön verecek esasları, hepsine şamil olacak derecede sağlam ve değişmez kurallarla birleştirirken, onların çok değişken huy ve davranışlarına da serbestlik vermek. Bir buhari, cele, se, on beşinci, ruhul buhari, nevevi, kastelani. Sıddık Hasan Han, C.L.S. 205 vd Gerekmektedir. Bu da ancak kolaylık ilkesi ile temin edilebilir. Bütün insanları her şeyde ve her hususta birleştirmek, aynı şeyi yapmalarını istemek, onların tek ve standart olmayan tabiatlarını zorlayacaktır. Tabiatlarına aykırı bir şey yapmaya zorlanmaları, hem fertlerin hem de konulan nizamın başarısı için iyi ve müsbet netice vermez. Zaten vermediği görülmüştür. Bunu çok iyi bilen Allah, çünkü insanı nasıl yarattığını kendisi bilir, İslam dinini kolaylık esası üzerine kurmuştur. Buna insanın yaratılışına en uygun din demiştir. Eğer kolaylık bir esas alınmasaydı, Zorluk esas alınmış olacaktı ve zorluğa katlanan çok az kimse bulunabileceği için de beşeriyetin çok büyük bir çoğunluğu dinin dışında bırakılmış olacaktı. Mesela 15 kiloluk bir yükü 5 kilometre mesafeye 1000 kişiden her biri kolayca götürebilirken, 30 kiloluk ağırlığı belki 300 kişi ancak götürebilecek ama 60 kiloluk ağırlığı aynı mesafeye 50 kişi bile götüremeyecektir. İşte zor ile kolay. Ağır ile hafif arasındaki bu açık fark da gösterir ki, İslam'ın kolaylık ilkesi, onun evrensel ve herkese şamil bir din olduğu gayesine yöneliktir. Eski alim ve müçtehitlerden İslam dinini tek sistem haline getirenler, onu tek düze bir şekliye sokmuş ve İslamiyeti kalıplaştırmışlardır. Bu hususu gaye edinen müçtehitler, farkına varmadan İslam'ın kolaylık ilkesine, her yerde her zaman uygulanma kabiliyetine karşı çıkmış ve ona set çekmişlerdir. Kendilerinin anlattığı şekilde İslamiyeti yaşama zorunluluğunu ortaya koymuş ve herkese benimsetmişlerdir. Doğrusu her mezhep böyle bir hava içinde doğmuş, kemikleşmiş ve Müslümanlar bu kalıplaşmış ve standart hale gelmiş mezheplerden birini kabule mecbur bırakılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde büyük ehemmiyet verilen kolaylık ilkesi, son asırlarda ve günümüzde çok ihmal edilmiş veya unutulmuştur. Bu ayet ve hadisler hiç kimse tarafından görülmüyor mu? Sorusuna verilecek cevap şudur, evet görülüyor, okunuyor ancak sadece tercüme edilip geçiliyor, herkes asırlardan beri gelmişin dışına çıkmak istemiyor, çünkü bu çok ciddi bir çalışma ve öğretim istiyor. Kolaylık esası üzerinde durularak alışıla gelmiş bazı dini zorlukların kolaylaştırılması, İslam'ın derinliğine ve ruhuna vakıf olamayansı bilgili ve düşünceli kimseler ister halk isterdin adamı olsun tarafından iyi ve hoş karşılanmamaktadır. Kolaylaştırmayı gevşetmek, laçkalaştırmak, savsaklamak olarak anladıklarından bu ilkeye karşı çıkmaktadırlar. Kolaylaştırmayı bu şekilde anlamaları anlayışsızlıklarına delil sayılmalıdır. Halbuki zor iş daha çok ihmale uğrar. Bir işi kolaylaştırmak daha büyük bir titizlik ve itinay ile yapılmasını sağlar. Madem kolaydır, hafiftir vazdır, o halde daha iyi yapalım demek insanın tabiatının gereğidir. İslam dininin insan doğasına uygunluğu bunun içindir. Kolaylık esasına karşı şöyle bir kaide ortaya atılarak, Kolaylık esası ihmal edilmiştir, en faziletli, ibadet, en zor yapılan ibadettir. Üç bu söz Kur'an'da olmadığı gibi heze, peygamberden de rivayet edilmiş değildir. Buna rağmen İslam düşüncesine hakim olmuş ve kolaylık esasını ihmale uğratmıştır. Buna göre bir kimse ne kadar iyi Müslüman olmak, ne kadar çok sevap kazanmak istiyorsa Müslümanlığı yaşarken o kadar zorluk ve darlık çekmelidir. İşte bu Lam kolaylıktır hadisine taban tabana zıttır. Ne çare ki yürürlüktedir. Bir kimsenin dini hükümlerde gevşeklik göstermesi, onun talim ve terbiyesiyle samimi bir Müslüman olup olmamasına bağlıdır. Kolaylık esasına ayrıca ihtiyat içinde karşı çıkılmaktadır. Aslar vermeyelim. Yorgan diyerek Müslümanları itam altında tutmak ve sonra tedbir olsun diye hükümleri zorlaştırmak dini esasa dayanmayan bir tutumdur. İhtiyatlı davranmak ferdin kendisine ait olmalıdır. Dinde bir hüküm ne ise öyledir. Yalnız ihtimaller ve dereceli hükümler vardır. Bunları birbirine karıştırmamalıdır. Müslümanlar dini bir hükmü ve ibadeti yerine getirirken çok titiz davranmaktadırlar. Onlar aslar verilse de yorgan istemezler ve istememektedirler. Her zaman duyarız, sahurda ağzından lokmayı çıkaranlar vardır. Bu, hükümlerde titizlik gösterildiğine örnektir. Oysa Hz. peygamber bunun tersini söylemiştir. Ezanı duyan kimse, 3 i̇ b n basıyor ki, Hz. -e, peygamber ayişlerin hangisi daha faziletlidir, diye sorulmuş, o da en sağlam, metin, olanı demiştir. Gacılarus, C, 15, S, 117, Kuveyt, burada en zor manasını vermek doğru olmadığı gibi zorlaştırma şeklinde anlamak da yanlıştır. Herhangi bir işin veya ibadetin şartlara göre sağlam yapılmasının istenmesi bir zorluk sayılmamalıdır. O, her işin tabiatıdır, gereğidir. Azından lokmayı çıkarmasın, yesin buyurmuştur, dört dinde kolaylık esasını getiren ayet ve hadisleri zikrederek kolaylığın önemine ve esas olmasına açıklık getirmek isabetli olur. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, taşıyamayacağımız yükü bize yükleme. 5. İnsan ağırlık yaratıldığından dolayı Allah sizi hafifletmek istiyor. 6. O sizi seçmiş, babanız İbrahim'in inancı olan dinde sizin için hiçbir zorluk kılmamıştır. 7. Allah sizi zorla koşmak istemez. 8. Peygamber, onlara ağır gelen yükümlülükleri ve üzerlerindeki zincirleri kaldırır. 9. Allah, size kolaylık ister, size zorluk istemez ve sayıyı tamamlamalısınız. 10. Allah, kişiye ancak gücünün yeteceği kadar sorumluluk yükler. Herkesin kazandığı iyi şeyler yararına, yaptığı kötülükler de zararınadır. 11. Ey insan! sana Kur'an'ı sıkıntıya düşesin diye değil, ancak bilinçle saygılı olana bir anımsatma olsun diye, yeri ve yüksek gökleri yaratanın katından aralıklarla indirdik, 12, 4 tertibu Müsnet Ahmet ve Hanbel, C, 10, S, 23, 5 Bakara 2, 286, 6 Nisa 4, 28, 7 Haccı 22, 78, 8 Maide 5, 6, 9 Araf 7, 157, 10 Bakara 2, 185, 11 Bakara 2, 286, 1-2 daha 20, 1-4 Bu ayeti kerimeleri tasnif edersek, kolaylık ilkesi hakkında şu kaideleri elde ederiz. 1- Yüce Allah insanların güçlerine göre onlara sorumluluklar yükler. Her insanın gücü değişik ve sorumluluk sahası farklı olduğu için herkesin yükümlülüğü ve sorumluluk derecesi aynı değildir. Buna göre bütün insanları tek bir ölçü altına alıp sıkıştırmak doğru olmaz. Bu onlara zorluk yüklemek olur. 2. Ayette oruç ve abdestin farz kılınmasının peşinden Allah size zorluk dilemez. Kolaylık dilerdenmesinin bir anlamı olması lazımdır. Namaz ve oruç ağır ve meşakkatli ibadetlerdir. Bu nedenle bu ibadetlerin yapılması esnasında insanın daha fazla zorlaştırmaya gitmemesi kolay ve rahat şekilde yapmasını, Yüce Allah murad etmektedir. Böylece Kur'an'ın ve hezeh, peygamberin gösterdiği çizgi ve sınır içinde kalmak üzere, ibadetlerini en kolay nasıl yapabileceklerse ona göre hareket etmeleri gerektiği ifade edilmiş oluyor. Bu da insandan insana değişeceği için tek bir kalıple insanları sıkmak doğru olmaz. 3. Allah uğruna cihat etmeyi emreden cümleden sonra dinde Allah size bir zorluk yükleme esnenmesinin anlamı da cihat ile uyumlu bir şekilde anlaşılmalıdır. Cihat mücahede mastarından gelir. Bu kelimenin kökü cuht ve ceht olup güç ve gayret manalarına gelir. Bu kök mana mücahede sigasında ile bu kök manayı gerçekleştirmeyi amaç ve gaye edinerek niyet ve azimle o gücü ve gayreti sarf etmesi istenmektedir. Bu da zor bir iştir. Onun için insan, Allah uğrunda güç ve gayret sarf etmeyi amaçlayarak çalışırken çok yorgun düşer, bitkin hale gelir ve Allah yolunda çalışıyorum derken bilmeden kendini tüketir ve yok eder. Faydalı olması gerektiği halde hem kendisine hem etrafına zarar vermiş olur. O halde ayette kendisini zora sokmadan aklını, zekasını normal bir şekilde kullanarak durumu, Seviyesini iyi gerektiriyorsa ona göre çalışması, gayret sarf etmesi ve bunu da sırf Allah için yapması teklif ediliyor. Çünkü insan gücünün üstünde bir şeyle mükellef tutulmaz. Bu kaideye göre herkesin kendi gücünü, yapabileceği işi iyi değerlendirip tespit ettikten sonra haddini aşmadan çalışması dinin ve Kur'an'ın öğretişidir. Herkesin haddini bilerek çalışması yeter, zorlamaya ihtiyaç yoktur. Bunun için ayette durumun gerektirdiği kadar ve gayretle çalışın denmiştir. 4- Hezeh, Peygamber'e iki görev veriliyor. Biri Taha suresinde ifadesini bulan, Kur'an'ın kendisini meşakkata sokmak için indirilmediği hususudur. Çünkü Kur'an öğüt için gelmiştir, öğüdü ilettiği kişinin onu tutup tutmaması, övdü götüreni ilgilendirmez. O halde Hezeh, Peygamber, başkasına tebliğ yaparken kendisini zora koşmadan ve normal hareket ederek içinde bulunduğu şartlara göre davrandığı takdirde görevini yapmış olacaktır. İşleri normal olarak yapmak eşyanın tabiatına uygun ve daha tesirli olur. Hz. Peygamber, kendisine gönderilen İslam dinine çağrıda bulunurken de örnek olduğu için, onun bütün hareketlerinin İslam'a ve Kur'an'a tıpatıp uyması, zorunludur. Bu nedenle hareketlerinde aşırı gitmesi kendi tabiatını zorlaması olur ki bu doğru olmaz. Hz. Peygamber'in ikinci görevi Araf Suresi'nde belirtildiği gibi başkalarının yükünü hafifletmek, onlara kolaylık göstermek ve dini kolaylaştırarak onlara anlatmaktır. Hz. Peygamber'in bu görevi sözlerinde ve davranışlarında çok açık olarak görülmektedir. O sözleriyle daima kolaylığı anlatmış kolaylık göstermeyi tavsiye etmiş ve bizzat kendisi de daima en kolay olanı yapmıştır. HZ, peygamberin hadislerini iyi inceleyen, hareket ve işlerini iyi takip eden bir kimse bunu açıkça görür. Çünkü din kolaylığı esas almıştır ve bu kolaylığı sayesinde yayılmıştır. HZ, peygamberin dinin kolaylığı hususunda söylediği sözler ve yaptığı işler. HZ, Ayşe diyor ki, HZ. Peygamber iki şeyden birini yapmak arasında muhayyer kaldığında, günah olmamak şartıyla daima iki şeyden en kolay olanı seçmiştir. 13. Burada heze, Peygamberin fiil ve davranışı bize çok önemli bir kaide öğretiyor. Bir işin yapılışı için çeşitli yollar olduğunda, insanın bu seçimi yaparken uygulayacağı ölçü ve yöntemi bildiriyor. Mesela, fakihler sahurun ne zamana kadar yenip, İm sakin yani oruç tutmanın ne zaman başlayacağı konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. Kime orucun güneşin doğduğu andan itibaren başlayacağını söylemiş ve bu iddiasına iftarın güneşin batışanında olmasını. 13 Müslim C 15 S 83 Nevevi şerhiyle Buhari C 7 S 101. delil getirmiştir. Kimi de orucun sabahleyin kırmızı aydınlığın ufukta yayıldığı anda başlayacağını söylemiş ve buna heze, peygamberin hadisini delil getirmiştir. 14 Bazı fakihler de, sabah beyaz aydınlık ufukta yayıldıktan sonra orucun başlayacağını söylemiş ve bu hususta heze, peygamberin başka bir hadisini delil getirmiştir. Böylece orucun başlangıcı hakkında 3 değişik hüküm olduğu görülüyor. Şimdi bir Müslümanın, Oruç tutmak istediği zaman bunlardan hangisine göre hareket etmesi gerektiği sorusu ortaya çıkıyor. Hz, peygamberin bizzat kendisinin uygulayarak ortaya koyduğu kaideye göre hareket edilecek olursa, şöyle cevap vermek doğru olur, bu üç ihtilaflı başlangıç fikrinin her biri mademki delillere göre ileri sürülmüştür, o halde bunlardan birine göre hareket etmek caizdir. ama insanların durumları değişiktir. Bunun için kimsenin hepsine tek bir sözle, şöyle yapacaksın, demeye hakkı olmamalıdır. Herkes kendi durumunu başkasından daha iyi bilir. Bu yüzden kişi, bu üç durumdan hangisi daha kolayına gelirse ona göre hareket etmeyi seçebilir. Herkesin kendi durumunu değerlendirme sorumluluğu kendisine aittir. Eğer, güneşin doğmasından az önceye kadar yemek ve içmek mecburiyetinde kalırsa, onu kendisi tayin eder, yer ve içebilir. Başka bir defasında beyaz aydınlığın yayıldığı an doğruca başlayabilir. Çünkü durumu öyle gerektirmiştir. Önemli ve doğru olan son sınırı. 14 sahih tırmızı C, 3, S, 224. Hüseyin Atay, Sahur Vakti, İslam Tetkikleri Enstitüsü, 7, 3, 4, İstanbul 1979, İstanbul, Üni. Edebiyat Fakültesi, bilmektir. Bu, Güneş'in doğuşu olduğuna göre, Güneş doğmamak şartıyla istediği zaman sahur yiyebilir, daha önce de yiyebilir. Güneş'in doğuşunu daha iyi anlamak için, abdest alıp sabah namazını kılabilecek bir vakit kalana kadar sahur yemeği yemek de caizdir. İşte bu şekilde hareket etmek, dini sınır içinde kalmak üzere kolaylık ilkesine uymaktır. Ama ufukta yalancı bir aydınlık bile görülmeden zifiri karanlıkta oruca başlatmak, dinde kolaylık ilkesini çiğnemektir. Bu, dinde bidat ve kötü bir şey ortaya koymak olur. Buna bidat adını veren meşhur büyük alimlerden biri olan İbn Hacer Askalani ki bu hususta şöyle diyor. Bu zamanda, 773-852-H13-71-14-48-M yaşamıştır. 2. Murat Devri, icat edilen pek kötü bidatlardan biri, kendi zanlarınca, ibadette ihtiyat olsun diye oruç tutacak kimseye yemeyi, içmeyi erkenden haram kılmaktır. Bunun için sahurun bitiş alameti yaptıkları minarelerdeki kandilleri erken söndürür ve Ramazan'da gerçek fecrin doğuşundan 20 dakika, saatin 3'te biri, kadar önce ikinci ezanı okumak adetine sürdürürler bunun kötü bir bidat olduğunu pek az kimse bilir, sahuru erken yaptırdılar ve böylece sünnete aykırı hareket ettiler, bundan dolayı onlarda hayır kalmadı ve kötülük arttı, Allah yardım etsin, 15, meşhur İbenne Hacer, kendi zamanında, yani 5 asır önce sahuru erken yedirmenin bidat olduğunu tespit ediyor ve onun 20 dakika önce olmasından şikayet, 15. İbn Fethubari, C, 4, S, 199, Riyad, Zürkan-ı Muatta, C, 2, S, 402, ediyor. Zamanın alimlerinde ve Müslümanlarında hayır kalmadığına hükmediyor. Eğer bizim zamanımızda, 1984 Haziran, yaşasaydı ve sahuru 1 saat 25 dakika önce yedirdiklerini görseydi acaba ne derdi? İşte yukarıda bahsettiğimiz ihtiyat diyerek dini çıkmaza sokmak adeti pek eskiden başladı, her sonraki bir öncekinin ihtiyatına yeni bir ihtiyat ekleyerek sonunda ihtiyat diye din çıkarıldı ve aslı yıkılıp gitti. Geride cahillerin anlattığı muharref, bozulmuş, bir din anlayışı her tarafa hakim oldu. Bu anlayış bugün de devam etmektedir. Bunu ilgililere anlatmak... Deveye değil hendek katlatmaktan daha zor ve imkansızdır. Kafası yanlış bilgilerle doldurulmamış ve muhakemesi yerinde olan kimseler anlıyor. Bu da İslam dininin, saf, temiz, tabiatını ve fıtratını bozmayanlar tarafından kolay anlaşıldığı esasını teyit ediyor. Hz. Peygamber din kolaylıktır. Zorluk çıkaran kimse at olur. Orta yolu takip edin, ona yaklaşın, müjdeleyin. Akşam Sabah ve geceleyin başından istifade edin buyurmuştur, 16 bu hadisi şerif yine dinde kolaylığı kayıdeleştiren diğer yardımcı ve destekleyici emirleri ihtiva ediyor, burada destekleyici 4 emir buluyor, bunları açıklamaya geçmeden önce dinde zahmet ve zorluk çıkarmam ne demek olduğunu açıklayalım, hadisi şerifte muşade kelimesi geçmektedir bu kelimenin kökü şedde bağlamak ve şiddet katılık ve sert davranmak manalarına gelir 17 Muşade ise 16 buhari cele 15. 17 hüseyin atay arapça türkçe büyük lügat c 2 s 1089 ibn faris mucam c 3 s 179 asım efendi kamus tercümesi cele s 628. Bir şeyi sertlikle, katılıkla tutmak 18, zoraki ve zorlanarak yapmak demektir. Bu, bir işi inadına, neşesizce, zevksizce canı sıkılarak, ruhu istemediği halde, vücudunu rahatsız edercesine sıkıntıya sokarak ve zorla ibadet etmek demektir. Dinde kendini böyle ibadete zorlamak heze, peygamberin bu hadisinde yasaklanmıştır. Kendini zorla dindar yapmaya veya göstermeye çalışmak dine karşı gelmektir. Bu, dine hükümleri kolay bulup beğenmeyerek daha zorunu ve katısını yapabileceğini göstermek için kendini zorlayarak, bazen ifrat veya tefrite saplanarak Müslüman olmaya çalışmaktır. Böyle davranan eninde sonunda mağlup olur. Çünkü, dini tabiatının dışına çıkarmış ve kendisi de dinin dışına kaymış olur. Buraya mütercim Asım Efendi'nin başından geçen bir olayı misal olarak alıyorum, Mekke-i Mükerreme'de bulunduğumuz esnada mektep hocalarından yakın bir arkadaşımız vardı, kendi zannına göre mücahede, cihad nefsi, kastıyla geceleri çıplak taş üzerinde kabenin önünde oturur, yumulur ve muğrakebeye, kendini hesaba çekmek, dalardı. Ben bu hadisi şerife onu anlatarak onu kendisini şiddete ve zora sokmaktan men ettikçe benim bu sözlerimi dinde gevşekliğime vererek vazgeçmedi ve gittikçe şiddetini artırdı. Birkaç gün sonra çıplak taştan vücudu etkilendi, dizlerinde sızı hasıl oldu, zavallı oturup kalkmaktan mahrum oldu. 19- Asım Efendi'nin bu müşahadesinde görülenler 18- Asım Efendi A.G.Y. 19- Asım Efendi Kamalstdı Mecce, Celese 628 üçlük. Anormal aşağılık kompleksine kapılmış, kafası dar ve hasta kimselerin yaptıkları işlerdir. Böyle kimselerin inatçıdır, ıslahları, gerçek Müslüman olmaları zordur. Kendilerine din adına işkence yaparak herkesten daha iyi Müslüman olduklarını göstermeye, diğer Müslümanlara üstünlük taslamaya çalışırlar. Ancak bu şekilde daha çok günaha girdiklerinin farkına varmazlar. Bizim anladığımız ve anlatmaya çalışacağımız, dinde kolaylık ilkesi böyleleri için değil normal insanlar içindir. Dinin çerçevesinde kalmak şartıyla, zorlanarak değil, hatta gücünün yettiği kadar da decil, kolayına geldiği gibi hareket etmesiyle dinin kolaylık esasına uymuş olacağını göstermektedir. Bu şekilde hareket eden, iyi bir Müslümandır. Zira dinin aslına uyuyor ve daha çok sevap kazanıyor. Hadis-i şerifte din kolaylıktır, dinde zorlanarak ve zoraki hareket eden dine savaş açmış olup din onu yenecektir şeklindeki hükmün ortaya koyduğu temel kaideden sonra heze, Peygamber 4 tayin edici ve pekiştirici tavsiye ile bu kaidenin nasıl uygulanacağına dair tafsilat vermiştir. Ortadan gidin. Doğru, uygun ve münasip şekilde hareket edin iki 0 diyen Heze, Peygamber, Müslümanlara dinen hükümlerini sağa sola emeden, çok cimrice davranıp azaltmadan veya aşırıya gidip çoğaltmadan, yapabileceğinizin en azını veya en çocuğunu değil, ikisinin ortasını, münasip olanını yapın, demektedir. Bunu şöyle açıklamak mümkündür, dışarıdan bakan bir kimseye göre, bir adam diniyle ne? 20. Şuruhullah Buhari, C.L.S. 207. Kadar az ilgileniyorsa, o kadar az Müslümandır, ya da bir adam diniyle ne kadar çok ilgileniyorsa o kadar iyi Müslümandır. Burada dini yokmuş görüntüsünü vermemek gerektiği gibi, ile ne kadar çok ilgileniyor, sanki başka işi yok, şeklinde dini aşırılığa ve gösterişe kaçmamak gerekiyor. İşte dinde doğru yol, bu iki uçtan kaçınmak, İkisinin ortasını bulmaktır. Yakın olun, yakın olmaya, yaklaşmaya çalışın sözleriyle heze peygamber önceki maddede anlatmaya çalıştığımız manaya işaret ediyor ve onu biraz daha açıklıyor. Yani dinden uzak durmayın, korkmayın, ona yaklaşın ve yakın olun, ama fazla ileri gidip ondan öne geçmeyin ve onun yolundan da çıkmayın. Çünkü fazla ileri gidilirse, din arkada kalır ve bu sefer din kişiye uyumak durumuna düşer, bu çok yanlıştır, zira din önde olacak ki dine uyulsun, dinden mileri gitmek ifrat sayılır, dine yol göstermek ve onun önüne geçip dine karşı tavır takınarak dinin emrettiği gibi değil, benim yaptığım gibi yapılırsa din olur, yoksa din olmaz, diyecek şekilde hareket etmek, dinden çıkmak, Dini beğenmemek ve peygamberlik taslamaktır. Müjdeleyin sözü ile hezeh, peygamber, dinin böyle kolay olduğunu herkese anlatın. Bu, müjde sayılacak büyük bir haber ve dinde önemli bir kaidedir, demek istemiştir. Bu aynı zamanda dinin iyi haberleri ihtiva ettiğini, insanlara müjde ve mutluluk haberleri getirdiğini ifade eder. İnsanların, bunları birbirlerine müjdelemelerine değer. Heze. Peygamber bu sözleriyle insanlara bunu ihmal etmemelerini tavsiye etmiş oluyor, müjde de sevindirme manası vardır, İnsan kolayca elde ettiklerine ve hatta az işle çok mükafata daha çok sevinir. Hadiste geçen dördüncü tavsiye şudur, İnsan nasıl ki akşam serinliğinde veya gecenin başında ya da sabah serinliğinde daha sıhhatli ve istirahat etmiş olarak seyahat eder veya yürürse, dinde de aynı şekilde kolaylıkları arasın rahat, geniş ve neşeli zamanlarından istifade etsin. Müslüman, dindar olmak için, zaman ve mekan bakımından kolaylıkları gözetmeyi, kendisine yardımcı aramayı ve başkalarıyla yardımlaşmayı bilmelidir. HZ, Peygamber bunu tavsiye ediyor. 21 Müslüman, dine hükümleri kolay ve rahat bir şekilde yerine getirirse, dine sempati duyulmasına sebep olur. Kastallani, bu hadisi şerifin izahında şöyle der, dinde kılık ırk yararak kolaylık ve yumuşaklığı terk eden, yani dinin emrettiğinden daha dindar olmak isteyen kimseyi din mağlup eder, aciz bırakır. Böyle bir kimse, diniye tamamen ya da kısmen terk etmeye mecbur olur. O halde orta yolu, doğru yolu tutmalıdır. İbadetleri rahatça, zorlanmadan ve dinim gösterdiği kadarıyla tam yapmaya çalışın. 22. Kirmani. Bu hadise şöyle mana verir. Kolaylıktan maksat daima yumuşaklıkla insanı zorlamadan gücünün yeteceği şeye göre hareket etmeye teşvik etmektir. Bir kimse dini hükümleri şiddetlendirir ve sertleştirirse dini vazifelerini devamlı yerine. 21 Şuruhu'l-Buhari, ce.s. 207 vd. 22 Ahmed ve Muhammed Kastallani 851-923/14 47-15-17-M, Irşad-ı Sarı, Cele, S-124. Getiremez, yorgun düşer, dini hükümleri ifa etmekten kesilir. Böylece dinin emrettiğinden daha çoğunu yaparak dini yenmek ve mağlup etmek isterken din kendisini yener, onu geride bırakır ve kişi diğer dini ödevleri yani dünya işlerini yapmaktan aciz kalır. Sonuçta din de elden gider, dünyada. Dünya olmadıkça dinde olmaz, 23. İmam Nevevi 24 şu açıklamada bulunuyor, İbadet için neşeli, dinç ve canlı olduğunuz vakitleri kollayın, zira sürekli ibadete güç yetiremezsiniz, nitekim yolcu gece gündüz durmadan giderse güçsüz kalır ve maksadına ulaşamaz, ama gündüzün başında, sonunda ve gecenin sonunda giderse fazla zahmet çekmeden gayesine ulaşır, bu vakitler yolculuk için nasıl en iyi zamanlarsa, benzer şekilde kalbin canlı, dinç ve hoş olduğu zamanlarda ibadet edilmesi tavsiye edilmiştir. Burada iki noktaya işaret etmenin yerinde olacağını düşündüm. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ve an, doğru suama inananlara yarar sağlar 25 buyurmaktadır. Bir manayı ve kaideyi gerektikçe tekrarlamak veya başka bir münasebetle anlatmak, Önemli bir telkin ve öğretim metodudur. Birinci nokta şudur, bu ve benzeri hadislerde geçen dini zora sokmayın ve zorlaştırmayın, dinde altından kalkamayacağınız ibadetlere kendinizi. 23 Muhammed Bey Yusuf Kirmani, 717-786-1384-M, Şerhul Buhari, C.L.S. 161. 24 Kirmani, Buhari Şerhi, C.L.S. 162 ve Ruhul Buhari, Cs 205. 25 sariye 51-55. Zorlamayın gibi ifadelerde kastedilen ibadetler, farzların dışındaki ibadetlerdir. Bütün çeşitleriyle sünnetler, nafile ibadetler ve vacipler, imam azamın dışındakiler sünnet sayar, farzın dışında kalır. O halde farzın dışında kalan bütün ibadetler, insanın neşeli, enerjik dinç ve canlı olduğu zamanlar kullanarak yapılmalıdır ki, manevi zevk ve huzur elde edilebilmiş olsun. Yorgun, bitkin, dizleri tutmaz, gözleri yumuk bir şekilde kendini ibadete zorlamak yasaklanmıştır. Böyle yorgun ve bitkin olan bir kimsenin uyuması, uzanıp istirahat etmesi başlı başına bir ibadettir. Bunun ibadet olduğunu bilmeyen Müslümandan hayır gelmez. Çünkü, İbadet yalnız oruç tutmak ve namaz kılmak değil, aynı zamanda çalışmak, rızık elde etmek, düşmana karşı her türlü gücü sarf etmek ve özellikle eğilim elde etmek, okumak, okuduğu üzerinde düşünmektir. Bundan şüphe eden, düşmanın esir aldığı köle gibi olur ki, böyle Müslümana ihtiyaç yoktur. Böyle bir duruma düşmemek için çalışmak ibadetlerin en faziletlisidir. Bu çalışmada da gaye ve niyet Allah için olacaktır. Zaten farz namaz ve oruç de niyet şart değil midir? Ancak, her ne surette olursa olsun, düşmanın elinde bir esir veya köle gibi olan Müslümanın, Müslümanlıcının elinden geldiği kadar yapması gerektiğini bilmesi de farzdır. Hiçbir surette kendi isteğiyle Müslümanlığı ihmal etmesi ve emirlerden birini yapamaması veya yapmamak için sebep göstermesi. Böylece kendisine verilen fırsatları kötüye kullanması, hem dini alaya ve hafife almak, hem de başkalarına da örnek olabileceği için apaçık bir sapıklık ve din düşmanlığı sayılır. İkinci nokta ise şudur: Farzi ibadetleri de sarflarına uygun olarak ifa ederken fazla ve aşırı derecede zorlaştırmamak, sertleştirmemek. Kolaylığı, yumuşaklığı dikkat edilmeli, gevşeklik denmiyor. Çünkü dinde gevşeklik yoktur göz önünde bulundurmak, şartları dahilinde en uygun ve münasip bir şekilde yapmak gerekir. Böylece dinde kolaylık ilkesine uyulmuş olur. Bazı kimseler, din hakkında gelişi güzel konuşmaktadır. Bilenler pek az olduğu için genellikle konuşanlar dini bilmeyenlerdir. Kırık dökük, bölük pörçük bilgi sahipleri memleketimizde kol gezmektedir. Bunların yanı sıra hiçbir şey bilmeyenler de kafalarından uydurarak konuşuyorlar. Bu bakımdan memleketimiz acınacak haldedir. İlim kıtlığı, alim kıtlığının neticesidir. İlme sevgi, alime düşmanlık göstermek mantıksızlığın da kendisidir. İlme düşmanlık, alime düşmanlıkla ortaya konuyor. İlim övülüyor ama alime düşmanlık yapılıyor. Oysa ilim alimden başkasında bulunmaz. İbadetler Başlı başına bir ünite ve vahdet halindedir. Mesela öğle namazının farzı dört rekattır, seferde iki rekattır. Bu bir ünitedir. Bu dört rekatın ifası için abdest gibi bir takım şartlar bulunmaktadır. Bunlar yapıldığı takdirde öğle namazının farzı ede edilmiş olur. Başka bir şeye bağlı olmadan insan bu namazın sorumluluğundan çıkmış bulunur. Öğle namazının farzının, ne önceki ne de sonraki sünnetle, ve ne de diğer vakit namazlarının farzları veya sünnetleri ile alakası yoktur. Her biri ayrı ve başlı başına bir ünite ve vahdet olup hepsinin sorumluluğu ve yükümlülüğü ayrı ve müstakildir. Farzlar birbirine ve sünnetler de farzlara bağlı değildir. Bunun için bir Müslüman beş vakit namaz kılamıyor ise de, herhangi bir vakti kılmaya fırsat ve imkan bulursa, o zamanın namazını kılmalıdır. Hepsini kılamaması halinde kılabildiklerini de ihmal etmesi asla doğru bir mantık olmaz. Kaç tane kılabiliyorsa o kadarını eda etmiş ve onların sorumluluğundan kurtulmuş olması gerekir. İşte heze, peygamberin ibadet için en kolay vakitlerin tercih edilmesini tavsiye etmesi, bu açıdan farz ibadetlere de şamildir. Beş vakitten hangisini kılmak kolayına geliyorsa onu kılmalı ve kılabileceği kadarını ihmal etmemelidir. İslam'ın emri ve heze, peygamberin tavsiyesi bu yoldadır. Yoksa, İslam'da ya hepsini tam yap ya da hiçbirini yapma şeklinde bir kaide ve hüküm yoktur. Böyle söyleyenler cahil kimselerdir ve onlardan kaçmak gerekir. Beş vakit namaz için tayin edilmiş olan vakitlere dikkat edilecek olursa, bu vakitlerin insanın istirahat edeceği ve yeniden bir işe başlayacağı zamanlara denk geldiği görülür. Örneğin öğle vakti insanın çalışmaya ara verdiği, yemek yediği ve dinlendiği bir vakittir. Öğlen namazının böyle dinlenilen bir vakitte farz kılınmasının sebebi de insana kolaylık tanımaktır. İnsan bu vakitte nasıl olsa işini gücünü bırakacaktır. O esnada kendini Allah'a yönelterek ondan manevi güç ve destek alması. Güvence ve yardım isteyerek yeniden işine başlaması, İslam'ın hayata getirdiği düzeni ve insanın maneviyatına kattığı gücü gösterir. İslam'ın getirdiği bu düzen, insanı, ilahileştirerek ona canlılık ve dinçlik verir, maddi ve manevi olarak bütün varlığı ile işine daha iyi başlamasını sağlar. Çalışmanın bir ibadet olduğunu da biliyoruz. O halde bir ibadetten diğerine geçerken insan yeni bir işe başlamanın neşe ve gücünü hisseder. Bu, insanı monoton bir işte çalışıp bıkmaktan, usanmaktan, başını döndürüp sersemlemekten kurtarır. İkindi namazı da istirahat edilecek bir zamana denk getirilmiştir. İkindi vaktinde de istirahata ve dinlenmeye ihtiyaç vardır. İşte bu da insanın çalışma vakitlerini ayarlamasına yardımcı olur. Akşam hepsi ve sabah namazlarının da yeni bir işin veya hayatın yeni bir safhasının başında ve istirahat zamanlarında farz kılınması da, hadiste ifade edildiği gibi kolaylık içindir. Namazların, böyle değişik ve belli vakitlere tahsis edilmesi, insanın yaşamının belirli dönemeçlerinde Allah'a yönelerek manevi güç kazanması ve ruhunu saflaştırmak suretiyle enerjisini tezelemek içindir. Hadis-i Şerif'te, Beş vakit namazın bu vakitlere tahsis edilmesi, farz namazların en faziletli bedeni ibadet sayılmalarından anlaşılmaktadır. 26 Daha açık olarak anlatmak istersek şunu söyleyebiliriz, herhangi bir kimsenin, dinin koyduğu hükümleri az, hafif görüp kemil ve iyi bir Müslüman olmak için emredildiği kadarını yapmanın yeterli gelmeyeceğine inanması ve kendisinin daha çoğunu, daha ağırını veya sertini yapabilecek güçte olduğunu düşünmesi, sonra da tutup dinin hafif ve kolay hükümlerini, 26. Ahmet ve Muhammed Kastallani, 851 923 e 14 47 15 17 e Şerhul Buhari, Celes, 22, Şuruh Buhari, Celes, 207. Ağırlaştırarak, çoğaltarak yapmaya, kendisine tatbik etmeye koyulması ve başkalarını da kendisi gibi hareket etmeye teşvik etmesi veya zorlaması yanlıştır. Dinin getirdiği hükümlerin üstüne fazlasını ekleyerek ve onları sertleştirerek başkalarından daha çocuğunu yapmak suretiyle üstün olmaya çalışan kimse, dinin bütün hükümlerini her zaman gereği gibi, yerli yerine ifa etmekten aciz kalır. Böylece bitkin ve mecasiz düşer. Çünkü. Yüce Allah dini, insanın rahatlıkla yapması için onun tabiatına ve yaratılışına uygun olarak vazetmiştir. İnsan tabiatını zorlayarak dini hükümleri sertlikle ve haddi aşarak sınırları dışına taşıran kimse, dini hakiki mecrasından dışarı çıkarmış olur. Böyle sini ve yapmacık bir takım işler ve zorlamalarla dini yenmeye çalışan kimse, dine yenik düşer. Heze. Peygamberin dini yenmeye kalkışanın dine yenik düşeceğine dair ifadesi çok önemli ve dikkat çekici olmalıdır. Dini hükümleri zorlaştıran, onları uygulamada zorluk çıkaran kimsenin, sanki dine karşı savaş açmış bir insan gibi tasvir edilmesi, sonunda savaşta yenilenler için kullanılan, mağlup olur ve yenik düşer gibi tabirlerle anlatılması, böyle bir kimsenin dini açıdan kötü bir durumda ve mevkide olduğunu gösterir. Oysa dini zorlaştıran kimse, cahillerin gözünde daha iyi ve kamil bir Müslüman gibi görünse de gerçekte iyi bir Müslüman olma niteliğini yitirebilir. Aynı zamanda dini başkasına ağır ve sert göstermiş olacağı için dinin aleyhine davranmış olur. Yabancı bir kimse, ancak bu şekilde dindar olunabileceğini zannederek dinden soğuyabilir. Bu, gibi kimselerin davranışları, dinin aleyhinde en etkili propaganda olur. Bunlar sevap kazanacağım derken günah işlerler. Heze, peygamber, dinin kolaylık esasını daha iyi anlatmak için yeri geldikçe bu esası değişik sözlerle tekrarlamış, onu pekiştirmiş ve açıklayarak şöyle demiştir, Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. 27 bu hadisi şerif Heze, peygamber 4 hüküm veriyor, bunların her biri birer emirdir. Bunları iki sınıfa indirerek her bir sınıfın karşılıklı iki hüküm ihtiva ettiğini görüyoruz. Bu hükümlerden ikisi müspet, olumlu, emir sigası ile, diğer ikisi de pekiştirecek manada nehi, olumsuz, emir sigası ile ifade edilmiş bulunmaktadır. Birinci hüküm, kolaylaştırın emridir. Bu emir kolaylaştırma ve kolaylık yapma hükmüne getiriyor. Bunun pekiştirilmesi için zorlaştırmayın emri ekleniyor. Aslında zorlaştırmamak, kolaylaştırmada mevcuttur, yani kolaylaştırın denince, onun zıddı olan zorlaştırmamak açıkça değilse de anlam bakımından ifade edilmiş olur, ama kolaylık göstermek açıkça anlatılmak istenmiştir. O halde heze, peygamberin ifadesini olduğu gibi önemli bir ilke olarak değerlendirmek gerekir. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. İmam Nevevi burada usul ile fıkhı kaidesine göre bir izahta bulunmaktadır. Bu izah zorlaştırmayın emrinin söylenmesiyle ilgilidir. Birinci emirden sonra ikincisi aynı manada olduğu için tekrar sayılır, diğerlerine cevap teşkil eder. Usul'e dair iki kaideyi, 27 Buhari, El, S, 25, C, 5, S, 108, C, 7, S, 101. Zikrettikten sonra İmam Nevevi'nin sözünü nakledeceğiz ve ayrıca günümüzde kullanılması ile ilgili açıklamada bulunacağız. İki usul kaidesi Bu hadisteki emirlerle ilgili iki usul kaidesi zikredeceğiz. Birinci kaide şudur. Mutlak emir tekrarı gerektirmez. 28 verilen bir emir, bir defa yapılınca o emrin hükmü yerine gelmiş olur. Onu bir daha yapmak gerekmez. İşte İmam Nevevi bu kaideye göre şöyle diyor, Heze, Peygamber kolaylaştırın demiştir. İnsanlar bir veya birkaç defa kolaylık gösterseler, emre tutmuş olurlar. Bu emre göre her seferinde daima kolaylık emrine uymaları gerekli olmaz. Birinci seferden sonra zorlaştırabilirler. Buradaki kolaylık emrinin daimi olduğunu, her zaman yapılması gerektiğini anlatmak ve bildirmek için şu ikinci kaideye göre hareket etmek lazımdır. İkinci kaide şudur, nehiler devam ve tekrarı gerektirir, 29 nehi, Türkçe'de menfi olumsuz emir demek olup yapma, gitme gibi sigalardır. Nehin tekrarı ve devamı gerektirmesi, nih edilen eylemin hiçbir zaman yapılmayacağını ifade eder. Çünkü bir şeyin yapılmaması, onun varlık sahasına çıkmaması ve var olmaması demektir. Herhangi bir zamanda yapılacak olursa nehyedilen ve yasaklanan o şey yapılmış olacağı için emre isyan edilmiş olur. Bunun için nehiler süreklilik bildirir. Sanki, nehyedilen şeyi, 28 Seyfuddin Dinamidi, 631 Habin 234 M, Elihkam, C, 2, S, -S 15. 29. Seyfuddin Hamidi, el İhkam, C, 2, S, 36. Yapmayı aklına getiren kimseye, her seferinde yapma tırnak işareti, emre verilmektedir. Neh'in hükmü her zaman geçerlidir. Bundan dolayı Heze, Peygamber zorlaştırmayın buyurmuştur. Belirli bir süre zorlaştırmayıp daha sonra zorlaştırmaya kalkışmak bu emre aykırı hareket etmek olur. 30. Bu zorlaştırmama hükmü ile kolaylaştırın hükmü genelleştirilmiş, her zamana ve her meseleye şamil olması sağlanmıştır. Hadis-i şerifte geçen ikinci hüküm müjdeleyin, nefret ettirmeyin şeklindedir. Birinci hükümde zikrettiğimiz iki kaide bu hükme ve buna benzer her emir ve nehyet tatbik edilir. Müjdeleyin hükmüne göre bir defa müjdeli bir şey söylemek ve iyi bir şeyi bir defa söylemek ile emir yerine getirilmiş olur. Oysa nefret ettirmeyin emri nefret edilecek bir iş yapmayı veya bir söz söylemeyi bütünüyle yasak eder. Müjde, insana güzel, hoş, sevindirici şeyler söylemek ve haber vermek, nefret ettirmek ise kötü ve üzücü şeyler söylemek, korkutmaktır. Bunları söylemek ve insanları nefret ettirmek yasaklanmıştır. İnsan çok dikkatli olmak mecburiyetindedir. Sevindirecek bir şeyi söyleyemeyecekse, Kötü ve üzücü bir şey de söylememeye gayret edecek, böylece iyi bir Müslüman ve iyi bir insan olacaktır. Nevevi bu hadisin izahında şöyle demektedir: Teklif ve hükümlülük hususunda İslam'ın hükümleri muamelesi tedricidir. Bir hüküm veya iş herhangi bir kimseye kolay gelirse, ona kolayca boyun eğer ve işi kabul eder. Genellikle insan, bunun neticesinde ona devam eder onu ve ona. 30 Nevevi, Müslüman Şerhi C 12 S 41. Alışır gider. Ama zor gelirse o işin ve hükmün altına girmez. Girse bile devam etmez ve ona tahammül edemez. Bu hadiste büyüklerin ve amirlerin yumuşaklıkla memurlarına veya aslarına rifk ile hareket etmeleri emredilmiştir. 31. Kirmani Nevevi'nin sözlerini tekrar ederken şunu ekliyor. Hadisi şerif dünyadaki işlerde kolaylığı Ahiretteki işlerde hayırlı ve sevindirici şeyleri haber vermeyi ifade ediyor, 32 Buhari Sari'yi Bedrettin bu Muhammed Mahmut Aynı ise bu hadisi şerifin şerhinde kolaylaştırın emri, kolaylaştırmayı gerektirdiği ve kolaylaştırmanın zıddı olan zorlaştırmayı nehyettiği, yasakladığı, için zira bir şey ile emir onun zıddından nehi gerektirir kaidesi vardır ayrıca zorlaştırmayın demeye ihtiyaç kalmamalıydı. Diyenlere şöyle cevap vermektedir. Doğrusu, kolaylaştırın ifadesiyle verilen emir zorlaştırmamayı da ifade etmiş olsa bile bu, açık değildir. Ancak zımni bir anlamaya göredir. Halbuki dinde kolaylık, uzun uzadıya anlatılması gereken bir esastır. Bu konuda kapalı bir manayla iktifa, yetinmek, etmek doğru olmaz. Bunun için kolaylaştırma emirinin tekit, pekiştirmek, edilmesi ve kuvvetlendirilmesi için zorlaştırmama emrine ihtiyaç vardır. Ayrıca dil mantığı bakımından da bu ikinci emir, nehil, gereklidir. Çünkü kolaylaştırma emri, kolaylaştırma işini bir defa yapmaya delalet edebilir. Olumlu emirlerde kök ve kelimenin asının, 31 Nevevi, Müslim Şeh'i, C, 12, S, 41, Kastallani, C, L, S, 65, Askalani, C, L, 163 aynı cele s 431. 32 Kirmani, buhari şehri c 2 s 34. Mastarın delalet ettiği emrin bir defa yerine getirilmesi yeterlidir. Mastarlar nekre yani bir defaya yöneliktir. Böylece kolaylaştırın demekle iktifa edilmiş olsaydı bir defa kolaylaştırmakla emir yerine getirilmiş olacak. Ama geri kalan birçok durumda zorlaştırmanın önüne geçilemeyecekti. Zorlaştırmayın emriyle artık hiçbir durumda zorlaştırmaya imkan bırakılmamış ve her durumda kolaylık ilkesine uyma mecburiyeti teminat altına alınmış oldu. 33 Zorlaştırmayın emriyle ittifa edilse ve kolaylaştırın emri verilmemiş olsaydı da yeterli olurdu, şeklindeki itiraza aynı şöyle cevap vermektedir zorlaştırmayın sözünden kolaylaştırın manası nasıl anlaşılmaz nefret ettirmeyin emrinden de kolaylaştırın anlamı ortaya çıkmaz 34 burada önemli bir farkı ortaya koymak gerekiyor zorlaştırmamak kolaylığı gerçekleştirmiyorsa o halde kolaylık ve zorluk birbirinin zedde olmakla beraber kızı, çelişiği değildir bu şu demektir çelişik olanlar birbirini götürür Birinin olduğu yer dömbürü olmaz, ancak birinin olmadığı yer dömbürü olur, ama zıt olanlar böyle değildir. Mesela siyah ile beyaz birbirinin zıddıdır. Birinin olduğu yer dömbürü olmaz, ama birinin olmadığı yer dömbürünün olması gerekmez. Mesela siyah değildir, derken beyaz olduğu söylenmiş olmaz, belki kırmızıdır. Burada zorlaştırmamanın kolaylaştırmayı gerektirmemesine normal, mutedil, Doğal durumda manası verilebilir. Bu kolaylıkta değil, zorlukta değildir. 33 Aynı Buhari Şerhi, Celese 432. 34GY. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Kolaylaştırmak, normal ve mütedil olandan daha kolay, hafif ve yumuşak olmayı ifade eder. Bunun manasını daha açık ifade etmek istersek şu şekilde izah edebiliriz. Zorlaştırmak demek bir şeyi normalinin dışına çıkarmaktır. Zorlaştırmakla aslında, zor olmayan bir işe bir takım ilaveler yapılarak iş ağırlaştırılır ve yapılışı zorlaştırılır. Bir de bu anlamdaki zorlaştırmanın karşı ucunda kolaylaştırma vardır. Bunun manası ise normal ve doğal olan nitelikleri hafifletmek, fazlalıkları atmak, sert gelenleri yumuşatmaktır. İşte kolaylığın ve kolaylaştırmanın manası budur. Ayrıca, Kolaylaştırmanın bir manası da ortaya konan veya konma ihtimali olan zorlukları kaldırmak, böylece işi kendi tabii seyri ve işlemi çerçevesinde muhafaza etmektir. Bu manada doğru ve esaslı bir manadır. Kolaylaştırma emrine verdiğimiz bir önceki mananın, ancak bazı kimseler için ve bazı zamanlarda muteber olduğu söylenebilir. Ne var ki kolaylaştırmanın üçüncü bir manasını daha tespit etmek mümkündür. Hadisi şerh edenlerin buna işaret ettikleri söylenebilir. Bu mana dini mesele ve hükümleri teker teker, derece derece anlatma, öğretme ve uygulama metodudur. Kolaylaştırmanın bu manası ile anlaşılması, gerçekten İslam'ın esas telkin ve eğitim felsefesine uygundur. Bu hususta aynıyi takip edelim. Yeni Müslüman olanlara, ergenlik çacına yeni giren gençlere, Ergenlikten sonra günah işleyip tövbe edenlere şiddet ve sertlik gösterilmemeli, bütün ibadetlerde lütufla, yumuşaklıkla muamele, edilmelidir. Nitekim, İslam emirleri de teker teker ve derece derece gelmiştir. 35. Ayinin sözlerinde burada önemli üzerinde durulması gereken husus, ergenlik çağına eren Müslüman çocuklara, sonra dini vecibeleri yerine getirmeyen veya getirmemiş olan Müslüman isyankarlara karlara ve yeni Müslüman olmuş kimselere yumuşaklıkla muamele edilmesi gerektiğini vurgulamasıdır. Zaten bunların dışında kalanlar problem olmazlar veya onları da tedrici bir öğretime tabi tutmak mümkündür. Asıl dikkat edilecek husus ise, İslam'ın ilk anda uyguladığı tedrici metodun her zaman ve her yerde geçerli olmasıdır. Bazı kimselerin bu metodu heze, peygamberin zamanına hasretmeleri yanlıştır. Bunu herkes ifade ediyor, ama uygulamada hata yapılıyor. Said Burdenin naklettiği bir hadiste heze, peygamber, Muaz cebeli ve Ebu Musa Abdullah Eşari'yi, rivayet edenin dedesi, Yemen'e gönderirken onlara şöyle demiştir, ''Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.'' 36hz peygamberin durumlara göre Emirler verip tavsiyelerde bulunmasının bir örneğini de burada görmekteyiz dini eğitim ve öğretimden nasıl hareket edilmesi gerektiği bu örnekte en veciz şeklinde ifade edilmiştir yukarıda benzer bir hadisi izah etmiştik Ancak işin önemini ve bunun bir hüküm olmasıyla bir kanun ve prensip olması arasında fark bulunduğunu vurgulamak belirtmek lazımdır 35 aynı, Celi, S, 431. 36 Kirmani, Buhari Şerhi, C. 16, S. 168, C. 22, S. 2, Kastallani, C. 6, S. 418. aynı Buhari Şerhi, C. 8, S. 381, C. 10, S. 409. İbne'ye Hacer bu hadisin şerhinde şöyle önemli bir mana farkına işaret ediyor. Hz, peygamber sözünde nefret ettirmeyin buyurmuş. İnzar etmeyin, yani sakındırmayın, neticesi kötü olan şeyleri haber vermeyin, dememiştir. Aslında bu ikisi neticede aynı manaya gelir. Bu bakımdan şöyle denmesinin daha uygun olacağı düşünülebilir. Müjdeleyin, inzar ettirmeyin, alıştırın, munis kılın. Nefret ettirmeyin, böylece hem müjde, hem inzar, hem munis kalma, hem de nefret ettirmeme anlamlarına şamil olacak şekilde bir ifade kullanılmış olurdu. Bu itirazdan sonra i̇bn Hacer şu cevabı vermektedir, müjdeleme asıldır. Nefret ettirmeme ise lazım ve gerekli bir manıdır. İnzar etmeyin yerine nefret ettirmeyin kullanılamaz. Çünkü, inzar etmek yani neticelerin kötülüğünü bildirerek sakındırmak, İslam dininde mevcut olan emirlerden biridir. Bunun için inzar etme ve inzarda bulunma şeklinde bir emir verilemez. Ama nefret ettirmeyin emri verilebilir, verilmiştir ve bu her zaman cari olan bir emirdir. İnzar ile nefret arasında fark olduğundan inzar edilirken nefret ettirmemeye dikkat etme hükmü konmuştur, 37 inzar olacak ama nefret ettirme olmayacaktır. Burada inzarın, emere-i bilmaruf ve nehy-i anıla münker, iyiyi emretmek ve kötüyü nehiyetmek, prensibine uygun olarak icra edilirken nefret ettirmemenin göz önünde bulundurulmasının şart olduğuna dikkat etmek lazımdır. Zamanımızda en çok ihmal. 37 İBN Hacer, Buhari Şerhi, C, 8, S, 618, Kastallani, Buhari Şerhi, C, 6, S, 418, edilen ve en az bilinen esaslardan biri de Emre'i Bilmaruf ve münker kaidesidir. Ne var ki, bu kaide ve hükmün uygulamasında birkaç kaide daha vardır. Unutmamalı ki, kaidenin kaidesi vardır. Bir kaide veya hüküm konur, sonra onun uygulanması için ayrıca kaideler ve hükümler konur. Tatbik yolları ve yöntemleri gösterilir. Bu esas kaidenin tatbiki için en önemli kaide heze. Peygamberin nefret ettirmeyin sözünün gereği olan hükümdür. Bu bir hükmü ve emri anlatırken bunu korkutmadan, ürkütmeden, nefret ettirmeden, usandırmadan, zorlamadan ve yormadan yapmaktır. Kur'an'ın ve heze Peygamberin emri ve tavsiyesi aynı zamanda İslam'ın da öğretim ve telkin metodunun ilk kaidesi budur. Aynen kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gibi İbn Hacer'in nakline göre kolaylaştırma emrine açıklık getirme ve tatbikatta kolaylığı göz önünde bulundurmanın gereği olarak Taberi tarafından şu mana eklenmiştir. Nafile ibadetleri farz olmayan zorlanarak yapmak insanı bıkkınlığa usanca götürür ve ibadetleri bütünüyle terk etmesine sebep olur. Yahut aciz olduğundan dolayı farz namazını oturarak kılmasına izin verilmiş olduğu halde kendisini zorlayarak ayak takılarak kendini beğenmesi, fiyaka yapması, başkalarına karşı böbürlenmesi ibadetinin boşa çıkmasına sebep olur. Örneğin, yolculukta Ramazan orucunu tutmamasına izin verildiği halde kişinin kendini zorlayarak oruç tutması, Kolaylık Prensibine Aykırıdır, 38, 38 İbn Hacer, Buhari şehi C, 10 525. Hadisin izahında anlattığımız iki kaideyi günlük hayatımıza nasıl tatbik edeceğimizi gösterelim. Birinci kaide şuydu, mutlak emir tekrarı gerektirmez, 39 bunun manası şudur, bana gazete A denildiğinde gazete bir defa alındı mı? bu emir yerine getirilmiş olur, ikinci defa gazete almak gerekmez, bu emri veren kimse ikinci gün, niye bana gazete almadın, demek hakkına sahip olmaz, çünkü dün vermiş olducu mutlak emir ancak bir defaya mahsustur, mutlak emirler tekrarı gerektirmez, ifadesinin manası işte budur, verilen bir emir bir defa yapıldığı zaman, o emir yapılmış, Yerine getirilmiş olacağı için hükmü bitmiş ve emir olmaktan çıkmıştır. Öte yandan eğer bir emir şarta bağlanmışsa o şart bulunduğu anda emir de onunla beraber bulunur. Mesela, her gün bir gazete al, dendiğinde her gün bu emir tekrarlanıyormuş gibi her yeni gün yeni bir gazete almak gerekir. Böyle bir emir veren kimse, gazetenin alınmadığını görünce, niçin gazete alınmamıştır, sorusunu sorma hakkına sahip olur. Kaza namazı, bu kaidenin kaza namazı ile olan münasebetini de anlatarak kaza namazının olmadığını, kılınmayan namazların kaza edilmesi için yeni bir emrin gerektiğini söyleyenlerin de emirler tekrarı gerektirmez kaidesine dayandıklarını söylemek istiyorum. Söz, 39 Muhammed ve Hamza Fenari, 751-834-13, 50-14-30-M. Fusul Abedayı abedayi c C2S21 Muhammed b Ömer Fahrettin Razi 544-606 H 11 49 12 09 M El Mahsul C2S162V de Riyad 1979. Konusu farz namazlardır. Sünnetlerde kaza geçerli değildir. Çünkü onları kılmakta bir yükümlülük yoktur. Far namazların vakitleri tayin edilmiş olduğu için o vakit kılınmasına emir verilmiştir. Vaktin içinde kılınmamışsa vakti çıkmış olur ve başka bir namazın vakti girer. Başka bir namazın vaktinde bir önceki vaktin namazını kılmak için yeni bir emre ihtiyaç vardır. Kaza edilmesine dair bir emir yoksa o namazı kaza etmek dinin bir emri sayılmamaktadır. Bu, şu demektir. Namazın kaza edilmesi, Namazın farz olduğunu ifade eden emrin bir gereği değildir ve buna göre vaktinde kılınmayan namazları kaza etmek ilk emrin ne girmez. Vaktinde kılınmayan namazın kaza edilmesinin gerekli olmadığını Gazali şöyle anlatmıştır. Namazın kılınması için verilen mutlak emirden, namaz vakti geçtikten sonra kaza edilmesi gerektiği manası çıkarılamaz. Çünkü, akıl kaza edilmesi gerektiğini anlamaz. Söz. Lafız, sadece belirli bir vakit içinde namaz kılmayı ifade eder. Bu vakit de geçmiştir, artık telafi edilemez. O namazı başka bir vakitte kılmak, başka bir namaz olur, aynı namaz olmaz. Bu, aynen bir ibadeti emredildiği yerde yapmak imkansız olunca onu başka bir yerde yapmaya benzer. Mesela hac ibadeti yalnız Mekke ve civarında olması gerektiği halde, Oraya gidemeyen kimse için haccı başka bir yerde ifa etmek mümkün olmaz. 4-0 o halde, kılınmayan namazın da kaza edilmesi için şeriatta yeni bir emir verilmesi gerekir. Yahut ittifak edilen bir esastan yola çıkılarak, 40 bu parantez içindekiler benim açıklamamdır. Yapılan bir kıyas gerekir. Bu, Fakihlerin sözlerine mihaliftir. Onlara göre, namazın kılınması için verilen birinci mutlak emirden dolayı kaza gerekir. 41. Bu mesele ile ilgili olarak Karafi'nin açıklamasının da buraya alınması isabetli olur. Ona göre, namazın kazası yeni bir emir ile olur. Ebu Bekir Razı, bu düşünceye muhalif kalmıştır. Bu mesele iki kaideye istinat eder. Birinci kaide şudur, bir şey ile emretmek onu meydana getiren cüzleri de emretmek olur. İkinci kaide ise şudur, bir işin belli bir vakitte yapılması emredilmiş ise, bu şu demektir, o işin o vakitte yapılmasının bir yararı ve faydası vardır. Yoksa o işin diğer vakitlere değil de, o vakitte yapılmasını emretmek, o vakti tercih etmek sebepsiz olurdu. Birinci kaideye göre, belirli bir namazın belirli bir vakitte kılınmasına dair emir, Namazla ilgili iki şeyi gerektirir. Bunlardan biri namazın o vakitte kılınmasıdır ki, bu mürekkep, bileşik, olan bir şeyi emretmek olur. Bu bileşikteki cüzlerden birini yapmak imkansız olursa geriye ikinci cüz kalmış olur. Böyle bir durumda birinci cüz yerine getirilemezse de ikinci cüz yerine getirilebilir. Namaz emrinde birinci cüz namazın belirli bir vakitte kılınması, ikinci cüz ise namazın fiilidir. Buna göre, namaz emredildiği vakitte kılınmazsa istenilen bir vakitte de ifa edilebilir. Böylece kazada birinci emir ile sabit olur. İkinci kaideye göre ise durum şöyledir, mesela kamet, herhangi bir faydadan dolayı öğle namazına mahsus kılınmışsa ve diğer vakitlerde de, 41 Ebu Hamid Gazali, 454-505-1062 LLLM, El-Menhul, S-120 getirilmesine dair bir delilimiz yoksa, diğer vakitlerin kametsiz olması gerektiği açıkça anlaşılır. Aksi takdirde, o vakte mahsus kılınmazdı. Kaza namazının kılınacağına dair bir delil olsaydı, ikinci vakitte de birinci vakit gibi namaz kılınabileceği düşünülebilirdi. Eğer, kaza namazına ayrıca delil yoksa, kaza kılınmaz. Bu meselenin aslı böyledir. 42. Bu konuyu biraz daha açıklamak gerekmektedir. Mutlak emirler fiilin tekrar tekrar yapılmasını gerektirmez, diyen hanefilerde tercih edilen ve sahih olan görüş, şartlı ve kayıtlı da olsa emrin, bir fiilin tekraren yapılmasını gerektirmediği yolundadır. 43. İmam Pezdevi, namazın kaza edilmesi gerektiğini ileri sürerek gazaliye muhalif bir fikir ileri sürmüştür. Aslında İmam Pezdevi, Gazali'nin muasırıdır. Gazali, Pezdevinin buraya alacağımız izah tarzını görmüş ve fakihler derken Pezlevi'yi ve onun gibi düşünenleri kastetmiş olabilir. Yalnız şu hususu hatırlamakta yarar vardır. Bizim bir eserde gördüğümüz bir fikir, aslında daha önce yaygınlaşan ve birçok kimsenin fikrinin ifadesidir. Bizi burada ilgilendirecek olan nokta ise ibadetlerde emrin kazayı gerektirip gerektirmeyeceğidir. Gazali, gerektirmeyeceğini söylerken, Pezzevi de gerektireceğini iddia ediyor. Gazali'nin delilini ve izahını yukarıda gördük. Şimdi de Pezdevinin delilini ve izah tarzını görelim ki, mukayese etmek kolay olsun ve ulemanın ihtilafından istifade yoluna gidilmesi sağlanmış olsun. 42 Ebula Abbas Ahmet Bey İdris Karafi, 684 e 1285 M, Ettenki Hilfusul, S. 65, 66 Mısır 1306 43e Ali Alibe Muhammed ve Hüseyin Pezzevi 482h 1089m Eyllusul Cele, S123 Abdulaziz Buharinin keşful Esra şehri Alimler kaza hakkında ihtilaf etmişlerdir. Kimi yeni bir emirle nasıl maksud kimi de edilmesine dair emirden dolayı olması gerektiğini söylemiştir. Kazanın yeni bir emir ile olması gerektiğini söyleyenlerin delili şudur, ibadetin, kurbiyet, emredildiği zamanda yapılmakla ibadet sayılacağı bildirilmiştir. Zamanı geçince, kendisi gittiği için, bir benzerinin 44 yapılıp yapılmayacağı, ancak yeni bir emir ile bilinir. Kıyas ederek benzerini yapma yoluna nasıl gidilebilir? Vaktin fazilet sıfatı kalmamıştır. Alimlerden kazanın, Edayı gerektiren emir sebebiyle yapılabileceğini söyleyenlerin açıklaması şöyledir, Yüce Allah, oruçta kazayı emirle farz kılmış ve şöyle demiştir, sayısınca diğer günlerde, 45 namazın kaza edilmesi de hadise sabittir. Hz, Peygamber, namazda uykuya kalan veya namazı unutan kimse, hatırladığı zaman onu kılsın, hatırladığı an, onun vaktidir demiştir deriz ki işte bu hususta kaza emirle nas gerekmiştir bu makuldür anlaşılırdır çünkü ede etmek farzda vakti geçince tazmin edilmek ödenmek üzere vakti geçmiş olur İnsan o ibadetin benzerini yapma gücüne de sahiptir 46 44 bir namaz Vaktinde kılınırsa ona Eda denir. Ayrıca vaktinde kılınan namaz için emredilen namazın aynısının kılındığı tabiri kullanılır. Eğer, namaz vaktinde değil de vakti çıktıktan sonra kılınırsa, buna namazın benzeri kılındı denir. Çünkü vakit çıkmış olduğundan aynilik vasfını kaybetmiştir. 45 Bakara 2, 185, önceki cümle şöyledir, hasta olan veya yolculukta bulunan kimse, sayısınca tutamadıkları günleri diğer günlerde tutsunlar. 46 Fahrul İhsam Ebul Hasan Ali ve Muhammed Pezdevi, El Usul, Cele, Se, İnci, Pezdevi'nin usulünü şerh eden Abdülaziz Buhari, 730h1329m'nin açıklamasından birkaç cümleyi buraya almak meselenin boyutunu göstermişi alacağı için faydalıdır. Mizan müellifi alimlerimiz vakti tayin edilen ibadetlerin kazası hususunda ihtilaf etmişlerdir. İbadet yapılmadan vakit çıkmışsa, ilk emre göre mi yoksa yeni bir emre göre mi kaza edilir? Bir kısım alimler ilk emre göre, diğer bir kısım alimler de yeni bir emre göre kaza gerekir, demiştir. Sadrul ül bu Ebu Bir Yusr, bunu şöyle nakletmiştir, fakihlerin çoğunluğu, vakit geçince, Emredilen şey borç olarak kalmaz. Başka bir vakitte kaza edilmesi için başka bir delile ihtiyaç vardır demiştir. Bazıları ise ilk emre göre emredilen şey boyunda borç kalır demiştir. Bunun için kaza etmek yeni bir emre dayanmaz, Birinci emre göre kaza edilir. Bu fikirde olanlar şunlardır. İmam Ebu Zehid, debusi, Şemsul Eeğime Musamnf, Pezlevi, ile ona uyanlar, Şafiilerin bazıları, Hanbeliler ve hadisçilerin çoğunluğu, ama, Iraklı Hanefiler, Sadrul ı ve mebul Yusr, Hanefi, ve el ve Elifi, Hanefi, ile Şafiiler ve mutezilenin çoğunluğu ise kazanın yeni bir emre ve yeni bir delile dayanması gerektiğini söylemişlerdir. Bu ihtilaf, ede ile kaza arasında makul benzerlik olması halinde, yani vaktinde kılınan namaz ile vaktinden sonra kılınan namaz arasındaki benzerlik gibi, mevcuttur. Eğer, böyle makul bir benzerlik yoksa, ittifakla onun yeni bir emre muhtaç olduğu ifade edilmiştir. 47. 47. Abdülaziz Buhari, keşf La Esrar Şerhi Usul ile Pezdevicele, S. 139. Vaktinde Yapılamayan ibadetlerin Özellikle namazın vaktinden sonra kılınıp kılınamayacağına dair iki görüş ortaya çıkmış bulunmaktadır. Her ikisini de benimseyen büyük alim ve müçtehitler vardır. Bu hususta, bize burada gerekeceği kadar açıklamalarına yer verdik. Uzun zamandan beri, yani takriben 30 yıldır, kaza namazının olmadığını kahne olmuş ve bunu gerektikçe anlatmışızdır. Şimdi bu kısa araştırmada da görüldüğü gibi kazanın gerektiği ve gerekmediğini söyleyenler mevcuttur. Biz gerekmediğini söyleyenlerin isabet ettiklerine dair daha önce elde etmiş olduğumuz kanaati muhafaza ediyoruz. Kamuoyu bunu yeni duyacağı için, halkın eski alışkanlığın ve tek taraflı bilginin tesirinde kalarak kötü düşüncelere, Gereksiz infiale düşmesine engel olmak ve ilmi meseleleri sabırla ve araştırma kafasıyla ele almasını temin etmek üzere biraz daha açıklamayı gerekli görmekteyiz. Önce usul yönünden yani usul ile fıkıh ilmine göre meseleyi özetleyelim. Kaza olmaz diyenler, kaza için ayrıca emir verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Kaza olur diyenler ise, birinci emrin hem edayı hem de kazayı gerektireceğini ileri sürüyorlar. Bu noktada kaza olmaz diyenler haklıdır. İkinci bir nokta kaza olmaz diyenlere karşı, kazayı müdafaa edenler Kur'an'dan ve hadisten, kendilerine göre kazayı gerektiren birer misal getiriyorlar. Kur'an'daki misal, hasta ve yolcu olanın orucunu başka bir günde tutabileceğini ifade eden ayettir. Bu ayete dayanarak orucun kaza edilebileceğini iddia etmek, usul bakımından doğru olmamalıdır. Çünkü Ayette Ramazan doğruç tutması farz kılınmamış, muhayyer bırakılmıştır. Tutamadığı orucun kazasının vaktini tayin etmek mükellefe bırakılmış, Ramazan'ın dışında da tutmasına müsaade edilmiştir. Ramazan'ın dışında bir vakit onun namına meşru bir ede vakti olarak kabul edilmiştir. Bu gibi kimselerin tuttukları oruçlar kaza değil, edadır. Bundan dolayı bu ayet, kaza orucuna emir olarak kabul edilemez. Çünkü Ramazan doğruç tutmak şartı bağlanmıştır. O şarta göre ne zaman tutacağı belli olacaktır. Şarta hakkuk edince, mükellef muhayyer sayılmıştır. Onun için orucu Ramazan'da tutması kesinlik kazanmamıştır. Bu daha ilk anda böyle olmuştur. Kaza etmeyi hadisi şeriflere dayanarak iddia edenlerin ele aldıkları hadisi şerifler ise şunlardır. Hz. peygamber ve yanındakiler, Gece yolculuk yaparken sabaha karşı konmuşlar ve uyumuşlar, güneş üzerlerine doğmuş, bu sebeple sabah namazını güneşin doğuşundan sonra kılmışlar, 48 başka bir hadise göre heze, peygamber bir namazı unutursanız, hatırladığınızda onu kılın buyurmuştur, 49 heze, peygamber başka bir hadisinde ise namazdan kaldığınız veya onu unuttuğunuz zaman, hatırlayınca onu kılın, onun vakti o zamandır buyurmuştur. 50. Alim ve müctehidlerin bu hadisi şeriflere dair fikri değişiktir. Alimlerin bir kısmı bu hadislere dayanarak vaktinde kılınmayan namazların kaza. 48. Buhari, c. S. 122. 49. Aynı Buhari şerhi, c. 2, s. 606. 50. Buhari, c. S. 122. Aynı Buhari şerhi, c. 2 S. 606. edilmesi gerektiğini ileri sürüyor. Nasıl ki, uyuyarak veya unutarak namaz vaktini kaçıran bir kimse kaçırdığı namazları kılabiliyorsa, kasten namazı terk eden kimsenin de terk ettiği ve kılmadığı namazları kılması gerekir. Bunlar, kasten kılmayanı unutarak veya uyuyarak kılmayana kıyas yaparak kaza kılması gerektiğine hükmediyorlar. 51. Diğer alim ve müçtehitlere göre, Kasten namazı terk edenin kaza kılması gerekmez. Namazı kasten kılmayana kazanın gerekmeyeceğini söyleyen kimseler arasında sahabeden şunlar zikredilmektedir. Hz. Ömer, Hz. Ömer'in oğlu Abdullah, Said bebi B. Vakas, İbn Mesud, Selman Farisi, Kasım Bey Muhammed, Bedi Bey Meysere, Muhammed Beşir'in, Matraf, Bey Abdullah, Ömer be Abdülaziz, Salim Bey Cada. Ebu Abdurrahman Eşari, 5-2 bunların açıklaması şöyledir, vaktin dışında namaz kılmak sadece uyuyana ve unutana mahsus kılınmıştır, unutan veya kalan namazı kaza eder, hadis, bunun dışında kalanlara şamil olmaz, 5-3, buradaki münakaşa ve ihtilaf hakkında şunu söyleyebiliriz, birinci olarak, Hz. peygamber, Uyu yakalan veya mu tam namazı kılsın ve onun vakti o zamandır derken namazın vakti geçerken farkında olmadığı ve şuuru halde bulunmadığı için namazın edası ona teredtüp etmedi Böylece vakit onun uyanık olacak haline kadar uzandı demek istemiştir 51 müsimce 5 S193, ile, C, 2, S 193 nevi ile kasstalanı c2s71 aynı C2s. 607, 52. Aynı, C, 2. S, 608. 53. Aynı, C, 2. S, 608. İBNA C Raskalani Şehri, C, 2. S, 71. İkinci olarak Heze, Peygamber kılsın buyurmuş kaza aitsin dememiştir. Demiş olsaydı da hadisteki kaza eda manasındadır. Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi lugat manasında yapmak demektir. Fukaha tarafından terimleştirilen kaza manasında değildir. Üçüncü olarak, uyuyakalan ve unutan ifadesinden namazını devamlı kılan kimseler anlaşılmalıdır. Bunlar bir namaz vaktini kaçırdıklarında aslında kaçırmış sayılmazlar. Hadiste bu gibi kimselerin kaçırdıkları namazı telafi ederek namaz kılması silsilesini kesintisiz devam ettirmeleri gerektiği kastedilmiştir. Fukaha, alimler. Buna tertip derler. Bu doğrudur ve alimlerin ifadesine göre ki bu hadisi şerife dayanır unutan ve kalan günaha girmemiştir. 54 çünkü şuurlu bir halde değildir. İnsan şuurluyken sorumlu olur. Dördüncüsü, kasten namazı terk edene kaza gerekmez, demenin kişiye çok daha ağır bir yük ve külfet yüklemek olduğu üzerinde durulmamıştır. Namazın kaza edilmesi, namaz kazaya bırakılmaz. Her durumda ve her halükarda namaz kılınacak demektir. İleri gelen sahabeden olan Heze, Ömeroğlu Abdullah, Said, Beyeb-i Vakkas, İberne Mesud ve Selman Farisi namaz kaza edilmez diyerek namazın önemini anlatmak istemişlerdir. Yoksa namazı ihmal edenin veya kasten terk edenin daha karlı çıkacağını düşünmemişlerdir. Aksine namazı kasten terk edenlerin, onu kaza ederek cezasını ödeyemeyecekleri kastedilmiştir. Namaz kılmayanın daha karlı çıkacağı kimsenin aklına gelmemelidir. Bu kadar sıkıntılara katlanıp namazını, 5-4-A-G'ye, samimiyete kılan bir kimseyle hiç kılmayan veya namaza aldırış etmeyen bir olur mu? Burada sorulacak bir soru vardır, o halde namazlarını kılmayan bir kimse ne yapacaktır? Kaza ile de telafi edemeyecekse, bunun durumu nasıl düzelecek veya hiçbir çıkış yolu olmayacak mıdır? Bütün günahları içine alacağı için, bu sorunun çok geniş bir şekilde cevaplanması gerekir. İslam günahların cezalarını da içine alır. Ancak, biz sadece namaza ilgili olarak diyebiliriz ki, cezalar iki kısımdır. Birincisinin belli edilmiş ve tayin edilmiş bir cezası vardır, buna kefaret de denebilir. İkincisinin kefareti ve belli bir cezası yoktur, o ancak tövbeyle affedilir, ancak, tövbenin önemini iyi kavramak lazımdır, birçok kimsenin zannettiği gibi dil ile tövbe ettim demekle tövbe olmaz, tövbenin silemeyeceği, affettiremeyeceği günah yoktur, tövbe çok büyük sorumluluk ve ağır bir şuur halidir, tövbe, küfrü ve Allah'a ortak koşma gibi en büyük günahları bile siler. Sövbeden başka hiçbir ceza ve kefaret bu günahları silemez. İşte namazı kasten terk eden de tövbe etmekle bu günahtan kurtulabilir ve kılmadığı namazların kazası da gerekmez. Aslında kasten kelimesi sağır bir mana taşır, inadına yapmamak gibi bir mana da düşünülürse, inkara ve küfre kadar götürür, bunu tembellikten, başkasından çekindiği için veya namaz aklında olduğu hal imkansızlıktan dolayı namaz kılamamak şeklinde anlamak daha münasip olur. Fıkıhta Kaza Namazı 5-5 Namazın kaza edilebilmesi için, kaza edilmesine dair ayrıca emir verilmesini gerekli görenler kazayı da ayrıca Kur'an'a dayandırmak isteyenlerdir. Namazın edasına yani kılınmasına ait birinci emrin, Kazasını da gerektireceğini ileri sürenlerin fikri ise içtihadi bir hüküm sayılmaktadır. İçtihadi hüküm şer'i delilde Kur'an ve hadis açıkça mevcut olmayıp müçtehidin anlayışına dayanır. Başka bir müçtehi o şekilde anlamayıp kazaya hüküm vermeyebilir. Bu tartışma usul ile İslam hukuk felsefesi tartışmasıdır. Ama fıkıh kitaplarına müracaat edeceğimiz zaman Hanefi fıkıh kitaplarında namaz bahsinde kaza namazı şeklinde bir başlık altında meseleye dair usul değil, fıkıh yönünden oldukça bilgi verilmektedir. Oysa Şafii fıkıh kitaplarında namazın kazası diye bir başlık kullanılmayıp, namazı kasten, tembellikten veya inkardan dolayı terk edenlerin hükümleri anlatılmaktadır. Verilen hükümlerin tafsilatını buraya almaya imkan yoksa da bir tanesini zikredelim tembellikten dolayı namazı terk eden, ceza olarak öldürülür, 56 ancak, namazı özürsüz terk edenin, hemen kazasını yapmasına hüküm vermelerinden de namazın kaza edilmesine taraftar oldukları anlaşılıyor, 57, 55 Hüseyin Atay, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı, 5, S, 1130,1988 56. Buzdikeri Yahya Nevevi 631 dir 677 h 12 33 12 78 m. Munil Muhtaç, Cele, S. 327. Muhammed ve Ahmet Şirbine Hatip 877 1570 m. Şerbiye, Mısır, 1958. 57. Aynı eser 328. Bizim öğrenmek istediğimiz bir husus. Namazı tembeylikten dolayı kılmayan kimsenin öldürülmesine dair verilen hükümdür. Acaba İslam tarihi boyunca bu hüküm tatbik edilmiş midir? Yoksa, tarih boyunca hiçbir Müslüman namazı terk etmemiş midir? Yalnız zamanımızda mı tembeylikten dolayı namazı terk edenler bulunmaktadır? Gördüğümüz kadarıyla bugün namaza ilgili çok sıkı tedbirler alan Müslüman memleketlerde bile, Namaz kılmadığından dolayı dayak katılan veya öldürülen kimseye rastlanmamaktadır. Böylece bazı fıkıh hükümlerinin verildiği zaman ve zamanımızda tatbik imkanı olmadığı ortaya çıkmış olmuyor mu? Buna göre fıkıh kitaplarında imam ve müçtehitlerin içtihadi fikirlerini okurken, anlarken bu fikir ve hükümlerin tarihte tatbik edilip edilmediğini, şartlarını günümüzde tatbik imkanı olup olmadığını hesaba katarak Onların doğru, yanlış veya aşırı olup olmadığını düşünmek ihtiyacı doğmaktadır. Hanbelilerin en meşhur fıkıh ve hadis kitapları olan İbn i Kudamen'in el adlı eserinde de namazın kazabası olmayıp, namazı inkar ederek veya bilerek tembeylikten ötürü terk edenin cezası anlatılır. Farziyetini bilip inkar eden bir kimse, kafir sayıldığı için tövbe etmezse öldürülür eğer tembellikten dolayı terk ediyorsa ve bundan vazgeçmiyorsa 3 gün hapsedilir ve sonuçta yine vazgeçmezse öldürülür, 58 namaz kılmayanı kafir saymak karicilerin. 58 Abdullah Ebu Muhammed be Ahmet be Kudama, 620 H. 1223 M. El-Muni, Şerhül Muhtesar, Ebil Kasım Ömer be Hüseyin Araki, 334 H. E 946 M. C. 2, S. 299 1972. mezhebidir. Ebu Hanife'ye göre namazın terkinden kimse öldürülmez. Çünkü heze peygamber üç şeyden dolayı kişi öldürülür demiş. Bunların içinde namazın terk edilmesini zikretmemiştir. 59 meseleyi BNK'nın Kitabus Salat adlı eserinde namaz kılmayan kimsenin hiçbir ibadetinin kabul olmayacağını söylemesinin atmış İslam'ın ve Kur'an'ın esaslarına aykırı düştüğünü görmek lazımdır. İBNK aynı eserde altı bir namazı terk etmenin itikat bakımından küfür olmadığını, ancak ameli küfür olduğunu anlatmaktadır. O halde namaz imandan bir cüz değil, imanın gereğidir. Buna göre namaz diğer ibadetlerin kabulünde rol oynamamalıdır. Delillerinin cevabı alimlerce verilmiştir. İBN Kudama adı geçen El adlı eserinde Abdullah B. Ömer'den heze, peygamberin şu sözünü naklettikten sonra fikrini belirtir. Heze, peygamber, le ilahe illallah, Allah'tan başka tanrı yoktur, diyenim cenaze namazını kılın demiştir. Bu Müslümanların icma ve ittifak ettiği husustur. Çünkü hiçbir asırda namazı terk edenin cenaze namazı kılınmadığı, Müslümanların kabirlerine gömülmediği, mirasından veya varisinden mahrum olunduğu, karı-kocadan birinin namazı terk ettiği için boşandıkları veya ayrıldıkları işitilmiş ve duyulmuş değildir. Eğer, namaz kılmayan kafir olsaydı, bu hükümler ona, 59 aynı yer, 60 nakleden Muhammed Hamid el-Fakki, Hamişel Muntekamine Ehbarül Mustafa'ya Bula Berekat Abdüsselam Betemiye, Cele, S. 197, Mısır, 1323. 61 Kitabussalat, S. 69. Uygulanmazdı ve Müslümanlar namazı terk edenin kaza etmesi gerektiğini söylemezlerdi, 62 buradaki kaza bizim söylediğimize aykırı değildir. Bizim izahımız iyi okunmalıdır. Netice olarak şunu açıkça belirtmek isterim. Namazın edası yani zamanında kılınması önemlidir. Namazın zamanında kılınmamasını dört sebebe dayandırmak ihtimali bir vaka olarak görülmektedir. Yukarıda geçtiği gibi uykuya kalarak namaz vaktinin geçmesi, iyi namazı unutmuş olarak vaktin çıkması, iyi zor ve sıkıntılı bir durumda namaz kılma imkanının bulunmaması. Beylikten ve üşenmekten ötürü namazı kılmamak, birinci ve ikinci maddelerdeki hükümleri yukarıda anlattık. Özeti şudur, Hz. Peygamber Hayber savaşından dönerken, uyku basınca bir yerde gecelediler. Bilala, bizi bekle, dediyse de o da dayanamadı, uyudu. Ancak güneşin kızdırması ile uyandılar ve sabah namazını güneşin doğuşundan önce kılamadılar. Hz. Peygamber bir emir verdi. Sabah namazını kıldıktan sonra Heze, peygamber uyuya kaldığınız veya unuttuğunuz namazı hatırladığınızda ve uyandığınızda kılın. O namazın vakti o zamandır. 63 buyurdu. Bu kaza sayılmaz. 3. maddedeki hükme gelince Heze, peygamberin Hendek Savaşı'nda öyle ikindi, akşam. 62 BN Kudama, El Muni C2S 301. 63 Müslim C5 S, 181, 193. ve yatsı olmak üzere dört vakit namazı savaşın şiddeti, sıkışık ve zor durumu dolayısıyla kılamamış olmasıdır. Gece bunları kaza etmiştir. Aslında yatsıyı zamanında kılmıştır yani iki vakit kazaya kalmıştır. Böyle sıkışık zamanda, insan namaz kılma imkanını bulamamışsa, fırsat bulduğu ilk anda onları kılar. Çünkü sıkışıklık ve imkansızlık bir özür teşkil eder. Bu şekilde kılmaya fakihlerin deyimiyle kaza denilebilir. Aslında Kur'an'da ve hadiste kaza ve eda aynı manada kullanılmıştır. Önemli olan belli bir vaktin namazının kılınmasıdır. Buna eda veya kaza demek, farklı bir hüküm doğurmaz. Heze, Peygamber savaş gibi pek önemli, zor bir durum dolayısıyla namaz kılamamıştı. Müslümanların, Yalnız savaş alanında zorlukla karşılaşacaklarını düşünmek, dar ve kısıtlayıcı bir mana olur. Bugünkü hayat şartlarında bazen öyle zor ve sıkışık vakitler olur ki, insan namaz kılma imkanı bulamaz. Namaz akılından çıkmış değil, onu hatırlıyor, ama kılamıyor. Böyle durumlarda kılamadığı namazları, sonradan kılar. Şahsen bu gibi zor durumlarda kılamadığım namazları sonradan tertipli de olarak kıldım. Bu şekilde imkansızlık ve zorluktan dolayı kılınamayan namazların vakitlerinden sonra kılınması heze, peygamberin tatbikatına uygundur, 64 bunun fıkıhta anlatılan kaza olmadığını anlarız, 4. maddede zikredilen tembellik, gevşeklik, ihmal ve aldırış etmemek gibi sebeplerden dolayı vaktinde kılınmayan namazların kazası olmaz, bunlar. 64 Ebu Bekir Merginani, 593 Ebin 196 M, Fethullah Kadir Şerh içinde Cele, S, 346 ve de, ancak, tövbe ile affa uğrar, çünkü tövbe en büyük günah olan putperestliği silip götürdüğü gibi namazı ihmal etmek gibi büyük bir günahı da silip götürür, Kur'an-ı Kerim'de namazı terk edenlerin ve şehvetlerine uyanların cehenneme girecekleri, ancak tövbe edip işlerini düzeltenlerin affedilip kurtulacakları ifade edilmektedir, onların ardından, ya karışı bırakan ve eğilimlerine uyan bir nesil geldi, İşte bunlar kötülükle karşılanacaklardır, ancak bağışlanma dileyen ve inanan ve yararlı iş yapanlar bunun dışındadır, bunlar, hiçbir kıyıcılığa uğratılmadan, Rahmanın kullarına görülmeyen de söz verdiği cennete, daimi mutluluk genetlerine gireceklerdir, 65 namaz insanı Allah'a karşı sorumlu kılan büyük bir ibadettir, onu ihmal ve terk eden ancak Allah'tan af dileyerek işledici günahı affettirebilir, tövbe etmesi, kaza etmekten daha önemli ve daha ağır bir iştir, çünkü, Kendisini bütün varlığı ve şuuru ile Allah'ın huzurunda suçlu hissetmesi büyük bir dönemeçtir. Namazı kaza etmesinde bu şuur bulunmayabilir. Aslında namazın terkide tövbeye sebep olarak bu şuuru meydana getirmişse yerini bulmuş ve insanı uyarmıştır. Kişi daha sonra işlerini düzeltip iyi işler yapacaktır. Kaza namazı yukarıdağı İyi, i̇yi, iyi maddelerin dışındaki ihmallerden dolayı uzun zaman kılınmamış ise, kılmadığı namazları kılmak ve tertiplemek insana vakit namazını kılmaktan daha ağır ve külfetli gelebilir. O kadar çok namazı nasıl kaza edeceğini düşünerek büsbütün ümitsizlice düşer, dinden daha çok uzaklaşır ve soruya da, 65 Meryem 19, 59, 60. Kendisini zora sokarak korku ve endişe ile bu günahın psikolojik baskısı ve ağırlığı altında hayatını üzüntülü ve huzursuz bir şekilde sürdürmeye çalışır. Sonradan ve özellikle emeklilikten sonra Müslümanlığa başlayanlar gibi etrafını tedirgin ve huzursuz eder. Müslümanlık yapıyorum diye İslam'ın maruf olan edep ve nezaket kaidelerine aykırı hareket ederek başka günahları işlemeye sürüklenir. Bunlar hep görülen ve yaşanan olaylardır. İnsan, tövbe ile temize çıkmanın sevinci ve neşesi içinde canlı bir şekilde zevkle ve huzurla Müslümanlığa ısınır. Başkalarına daha olumlu ve iyi bir örnek olur, onların da aynı şekilde huzur içinde Müslümanlığa başlamalarına sebep teşkil eder. Zaten İslam dini işkence etmek, hayatın zevk ve neşesini kaçırmak ve hoşluğunu yok etmek için gelmediğini, insanlara birçok kolaylıklarla huzur ve saadet getirdiğini açıkça ifade etmektedir. Bu huzur ve saadetin hem bu dünyada hem de öteki dünyada olacağını vaat eder. Bu dünyada sıkıntı çekip kendini zora sokarak öteki dünyada saadete erişileceğini asla kabul etmez ve böyle bir iddiada bulunmaz. Müslüman her yerden eşeli, enerjik, huzurlu ve mutlu olacaktır. İşte Tövde'nin en büyük görevi, İnsanı kul hakkı dışındaki günahlardan arındırarak huzura kavuşturmaktır. Tövbe sayesinde, insan eskiden yaptığı günahları her an düşünüp hayatını zehir etmez, felce uğratmaz ve işlemez hale koymaz. Müslüman daima canlı, hareketli, doğru, dürüst olmak şartıyla hayat adamı olacak ve hayata hükmedecektir. Bunun için, geçmişe üzülmeyin 6-6 altı altı denmiştir geçmişteki günahları bir tövbe ile silip süpürmek imkanı, İslam'da her zaman mevcuttur, kişi bilerek veya bilmeyerek bir günah işlemişse, hemen akabinde tövbe etmelidir ki, öncesiyle sonrası arasında bir kopukluk olmadan hayatını daima İslami çizgide muhafaza etmiş olsun, İslam'ın, insanoğluna en büyük hediyesi, onun onurunu en çok koruyan hükmü ve prensibi, kendisini kimseden aşağı görmeden, Kimsenin aracılığına muhtaç olmadan, günahını ve sırrını kimseye açmadan, doğrudan Allah'a yönelip tövbe edebilmesidir. Bunun için Müslümanın kendi günahını başkasına anlatması hiçbir surette doğru değildir. Günahının kendisiyle Allah arasında kalması şarttır. Bu esasa göre günahını gizli işleyecek ve günah işlediğini kimseye sezdirmeyecektir. Çünkü başkasına gösterir veya anlatırsa, Günahın adet haline gelmesine sebep olur, böylece günahı büyür ve katlanır, başkalarını günaha sokarak ayrıca günah kazanır, kim de kötü bir şey aracılık yaparsa, kendisine ondan bir benzeri vardır, 67. O halde Müslüman, bir günden sonraya namazı kalmışsa, tövbe eder ve ondan sonraki farz namazlarını kılmaya başlar, farzların öncesinde ve sonrasında bulunan sünnetleri kılması gerekmez. Bol vakt olduğu ve daha önemli bir işi olmadığı zamanlarda, tembel tembel durmamak için nafile namaz kılması uygun olur. Nafile kılmak için boş vakit aramaya gerek yoktur, istirahat etmek de gereklidir. Nafile, 6-6 Hadid 57, 22, 23, 6-7 Nisa 4-85. Namaz, Müslümanı hareket ettirmek ve tembellikten kurtarmak içindir. Müslüman daima hareket halinde olacaktır. Böyle zamanlarda nafile namaz en iyi ibadet sayılır. Bir hadisi şerif teheze, peygamber şöyle der, Müslümanlar, farz namazlardan sorguya çekildikleri zaman, eğer namazları eksik çıkarsa, Yüce Allah, bakın nafile namazına, onlarla tamamlayın, buyuracak, 68 burada sorguya çekileceği. Farz namazın terkinden ve diğer günahlardan tövbe edilmeyenlerindendir. Tövbe ettikleri günahlardan sorguya çekilmeyeceklerdir. Aksi takdirde tövbenin hiçbir manası kalmaz. Zira ibadetlerin en büyüğü tövbedir. Tövbe, Allah'ı insanın şuuruna sokar ve insanı Allah'la karşı karşıya getirir. İnsanı Allah'ın yüceliğini hissettirir ve o şuurun ağırlığı altında insanın günahları eğrir gider. Hadisi Şerifte benim dışında kalan ve farkında olmadan kılınmamış olan farz namazların yerine ile namazların hesaba katılacağı ifade edilir. Namazın farz ve ile olanı yoktur. Her türlü ibadetin veya fiilin farz, ile ve mendup olanı bulunmaktadır. Bunlar Müslümanların hayat şartlarına, zamanlarının olmasına ve imkanlarının bulunmasına bağlıdır. Bazı alimler kazanın gerekliliğini, namaz emreden hükmün bir gereği saymalarının kuvvetli olmadığını görmüşler, bu sebeple ikinci bir emir aramışlardır. Yukarıda geçen tutulmayan Ramazan orucunun daha, 68 Muhammed ve Abdullah Tebrizi, Mişkatul Mesabih, C.L.S. 211, Petersburg, 1898, Rusya, Ahmet Bey Hanbel Tertib El Musnet, Ahmet Benna, C.2, S. 224, Elterimizi C 2 S 206. Sonra tutulmasını ve uyuya kalarak veya unutularak kılınmayan namazın daha sonra kılınmasını ikinci emir saymışlardır. Fakat yanıldıkları husus, buradaki emrin yalnız bu namazlara ait olduğunu sanmalarıdır. Her zaman dediğimiz gibi, önce fikri benimseyip sonra bu fikre delil aradılar. Burada kendilerine bir delil olmadığını açıkladık. Böylece namazların kaza edilmesi için birinci emrin yeterli delil sayılamayacağı ve ikinci bir emrinde bulunmadığı sabit oluyor. Doğrudan Allah'a karşı yapılan işler ve amellerde emre uymama, kaza ve kefaretle değil tövbe ile af olur. Dinin hükümlerinin iki türlü yükümlülüğü ve iki türlü hükmü bulunmaktadır. Birinci tür yükümlülük emirlerin bu dünyada yerine getirilmesidir. İkinci yükümlülük, aslında birincisinin sonucudur. Buna yükümlülük dememizin sebebi, birincisinin neticesini ve yükünü yüklenmeyi gerektirmesidir. İki hükümden birincisi bu dünyada verilir. İkinci hükümde, birincinin neticesi olarak öldükten sonra yürürlüğe girer ve öteki dünyada verilir. Dinin emir ve yasaklarında insanlar için yarar ve zarar göz önünde bulundurulur. Bunlar insanlara aittir. Herhangi bir emir verilmiş ise, o emrin mutlaka bir faydası vardır. Eğer, belirli bir zaman dilimi içinde yapılması şart koşulmuş ise, o zamanda yapılmasının mutlaka bir faydası vardır. Eğer zamanı geçerse, o fayda elde edilemez. Namazın belli vakitlerde kılınması da bunun gibi süreli bir emirdir. O müddet içinde yapılmazsa, o fayda kaybolmuştur. Bir daha elde edilemez. Başka bir vakitte kılınması o faydayı telafi etmez. Şöyle diyelim, Sonbaharda buğday ekmesi gereken bir kimse, buğdayı kışın veya ilkbaharda ekerse bir faydası olmaz. Tohumluk buğdayı zayi eder. Bu sene sonbaharda ekemediği buğdayı gelecek sohbaharda eker denemez. Çünkü gelecek sonbaharda ekeceği buğdayı önceki senenin mahsulünü vermeyecektir. O halde önceki senenin mahsulü zayi olmuştur. Onun telafisi yoktur. Artık dikkat edip bir daha böyle bir hataya düşmemeye çalışmak gerekir, bu, insana bir titizlik kazandırır, bunun gibi, öğle namazını öğle vaktinde kılmayan bir kimse, öğle namazını öğle vaktinde kılmanın yararını yitirmiştir, kılmadığı öğle namazını ikindi, akşam veya yatsı vakitlerinde kılmakla kaybettiği yararı elde edemez, gelecek günün öğle vaktinde kılmasına da gerek yoktur. Çünkü gelecek öğle vaktinin öğle namazı vardır, onu kılacaktır. Bir daha kılması gerekli ve faydalı olsaydı, Yüce Allah ona göre namazı iki kat artırırdı. Geçen öğle namazını kılmak için, öğle namazı olmayan bir öğle vakti bulmak lazımdır ki, bu imkansızdır. Çünkü her öğle vaktinde bir öğle namazı vardır. Ama oruç böyle değildir. Ramazanda tutulmayan bir oruç başka bir günde tutulabilir. Zira Ramazan dışında bütün günler oruç tutmak için boştur, bayramlar hariç. Nasıl ki Ramazan'ın bir gününde iki oruç tutulamayacaksa, bir vakitte iki farz namazı kılmakta meşru kılınmamıştır. Birine da diğerine kaza demek suret ile yapılan ayrım kafi değildir. Bu iki kelime birbirinin yerine kullanılabilir, suni bir ayrıma gitmeye gerek yoktur. Maddi şeylere kıyas yapılarak namazın ödenmesi gereken bir borç, olduğu, zamanında ödenmezse daha sonra ödenmesi gerektiği fikri doğru değildir. Çünkü zamanından başka bir zamanda onun yerini tutan aynı cinsten bir ibadet zaten vardır. Bu sefer onun varlığını yerinden kaydırmak olur. Sonra usulcülerin tabiriyle, oruçta günün miyar ve namazın vakitleri de vaktin muvası olması, başka namazların sımasına imkan vermesi, ile de araya bir fark koymaya da gidilemez. Bu, ancak naf ile ve sünnet namazlar için doğru olur. Ama iki farz namazına müsaat olmaz. Bir farz namazı vaktinde iki farz namazı olamaz. Oruçta vakit miyar olduğu için, oruç bütün vakti kaplar. Oysa namaz, Vaktin ancak bir kısmını kaplar. Yukarıda bu meseleyi etraflıca incelemiş olduk. Sahabe, müçtehit ve alimlerin bu hususta ayrı fikirlere sahip olduklarını gösterdik. Emirlerin tekrar tekrar yapılması gerekmediğini söyledikleri halde emrin hem edaya hem de kazaya delalet ettiğini ileri sürerek namazın kaza edilmesi gerektiği sonucuna varmaları altı dokuz kuvvetli sayılmamıştır. Bunları tekrar alüzum yoktur akrabe habisinde üzerinde durduğu gibi haccın her yıl farz olması zorluğu hesaba katılarak heze peygamber tarafından doğru bulunmamıştır. Kaza namazı da zorluk getirecek bir farz olacaktır. Namaz kılmak isteyen bir kimsenin kılmaya karar verdikten sonraki namazları kılması yeterlidir. Çünkü önceki namazların yerine geçecek her vakit bir farz namazı 69 taf tazami Cele, S, 305-307, Muhammed Şeykani, Irşadıl Fuhul, S, 93. bulunmaktadır. Yukarıda anlattığımız gibi, eskiden kılınmayan namazlardan dolayı tövbe edilir, en büyük kefaret töbedir. Vakit namazlarının farzları kılınır, fırsat ve vakit varsa sünnetler de kılınır. Bu sünnetlerin yerine kaza namazı kılınması meşru olmaz. Bir vakitte iki, üç farz kılınamaz. Bu durumda kendisini çok zorlamış olur ve farz namazları çiftlemiş olur ki, bu meşru sayılmamıştır. Sünnet kılmayı, kaza kılmaya benzetmemelidir. Zira, insan sünneti kılmak da serbesttir, istediği zamanda kılar. Müslümanın elimize geçti diye onun canını çıkarmaya kimsenin hakkı yoktur. Biri statistik yapılsa, herkes de samimi hissiyatını söylemiş olsa, namaz kılmayanların, Namaza başlamalarını men eden en önemli şeyin, geçmiş kılınmamış namazların kaza edilmesi meselesi olduğu görülür. Sonra psikolojik olarak öğle namazını sünnetleriyle beraber kılmak, insana daha kolay geldiği halde, bu sünnetlerin yerine kaza kılınmasını tavsiye etmenin onlara bir sıkıntı ve usanç verdiği görülür. Çünkü insana, bir ziyafette değişik yemekler yemek, Tek bir yemekle karnını doyurmaktan daha zevkli gelir. İbadetleri de zevkle, şevkle yapacak şekilde anlatmak, maddi ve manevi kolaylık göstermek lazımdır. Sünnetlerin kılınmasını fazla kadar önemli saymakta, ibadetleri çoğaltmak suretiyle ağırlaştırmak olur ki, bu da İslam dininin kolaylık esasını ters düşer. Bu hususta kendini bilmezlerin ileri sürdüğü şu sözüm doğru olmadığını. İslam esaslarını ve bu esasların ruhunu bilen herkes bilir. Sünnetleri kılmayana heze, peygamber şefaat etmeyecektir, bunu, söylemek yanlış olduğu gibi, sünnetleri kılınmayan farz namazlar kabul olmaz, demek de temelden yanlıştır. Heze, peygamberin sözleriyle sabittir ki, yalnız farz namazları kılıp hiç sünnet kılmayan bir kimse cennete gidecektir. Cabir, Talha, Ebu Hureyre vs. sahabeden nakledilen hadislerde şöyle deniyor, Arab'ın biri Heze, Peygamber'e gelip ey Allah'ın elçisi bana bir iş göster ki, onu yaptığım zaman cennete gireyim dedi. Heze, Peygamber de Allah'a kulluk edersin ve ona ortak koşmazsın, farz namazları kılarsın, farz olan zekatı verirsin, Ramazan orucunu tutarsın demiştir. Adam ise canım elinde olana yemin ederim ki, bunlardan fazla bir şey yapmayacağım ve hiçbir şeyde eksiltmeyeceğim diyerek dönüp gitti. Hezeh, peygamber bunun üzerine cennetik bir kimseye bakmak hoşuna giden varsa, bu adama baksın dedi. Başka bir rivayette ise sözünü tutarsa, cennete girer buyurdu, 70 nevevi, bu hadisin şerhinde Hezeh, peygamber farzları eksik yapmamak şartıyla, nafile kılmaması halinde de, şüphesiz kurtuluşa ereceğini anlatmak istemiştir. Sünnetleri sürekli terk etmesi doğru olmasa bile, isyan etmiş sayılmaz ve felah bulmuş olur yedebir demiştir. İmam Süyünti'nin ifadesi ise şöyledir, farzları terk etmeyip diğerlerini terk eden günah işlemiş olmaz. 70 Müslim, C.L.S. 166-174, Buhari, C, 2, s 225, Süneni Nesa'yı, Celle, S, 227 V'de, Rabibe Habibe Omar Ezdi Basri, 177 786 M, El cami Sahih, 16. Hadis, 55. Mısır, Kahire, 13, 49, 19, 30, 71 Nevevi, Müslim Şerhi, Celle, S, 167. 1138-1175, Süneni Nesai Haşiyesi, Celle, S, 229. Celaleddin Abdurrahman Bey El Kemal Suyuti, 849-911 ha 14, 45, 15, 05 mi? Bu da felah erer. Ama farzardan başkasını da yapan, çok felah bulur. Sindi de, aynı manayı şu şekilde anlatmıştır, sözünde durursa kurtuluşa erer şeklinde tercüme edilen heze, Peygamberin ifadesi, Kurtuluş ve felahın farzlar üzerine kurulduğunu gösterir. Sünnet ve diğer nafile ibadetler, insanı Kemal'e ulaştırmak içindir. Felahın aslı, onlarsız fevt olmaz, elden gitmez. 72 yalnız buna bir ekleme yapmak gerekmektedir. Burada en alt seviye, farzları yerine getirmek olarak kabul ediliyor. Diğer sünnetler ve nafilelerin dereceyi artırmak, Kemal'e ermek için olduğu ifade ediliyor. Bu doğrudur, ancak buna iki şey eklemek istiyorum. Kemal'e ermek için de, yine zorlanmamak ve dini zorlaştırmamak şartı aranmalıdır. Bütün dava, insanın Kemal'e ermesi için zorlaştırmanın kaide haline getirilmesinden kaynaklanıyor. Zorlanarak yapılan ibadet Kemal'e erdirmez. İkinci olarak da, yalnız namaz, oruç gibi ibadetlerin sünnetleri ve nafileleriyle Kemal'e erilmez. İlim öğrenmek ve öğretmek, okuyup yazmak ve eleme ile çalışarak zengin olmak, yardımda bulunmak gibi şahsi ve içtimai farzları ve bunların sünnetlerine de ibadet ve ibadetlerin temeli olarak inanıp yapmakla kemale erişileceği, her Müslümanın bilmesi gereken ilk bilgilerdendir, naf namazı başka hiçbir iş yapamayanlar kılmalıdır, çalışmanın farz olduğu ve ibadetlerin başında geldiği, her ne kadar büyük alimlerce söylenmişse de, 72 Celaleddin Abdurrahman, B. El Kemal Suyuti, 849-91-14, 45, 15, 05 m. Şerh Süneni Nesai, C.L.S. 229, Ebul Hasan Nureddin B. Abdülhadisindi, 1138-1175, Süneni Nesai Haşiyesi, C.L.S. 229. Kitaplarda olanı anlamaktan ileri gidemeyen mollalar, İslam'ı anlatmaktan uzak düşmüşlerdir. Fakat ne yazık ki topluma hakim olmuşlardır. Dini kolay göstermek farz, zor göstermek yanlış, yasak ve haramdır. Haccın bir defa oluşu, bu kaza meselesine dair son sözü söylemeden bir noktaya işaret etmek yerinde olacaktır. Çünkü bilen bilmeyen bütün halkımız, dini meseleleri gereği gibi inceleyip araştırma metodundan yoksun olduğu için bir fikir ve içtihat etrafında dolanıp duruyor. Böyle bir tutumun tarih boyunca doğurduğu birçok problem vardır ve bunlar Müslümanların hayatlarını menfi yönden etkilemektedir. Müslümanları saf ve temiz bir dini anlayışla karşı karşıya getirmek, dinin ne kadar kolay olduğunu göstermek, alimlere düşen bir görevdir. Hz. Peygamber bir gün sahabeye hitap ederek şöyle demiştir, ey insanlar, Allah size accı farz kıldı, haccadiniz, ve habis sordu, ey Allah'ın elçisi her sene mi, heze, peygamber sustu, Akra üç defa sorusunu tekrarladı, bunun üzerine heze, peygamber, eğer evet deseydim, her sene farz olacaktı, siz de güç yetiremeyecektiniz buyurdu ve sonra devam etti, ben sizi, serbest, bıraktıkça siz de beni bırakın, sizden öncekiler, peygamberlerine çok soru sormak ve ihtilafa düşmekle yok oldular, size bir şeyi yapın dersem gücünüz yettiği kadar onu yapmaya çalışın, bir şeyi size yasaklarsam onu da terk edin, 73, 73 Müslim, C, 9, S, 100-101, Nevevi ile, Süneni bu Davud, C, L, S, 400. yukarıda usulcülerin. Bir emrin bir şeyin tekrar tekrar yapılmasını gerektirmediğine dair açıklamalarını göstermiştik. Bu hadisin zikretmiş olduğu emir de şudur, Haccadiniz, şimdi heze, peygamberin bu emri, haccın her sene tekrar tekrar yapılmasını gerektirir mi? Bu hususta hazır bulunan sahabeden akrabe habisin Allah ondan razı olsun aklına, her sene yapılıp yapılmayacağı sorusu gelmiş ve heze, Peygamber'e yukarıdaki soruyu üç defa tekrarlamıştır. Yani sorusunda ısrar etmiş ve yiğit etmiştir. Çünkü ısrar etmemiş olsaydı, hezeh, peygamber bu önemli hadisi belki söylemeyecekti. Nevevi'nin ifadesine göre de bu hadis, İslam'ın önemli kaidelerinden birini teşkil eder ve hezeh, peygamberin veciz sözlerinden biridir. 74 bu sebeple bu hadis üzerinde biraz uğrmayı faydalı buluyoruz. Zira konumuz olan dinde kolaylık ilkesine açıklık getiriyor ve esaslı kaideler koyuyor. Bu hadisi şerifteki kaideleri bentlere ayırarak belirtmeye çalışalım. Ağusulcüler, Akra Arapçayı iyi bilenlerden olduğu halde verilen emir tekraran yapmayı gerektirmediği için bu soruyu sormuştur. Eğer tekrarı gerektirse de, sormasına üzüm hasıl olmazdı. Bunu heze. Peygamberim ben sizi bıraktıkça siz de beni bırakın sözü de destekler ve ifade eder, 75 bu, dil bakımındandır. Ayrıca usulcüler dini açıdan şöyle bir izah daha getiriyorlar, ve habis, dinde zorluk olmadığını. 74 Nevevi, Müslim Şerhi, C, 9, S, 102. 75 Nevevi, Müslim Şerhi, C, 9, S, 101. Bildiği ve emir tekrarı 76 gerektirseydi, dinde zorluk olacağını kavradığı için meseleyi çözememiş ve kafasında bir problem doğmuştur. Bunun için sormuştur, 77 Allah bu sahabeden razı olsun, bu soruyu sormasaydı, fakihlerin en azından bir kısmı haccın her sene farz olduğunu ileri sürecekti. Çünkü İslam'ın kolaylığı esas aldığını unutacaktı. Nitekim başka hususlarda bu ilkeyi ihmal etmişlerdir. BHZ, Peygamberin, sorunun üç defa sorulmasına fırsat vermesi, sebep olduğu şeyin önemini göstermesi ve herkesin dikkatini çekmesi şeklinde anlaşılmalıdır. HZ, Peygamberin ifadelerinden, öfkelendiği de anlaşılıyor. Bu tehdidinde HZ, Peygamber, çok haklı ve isabetli teşhiste bulunmuş ve çok önemli şeyler söylemiştir. Vermiş olduğu düsturla, söylediklerinin kendisinden sonra da yürürlükte kalmasını sağlamış ve Müslümanların her şeyi ölçüp tartarak kolayını aramaları gerektiğini vurgulamıştır. Öfkelenmesinin sebebini, sahabenin kafasını daima zorlaştırmaya yönelik çalışması şeklinde anlamak gerekir. Başka hadiseler de hezeh. Peygamber tarafından bu istikamette cevaplandırılmıştır. CHZ, Peygamberin şu sözü de önemli bir esastır, eğer evet deseydim, farz olurdu, burada iki husus, 76 burada emrin tekrarı verilen emrin tekrar tekrar yapılması manasındadır. Yoksa askerlikte verilen emir tekrar edilir, emri alan, amirin sözlerini aynen tekrar etmesi manasını olmadığı şeklinde anlaşılmaktadır. 77 Ebul Berekat Abdullah Bey Hafızı Dinlişen 710-1310 El Menar s 137 Abdul Latif ve Melek 885-1480 Şerhul Menar ve Hamishihi İstanbul 1315. düşünülmelidir. Bunlardan biri Hz. Peygamber'in, diğeri de alimlerin ve müçtehitlerin durumudur. Hz. Peygamber evet deseydi kendi bunu fikrine ve içtihadına göre söyleyecekti ve sözleri şeriat olacaktı, bu da heze, peygamberin içtihat ettiğini söyleyenlerin delilidir, 78 heze, peygamberin içtihat etmesini caiz görmeyenler, onu da vahiy ile söylerdi, diyorlar, 79 aslında heze, peygamberin hüküm koyma selahiyeti vardır, ama yanılırsa Allah yanılgısını düzeltir, Birçok hadise buna delildir. Fakat önemli olan husus, Heze, peygamberin daima insanların kolayına gelecek şeyi ve şekli göz önünde bulundurması, bu hususta diretmesidir. Heze, peygamberin kolaylık hususunda gösterdiği titizliği, hiç kimse, hiçbir müçtehit ve imam sonuna kadar uygulayamamıştır. Bu insanoğlunun eksikliğidir. Kolaylığı pekler tutmuşlar ve birçoğu, Özellikle sonrakiler bunu tamamen ihmal etmişlerdir. Hz, peygamberin bu sözündeki ikinci husus âlim ve müçtehitlerle ilgilidir. Onlara da Hezeh, peygamber farz olduğunu söylemiş olsaydı farz olurdu, alimler de bir şeyin farz olduğunu söyledikleri takdirde o şey farz olur. Hz, peygamberden sonra onun yerine geçenler alimlerdir. Bu, bütün İslam dini tarihinde böyle olmamış mıdır? Bu sebeple alimler de daima kolaylığı gözetlemeli ve bir şeye hemen farz hükmünü vermemelidir. Bunun için alimlerin yaptıkları hataları düzeltmek zor olmaktadır. Çünkü bir defa sözleri din olarak halkın zihninde yerleşmiştir. 78 Nevevi, Müslim Şerhi, C, 9, S101. 79 A.G'ye, sonraki alimlerde. Hata yapma korkusu veya mezhep tarafgirliğinden dolayı tek parti gibi eskilerin sözlerini, doğru ya da yanlış olduğuna bakmadan, hükümleri daha da zorlaştırarak tekrarladılar. Böylece İslam'ı anlamayı ve yaşamayı çıkmaza soktular. D. Size bir şey yapmayı emrettiğim zaman, gücünüz yettiği kadar onu yapın, görülüyor ki, H.Z. Peygamber her münasebette daima kolaylığı emrediyor. İnsanların kolayına nasıl geliyorsa öyle yapmalarını emir ve tavsiye ediyor. Birisi gücü yetip daha çok yapıyorsa, gücü yetmeyenin onun gibi, onun kadar yapmak zorunda olmadığını ve böylece kendi Müslümanlığından bir şeyin eksilmeyeceğini bilmesi gerekir. Bu çok önemlidir. Aslında o da başka bir şeyi daha iyi yapıyordur. Her şeyi, her insanın aynı şekilde yapması insan tabiatına aykırıdır. Yüce Allah'ın da gücünüz nisbetinde Allah'ın yasaklarından sakının ve Allah'ın emirlerini gereği gibi koruyun. 80 emrinin yanı sıra Allah herkese gücü kadar yükümlülük verir esasını koymuştur. 81. Dini prensiplerin durumunu yeniden değerlendirme. İslam'da, belki her din ve ideolojide vazgeçilmez. Prensipler, bir de kemal prensip ve hükümler vardır. Vazgeçilmez prensiplere İslami terminolojide farzlar ve haramlar ya da hepsine birden esaslar denir. Bunlar emirler ve nehiler, yasaklar, diye ayrılır. Bu, 80 Ali İmran 3, 102, 81 Nevevi, Müslim Şerhi, C, 9, S102. Vazgeçilmez prensipler, Müslüman olmanın ve Müslümanlığın vaat ettiği dünya ve ahiret saadetinin düzeyini tayin ve tespit eder. Bu düzeyin üstünde, ayrıca bir nitelik ve kemal arzu eden kimse, kemal prensip ve hükümlerini de elinden geldikçe fırsat bulup yapmaya ve yerine getirmeye çalışır, böylece daha üst derecelere yükselebilir. Bu kemal hükümleri, vacipler, hanefiler, sünnetler, müstahap ve nafile, gönülden ibadet olarak yapılan iş, sayılan ameller ve işlerdir. İçlerinde nafile namaz daha az yer kaplar. Yalnız, sonraki Müslümanların yanıldıkları husus, bu kemal hükümleri yerine getirirken bazen farzları kaçırmaları ve bazen nehi, yasak, yani haram işlediklerinin farkında olmayışlarıdır. Şüphesiz bazen yerli yerinde yaptıkları da oluyordur. İşte bu üç durumdan hangisine dahil olduklarını bilmeleri, ayrıca dinin sorumlu tuttuğu farzlardan biridir yani bilinmesi vazgeçilmez prensiplerin başında gelir. Buna eski deyim ile imihal, halinin bilgisi, denir. Bunun anlamı şudur, Müslümanın, Müslüman bir fert ve aynı zamanda toplumda bir meslek sahibi olarak yaptığı, yapması gereken işleri ve o hususta nasıl davranacağını bilmesi farzdır. İşte Müslümanın kemal hükümleri denilen sünnetleri, namazın dışında olan iyi gelenekleri anlamında peygamberin işleri, ve mustahapları ne zaman ve ne surette yapacağını bilmesi de bu ilme girer. Sünnet deyince hep farz namazın dışında kılınan nafile namaz akla gelir. Bütün sünnet namazlar nafile, yani artık namazdır. Oysa, dünya işleri arasında öyle işler vardır ki, nafile namazdan, daha sevaptır ve İslam'a daha çok yaraşır. Fakirlere, acizlere, sakatlara, hastalara, alimlere, Öğrencilere maddi, bedeni veya sözle destek vermek, yardım etmek gibi. Doğrusu, bunları yapmak, bazı durumlarda farz olur. Aslında bu gibi sosyal işlere farz-ı kifaye, sosyal farzlar, denir. Bunlar, farz-ı ayınlardan, ferdi farz, daha çok sevap kazandırır. Yolculukta namaz, şimdi gündelik hayattan birkaç misal vermek, meseleyi daha iyi anlatmaya yarayacaktır. 40 sene önce fakülte talebesi olarak vapur yolculuğu yaparken namazların sadece farzlarını ikişer rekat kılıyordum. Sünnetleri kılmaya gerek olmadığı için kılmıyordum. Vapurda beraber yolculuk ettiğimiz, babamdan daha yaşlı bazı kimselerin, benim bu şekilde kolayca ve rahatça namaz kılmamdan rahatsız olduklarını konuşmalarından anladım. Bana işittirecek şekilde birbirlerine memleketlerine gittikleri zaman yolculuk esnasında kılamadıkları namazları kaza edeceklerini söylüyorlardı. Onlara ders vermeye kalkmadım. Ama şunu anladım ki, kabahat dini yanlış anlatanlarındır. Çünkü yolculukta farzlar ikiye indiği halde, sünnetlerin olduğu gibi kılınması gerektiği anlatılır ki, bu yanlıştır. Bu kimseler, aslında dört rekat farzı olan öğle namazının yolculukta iki rekat olacağını ve bunun da Müslümanlıklarında bir eksiklik yapmayacağını biliyor olsalardı, namazlarını kılacaklarından emin olunabilir. Görülüyor ki, sünnetler farzların kılınmasına mani oluyor, herhangi, birinin, Çıkıp da farzı kılan sünneti de kılar veya kılsın diyerek dini zora sokmaya ve herkesi kendisine benzetmeye hakkı olmadığını bilmese de bilinmese de vazgeçilmez bir farzdır. Adamlar namaza karşı değillerdi ama öğrenmişlerdi ki namazların farzı kaza edilirken sünnetleri kaza edilmez ve yolculukta kazaya kalan farz namaz nasıl farz olduğuysa o şekilde iki rekat kaza edilecektir. O halde seferde ed edilecek namaz ile kaza edilecek namaz arasında sekiz rekat fark vardır. Ama namazların kaza edilmeyeceğini duymamışlardı. Dinde kolaylık esasını da, bu esasın nasıl olacağını da işitmemişlerdi. Şehirler arası yolculukta namaz kılarken de, sadece farzları kılıp otobüse yetişmek ve otobüsü bekletmemek gerekir. Otobüsteki namaz kılmayanlardan intikam almak veya için namaz kılmadıklarının hesabını sormak istercesine onları bekleterek, sünnetleri kılarak kendilerine Müslüman görüntüsü vermeye çalışmak çok yanlıştır ve İslami nezaket değildir. Kendi şahse fiyakasına karşılık, İslam'ı kötülemektir. Otobüsteki bunca yolcunun gizli ve aşikar nefretini kazanmak dışında, iyi ki öyle bir Müslüman olmadıklarını, içlerinden onlara dedirtmekte olduğunu bilmesi lazımdır. Böyle yapanlar ahmak ve akılsızdır. Çünkü, böylece başkalarını dinden nefret ettirmektedir ki, hezeh, peygamberin koyduğu yasak bunun ne kadar kötü olduğunu gösterir. Bu İslam'ın zor olduğunu ve hayat dini olmadığını fiilen göstermekten başka bir intiba uyandırmaz. Ama hiç kimseye zararı olmadan iki rekat farzı kılıp gelmiş olsa, bu davranışı onu gören, birçok kimsenin dikkatini çeker ve bir kısmını da imrendirir. Gerçek Müslümanlık, Müslümanlığı başkasına beğendirmektir. Böylece daha sonraki seferlerde kılmayanların içinden kılacaklar çıkması mümkündür. İlk Müslümanlar İslamiyeti böyle kolaylıkla fiili yata dökmüş, yapmış ve yaymışlardır. Başka bir misal da işçi ve memurlardan vereceğim. İster memur ister işçi olsun. Bir Müslümanın farz namazlarını kılması zorunludur. Çünkü farzların, dinin vazgeçilmez esaslarından olduğunu herkes bilir. Ancak namaz kılacağım diye farzın yanında sünnetleri de kılarak vazifesine geç gelmesi dinen caiz değildir. Farzı kılıp zamanı geçirmeden vazifesine dönmesi gerekir. Çünkü vazifesi de namazı gibi farzdır. Sünneti yerine getirmek için çalışma farzını terk etmesi veya eksik yapması haramdır ve geç kaldığı müddet teyyevmiyesine ne isabet ediyorsa, o miktar kazancını haram karıştırmış olur. Haram yemek, şirkten sonra günahların en büyüğü sayılır, haram yemek namazları boşa çıkarır. Cuma namazı Mesela cuma namazını ele alalım. Cuma namazında farzı olan sadece hutbe okumak ve iki rekatlık cuma namazıdır. Bu ikisi farz, yani vazgeçilmez prensiptir. Geri kalan sünnetleri kılmak nafiledir. Kılınmasalar da olur. Hele Zuhri Ahir denen öğle namazının kılınması şaran caiz değildir. Cuma namazını kılamayan kimse yalnızca o günün öğle namazının farzını kılar. Arkadaşlarımızdan Profesör, Doktor, Mehmet. Hatipoğlu'nun Zuhrahir namazının caiz olmadığı hususunda yaptığı incelemenin yayımlanmasını ve bu meselede Müslümanlara bir kolaylık getirmesini umarız. Bu tahakkuk ederse, Cuma namazının önemi daha artarak Müslümanlara iyi hizmette bulunma imkanı doğar. Bunun tatbikatı şöyle olabilir, veciz bir hutbeden sonra imam Cuma namazını kıldırarak cemaate döner, iki satırlık sesli bir dua yapar ve cemaat dağılır. Aslında böyle bir duaya da gerek yoktur, bu da memleketimizin yanlış bir geleneğidir, acele işi olmayan veya hiç işi olmayan kenara çekilerek istediği kadar nafi ile namaz kılabilir, ama zuhri ahir olamaz, çünkü bu meşru değildir, böylece işine giden de kolay gider, nafi ile namaz kılacak olan da rahatça kılar, nafi ile namaz, nafi ile kılınan namazlar, Sünnet-i müekkede de nafile namaza dahildir, hakkında zaman zaman açıklamada bulunarak ve münasebet düştükçe tekrar ederek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istiyoruz. Hiçbir işi olmayan veya iş yapamayan kimselerin oturarak veya ayakta nafile namaz kılması çok isabetli olur, onun geçmiş ve geleceğe ait kötü şeyleri düşünmesine engel olur. Bu gibi şeyleri düşünmek insanın nasabını bozar ve onu hasta eder. İnsan, bu şekilde nafile namaz kılarken yalnızlıktan da kurtulur, kendisini Allah'ın huzurunda hissederek ve bilerek onun koruyuculuğuna sığınır, artık kimsenin kendisine zarar vermeyeceğine inanır, içinde korku ve endişe kalmaz. Daha birçok faydası yanında bu, nafile namazların, kılınamayan farz namazların yerini dolduracağını heze. peygamber bir hadisinde şöyle buyurmuştur, A. Ebu rivayetinde heze Peygamber demiştir ki, insanın kıyamet günü ilk sabah çekileceği şey namazdır. Namazı tam bulunmuş ise, tam olarak yazılır. Eğer eksik bulunursa Allah der ki, nafi ile namazı var mıdır? Bir bakın, nafi ile namazı ile kaçırdığı farz namazlar tamamlanır. Diğer işleri de böyle hesaba çekilir. 82 yani farzı olan işlerinde de bir eksiklik olursa, nafile ve fazladan yaptığı iyilikler ile tamamlanır. Burada önemli olan iki husus vardır, birincisi, vazgeçilmez olan farzlara ehemmiyet vermek ve onlar üzerinde titizlik göstermek lazımdır. Çünkü insan ahirette onlardan sorguya çekilecektir. İkincisi, farzların dışında kalan gönüllü ve nafile ibadetler, sadakalar ve iyi işlerde yapılan yardımların önemli olduğu belirtiliyor. Bunların iki işlevi ortaya çıkıyor. Birincisi, farzı olanlardan eksik olanları tamamlamak, diğeri de insanın derecesini ve seviyesini yükseltmektir. Yalnız şunu hatırlatmak isteriz ki, farz namazlardan eksik olanların nafilelerle tamamlanması, farz namazların kaza edilmesi gerektiğini göstermez. Çünkü, Vaktinde kılınmayan namaz kaza ile telafi edilemez. Ancak tövbe ile telafi edilir. Hadis-i şerifte geçen farz namazlarda maksat tövbe edilmemiş olanlardır. Zira tövbe edilmiş namazlara affa uğramıştır. Onlar sorulmaz. Affın kabul edilmesinden şüphe edilecek olursa kılınan namazların kabulünden de şüpheye düşmek gerekir. Bu her şeye teşmil edilirse 82 sünninin sayısı c.s. 232-233. Dinde güven kalmaz, Allah tövdeyi kabul edeceğine söz vermiş ve küfrü bile tövbeyle affedeceğini söylemiştir, artık bundan sonra tövbeden şüpheye mahal yoktur, tövbe, yapılan günah ve işten pişmanlık duymak ve gömücüz etmekten ibarettir, dinde kolaylığın felsefesi, dinde kolaylığın temel bir kaide olmasının sebebi ve hikmeti şöyle açıklanabilir, İnsanoğlu dindar olmak üzere yaratıldığından, dindar olmak ihtiyacındadır ve dindar olmak hakkıdır, bu hususta çok meraklı ve titizdir, onun için çok ciddi bir şekilde bu ihtiyacını karşılamak azminde ve niyetindedir, kendisine ulaşan herhangi bir bilgiyi, aslanı, gayesini, faydasını, doğruluğunu ve yanlışlığını düşünmeden kabul eder ve davranışlarını ona göre ayarlamaya çalışır, ne var ki? Bazen kendisini bu gibi bilgi ve haberleri öyle kaptırır ki, hurafeler ile gerçekleri birbirinden ayırt etme kabiliyetini yitirir. Başka hususlarda ve günlük kişilerinde mantıklı ve tutarlı olduğu halde, din işlerinde karma karışık bir zihne sahip olarak ölçüsüz bir hurafe toplama hareketine koyulur. Yanlışları kendisine söylendiği zaman, daha önce alışmış olduğu fikirlerden kendini kurtaramaz olur ve onlara aykırı olanı değil, uygun olan bilgileri çoğu zaman muhakeme etmeden kabul eder. Tuhaf, hurafe, mantık dışı olan fikir ve sözlere düşünmeden bulunmaz Hint kumaşı gibi sarılır ve kurtuluşunu onlarda bulacağını sanır. Manevi ve ebedi hayatını ilgilendirdiği için bu konularda daha ciddi ve mantıklı hareket etmesi gerekirken, saçma sapan, köksüz düşüncelere inanır, saplanır ve eninde sonunda zararlı çıkacağını aklına getirmez. Bunun önüne geçmenin yollarından biri, kendisine çocukken ve gençken sağlam bazı dini bilgiler, kaideler ve ölçüler vermek, onu düşünmeye alıştırmak, bir şeyi ancak muhakeme ettikten sonra kabul etmesi gerektiğini öğretmektir. İnsanın, Yanlışlara ve hurafelere hesaplanmasının sebebi böyle bir eğitime tabi tutulmamasıdır. İslam dini insanın bu huyunu ve temayülünü çok iyi bildiği için tabiatına çok uygun hüküm ve ilkeler getirmiştir. Bunlarda kolaylığı ilke kabul etti. Kolaylığın ilk kaidesi insanın tabiatına uygun olması ve tabii ihtiyacını görmesidir. İslam dini de birçok emir ve yasaklar getirdi ve bunlara uyulmasını şart koştu. Yapılması istenen şeylerin, yapılmaması istenen şeylerden genellikle daha zor olduğu sanılır. Halbuki, yapılmaması istenen şeyler için insanın kendisini geri tutup yapmaması ve içtinap, çekinme, etmesi çok zor olanlar vardır. Ne kadar kolay olursa olsun, bir işin yapılması için bir zahmet çekmek ve gayret sarf etmek gerekmektedir. Bu, yasaklanmış bir işi yapmamak gibi durgunluk ve hareketsizlik cildir. Onun için dindar olmak hiç zahmetsiz bir iş sayılmaz. Dinin emirlerini yapmanın bir zahmeti bulunmaktadır. Ancak, dinin emirlerini, dinin istediği ölçüde tutmak yeterlidir. İnsanlar, kendi kendilerine fazla zorluk çıkarmalarında altından kalkamayacak bir duruma düşerler ve böylece dinin istediğini normal bir şekilde de yapmaktan aciz kalırlar. Dinin, kendilerine emrettiğini en kolay şekilde yapmakla, yine dine göre iyi dindar olurlar ve olacaklarına inanmaları gerekir. Durup dururken bir iş yapmaya koyulmanın, mesela namaz kılmaya kalkmanın, elbette kendine mahsus bir yükü vardır. Çünkü namaz kılmak için bir takım şartları gerçekleştirmek lazımdır. Bunlar bir güç, gayret sarf etme ve ayrıca niyet ister. İslam'ın insanlara getirmiş olduğu hükümlerin her ne kadar hiç zahmetsiz değilse de kolayca ve kolaylıkla yapılmaları esasa bağlanmış ki daha zor olmasın. Zaten normal ve tabii zorlukları kafidir. Daha fazla zorlaştırılmaları halinde insanların takatlarını aşacağı ve güçlerini tüketeceği için devamlı olmaları temin edilmemiş olacaktır. İslam dinindeki kolaylık ilkesini nasıl felsefesine göre hükümlerin yerine getirilmesinde iki gaye güdülmüştür. Bunlardan biri hükümlerin herkese şamil olması, her zaman ve mekanda yapılma imkanı bulunmasıdır. Diğeri de, bu hükümlerin devam ve sürekliliğini teminat altına almaktır ki, bu da her zaman ve mekanda yapılma imkanı bulunmasını gerektirir. Her insan ayrı bir ünite ve varlıktır. Aynı hükmün, her insan tarafından tatbik edilmesi, bütün insanları tek bir noktada bağlayıp sıkıştırabilir. Herkesin durumu ayrıdır. Fiziki şartlar, ruh ve zeka farklılıkları sebebiyle herkes tarafından aynı seviyede yapılamaz. O halde bir hükmün bütün insanlar tarafından yapılması istenirse, onların müşterek vasıflarını göz önünde bulundurmak ihtiyacı vardır. İslam'ın evrenselliği ve bütün insanlara şamil olması, ancak bu şekilde sağlanır. Yüce Allah, insanları nasıl yarattığını ve aralarındaki ortak vasıfları en iyi kendisi bildiği için, onları müştereken kolayca yapabilecekleri şeyleri emretmiştir. Bu emirlerde iki gaye ve fayda ortaya çıkıyor. Bunlardan biri, insanın zorlanmadan yapabileceği hükümler olması, diğeri ise, onda insan için fayda bulunmasıdır. Bir hükmün yerine getirilmesinde bulunan fayda, bir veya birden çok olabilir. Bu, hükmün veya emrin mahiyetine ve yapılış tarzına, yapan insanın o andaki fiziki ve ruhi durumuna göre değişir. Hükümlerin herkese şamil olması için kolay olmaları gerekir. Bir kimseye çok kolay gelen İslam'ın normal bir hükmü veya emri, başka bir insana zor gelebilir veya ancak yapabilecek ve takat getirecek bir emir olur. Bundan dolayı İslam'ın fıtrat, yani yaratılışa uygun bir din olduğu Kur'an'da zikredilmiştir. Fıtrat dini olması demek, kolaylık esasını insanın yaratılış temeli üzerine oturtması demektir. İslam'ın sürekliliği de kolaylık esasına göredir. Bu süreklilik iki şekilde düşünülebilir. Fert olarak insan, hayatı boyunca içinde bulunacağı zaman ve mekana göre değişecektir. Bazen güçlü, bazen çok güçlü, bazen orta halle ve bazen zayıf durumlarda olacaktır. Ancak hangi durumda olursa olsun, daima Müslüman kalabilmesi gerekmektedir. Her durumda Müslüman olma düzeyini muhafaza edebilmesi için hükümlerin kolay ve geniş anlamlı olmaları gerekir. Yüce Allah, hükümlerini insanın bu durumuna göre koymuştur, bunlarla insana sıkıntı çektirmek ve eziyet etmek gayesi gütmemiştir. Ancak, İslam'ın tayin ettiği normal, seviyenin altına düşüp emirlere karşı gelen olursa, ki olması muhtemeldir, o zaman, insan yaptığı yanlışın telafisine gidebilir, ya ceza öder veya tövbe eder. İnsanın günah işlemesi, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmesi ihtimaline Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde yer verilmiştir. Çünkü hayatında pek çok mücadele veren insan birçok şartların… Sebeplerin tesirinde kalabilir ve vazifesini yapamıyor olabilir. Böyle bir durumda kendini alabildiğine yanlışların içine bırakması doğru olmaz ve İslam'a daha aykırı olur. Hemen kendini toparlaması ve yanlışlarını düzeltmesi gerekir. Zarar verdiği insanlara karşı hatasını onlardan özür dileyerek ve onların haklarını ödeyerek, Allah'a karşı hatasını ise sadece af dileyerek ve tövbe ederek telafi eder. Müslümanlık bu kadar kolaydır. En büyük zevk İslam'ın kolaylıklarını hissederek Müslümanlık yapmaktır. Bu, diğer insanlara da örnek olur ve onların İslam'ı yaşamalarına sebep olur. Kur'an'ın doğru yolu budur. Kur'an'ın yolunu öğrenmek isteyen herkes Kur'an'a başvurmalıdır.